Thank you. Her şey tamam. Evet. Herkese merhabalar. Evrim ağacı YouTube kanalından hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya Bugün konuğumuz Canan Dağ deviren ve benim için gerçekten en heyecanlı yayınlardan biri olacak. Çünkü biliyorsunuz genelde kadın konuğumuz çok fazla olmuyor ve ben çok der veriyorum. Nasıl Bilge Hoca beni nasıl heyecanlandırdıysa aynı bugün de öyle oluyor. Gerçekten. Ee, saatlerdir hazırlık yapıyorum, heyecanlıyım, arkayı ütüledim falan böyle. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Güzel bir yayın olacak. Öncelikle arkadaşlar yayında bir sıkıntı varsa lütfen bize bildirin. Ee, yayında, sesle, görüntüde sıkıntı varsa. Ee, Canan hocamız hemen bir hoş geldin. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş buldum, merhaba. Selam nasılsınız? herkese. Sesim hocam, nasılsınız hocam, iyi misiniz? Ee, gayet iyi diyorum sesinizi. Benim nasıl sesim? Gayet, gayet hocam. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sağ olun. Çağrı sen de hoş geldin tekrar. Hoş, hoş bulduk arkadaşlar. Aynen, Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. E, umuyorum ki beğeneceksiniz. Gene gayet güzel konulardan <gülüyor> bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün gerçekten... E... Yine sıra dışı konular olacak ama en azından yani e, sizlerin sorularını yönetme şansımız olacak. Peki sorularınızı nasıl soracaksınız arkadaşlar? Hemen onu söyleyeyim. Twitter'dan, lütfen sohbet panelini kullanmayın arkadaşlar. Twitter'dan Gelecek Bilim'de etiketimiz yayın serimizin adı bu zaten. Her hafta yapmaya çalıştığımız Cuma, Cumartesi, hatta Pazar. Genelde bunları düzen yapmaya çalışıyoruz. Gelecek Bilim'de etiketiyle Canan hocamızı nasıl izlediğinizi anlık çekebilirsiniz. Bizlere e, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu sorularımızı moderatör arkadaşlarımız toplayıp bizlere yönlendirecekler. Ve bu, bu sorularınızı Canan hocayla sohbetimizin sonlarına doğru bir yarım saat 40 dakika sorular üzerinden gideceğiz. Tabii arada gördüğümüz soruları da yayın akışı dahilinde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında e, biliyorsunuz köy okulu projemiz devam ediyor. Oraya kitap yardımı yapıyoruz. Ve Canan hocanın ben açık söyleyeyim en sevdiğim yanlarından birisi de ...kız çocuklarının eğitimine, öğretimine çok önem vermesi. Hatta e, biliyorsunuz arkadaşlar... ...geçen hocam şeye bakıyordum... ...NTV'de bir yayınınızı bulmuştum, onu izlememiştim. Orada özellikle... ...layık eğitim sisteminden çıkan biri olduğunuza değindiniz. Ve güzel ülkemin... ...güzel insanları değil, güzel çocukları. Ve orada çocuk istismar, istismarlarına... ...bir gönderme yapmıştınız. Öncelikle biz bu konuyla böyle giriş yapalım isterim. Ya da siz nasıl tabii isterseniz... E, ...öyle. Tamam Buyurun. harikasınız. De, Öncelikle... E... Davetiniz için çok teşekkür ederim Burak ve Çağrı her ikinize de. Ee, özellikle Burak Hazırlandın, sen bugün tişört almışsın. Bak arkadaki her evet. <gülüyor> şeyi Ben de gözlerimi kırmızı taktım sen uyuyayım diye. Harika oldu. Ee, davetiniz benim için çok değerliydi. Ee, e, sizler gibi e, e, birçok genç arkadaşa ulaşmak, e, onlarla birlikte sohbet etmek her daim mümkün olmuyor maalesef. Ben e, Pazar günleri az uyuyup bana ulaşan öğrencilerle buluşmaya çalışıyorum. Fakat bu son zamanlarda listemiz çok yoğunlaştı ve hepsine ulaşmam evet. biraz zor hale geldi. Evet, ee, böyle e, bu tür yayınlarla birçok kişiye aynı anda ulaşmak e, çok güzel oldu. E, o nedenle her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için ve bizim davetimize cevap vermeniz bile bizi onurlandırdı. Var olun. E, çok gerçekten. teşekkürler hocam gerçekten, e, yani o kadar yoğunsunuz bir de sözünü de deneyler falan, ben onları da soracağım, çok merak ediyorum. Tamam. Çünkü e, nasıl Tamamdır. edildiğini, ee, evet buyurun. Tamam. E, bu arada eğer karnım guruldarsa veya elim zaman kurursa e, lütfen kusura bakmayın, ben bugün temsili bir oruç, açlık grevindeyim aslında. E, Türkiye'de biliyorsunuz e, Nuriye ve Semih, iki akademisyen, evet. öğretmen arkadaş. Ee, işlerini kaybettiler ve bunu e, birçok kişiye anlatabilmek e, ve onurlarını geri kazanabilmek için e, 64 gündür e, açlık grevindeler. Çok acı bu yüzyılda e, açık diyalog yerine e, seslerini duyurmak için böyle bir yolu seçmiş olabilmeleri e, hem büyük bir ders hem de çok büyük bir acı, çok büyük bir utanç. Ee, ben geç duyduğum, geç duyduğum için ben kendimden utançlıydım. Ee, birkaç kişiyle birlikte, e, ben basında yaşıyorum bildiğin üzere. Şu an basındayım. Ee, birkaç kişiyle e, konuştuk neler yapabiliriz diye. Bir gecede 2-3 arkadaşın temsili e, açlık grevine başlama olayı bugün global oldu. Ee, Birçok ülkede şu an herkes temsili e, açlık grevinde. Ben de onlardan biriyim. Aynı zamanda Mete ile konuşmuştum geçtiğimiz gece. Mete, Mete Atatürk'e. Evet. Mete de şu an, İngiltere'de, Cambridge'de. Ben Amerika'nın Cambridge'indeyim. Mete, UK'nin <gülüyor> Cambridge'de. Öz Cambridge diyor gerçi oraya. Öz biraz, Cambridge. E, <gülüyor> aynen, hakiki Cambridge. <gülüyor> Burası biraz daha fake Cambridge. E, birlikte ikimizle oruç tutuyoruz bugün. Oruç tutmak değil de, yalnız söyledim, e, açlık bireyindeyiz. E, umarım... umarım e, İşlerini haksız yere kazanan, kay, kaybeden e, herkes e, e, bir an önce e, adalet yerini bulur ve adil olarak öğrencilerine geri dönebilirler. Eğitim çok önemli arkadaşlar ve eğitimin en önemli unsurlarından birisi de e, e, öğretmenler. E, i̇nsan yetiştirmek çok zor. Eğitimde insan yetiştirmek çok çok çok zor. Hayatlarını başkalarına öğretebilmek için e, yola çıkmış fedakar insanları yetiştirmek çok çok zor. <gülüyor> E, bu iki kişiyi göz göre göre kaybetmek e, benim içime sinmiyor. E, o nedenle böyle bir e, e, pasif bir eylemde bulunduk diyeyim. E, yüreğimiz aktif onlarla ama e, yaptığımız şey biraz pasif. Ondan kadar güçlü değiliz. E, ve e, gece gündüz canlıların canlı kalabilmesi için laboratuvarda gece gündüz çalışan bir bilim insanı olarak Sebebin ne olursa olsun e, ölüme hayır diyorum. E, ve konuşarak, e, tartışarak sorunlarımızı, var olan sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyorum. E, buradan da bizi dinleyen tüm insanlara, tüm arkadaşlara, e, tüm sevgili insanlara e, empati kurmalarını öneriyorum. E, göz göre göre birileri ölmesini istemiyorum. E, hep birlikte konuşalım, tartışalım ve sorunlarımızı çözelim istiyorum. Hocam Çok ben bildiğim konuştum. halde bilmediğim gibi, bilmiyor gibi sorayım. Basit bir soru biliyorum ama olduğunuz yerde böyle bir durum var mı? Akademisyenleri atma, onları işten çıkarma. Yani bunlar sadece bize has bir şey mi? Orada da oluyor mu? Yani etrafınızda buna rastladınız mı böyle bir şey? Ee, ben Illinois derken böyle bir durum olmuştu. Bir akademisyen e, yaptığı bir paylaşım yüzünden e, profesörlüğünden geçici bir süre olarak uzaklaştırılmıştı. E, fakat e, Avukatlar araya girdi, öğrenciler araya girdi, öğretmenler araya girdi ve bir şekilde olayı oturarak konuşarak tartışarak çözmeye çalıştılar. Evet. Vakit aldı ama öğretmen öğretmen olan arkadaş işine geri dönebildi. Ben değişen dünyada yapılan eylemlerin, protestoların tanımının da değiştiğini düşünüyorum ve bence bir şeyi oturup tartışmanın tartışmanın Yeri ve zamanı olmamalı. O nedenle sosyal medyanın çok e, güçlü olduğunu düşünüyorum. İnsanlar fikirlerini çok hızlı bir şekilde yayıp milyonlarca kişiye ulaşabiliyorlar. E, ve e, Farkındalık yaratabiliyorlar. Farkındalık yaratmak çok önemli. E, bu e, Burak senin söylediğin kız çocuklarının eğitimi e, olayında da aynı şekilde geçerli. E, Aziz Hoca e, Nobel ödülünü kazandı ve kazandıktan sonra şöyle bir demeç verdi ve dedi ki Türkiye birçok ülkede olduğu gibi yüzde 50 kadın ve yüzde 50 erkek nüfusuna sahip. Atatürk'ün de çok buna benzer bir sözü vardır. Yüzde 50'yi yükseltip yüzde 50'yi düşürmek, aşağıda tutmak hiç kimseye bir kazanç sağlamaz. Bu çok ileri gidip insani boyutlarına gelmeden sadece insani boyutları zaten en başta önemli olan yerler. Tartışmamız gereken yerler ama sadece ekonomik yönüne bakın. %50'nin evde oturduğunu, diğer %50'nin çalıştığını e, ve bir şekilde ortaya denge koyduğumuzu düşünün. Mümkün değil. Mümkün olmayan bir şey. O nedenle biz de e, Aziz Hocanın da başlattığı GIS projesi var. Girls in STEM. E, onun aktif çalışanlarından ve destekçilerinden biriyim. Hatta bugün İzmir'deki ee, arkadaşlar bana bir video gönderdiler. Çok tatlı. İsmimi yazmışlar. Yanına bir kalp koymuşlar. İçine e, e, bir pil yerleştirmişler. E, ve soruyorlar. Soru soruyorlar kız çocuklara ve diyorlar ki 10 yıl sonra mesleğiniz ne olacak? Biri şöyle bir şey söylüyor. Ben zaman mühendisi olacağım. Zaman çok önemli. Zamanı nasıl e, e, programlayabiliriz onu e, söyleyeceğim diye. Bir diğeri diyor ki Uzaya gidiliyormuş. Artık uzayda şehirler olacakmış. Ben uzay mimari mimarisini yapmak istiyorum. Uzay mimar mimarı olmak istiyorum diyor. Artık her şey çok değişiyor. Değişimi ayak uydurmak çok önemli. Bu da sadece kendi kabuğunda kalarak ve kendine benzeyen insanlarla konuşarak olabilecek bir şey değil. Ben onun için her zaman açık diyalogtan yanayım. Ve bunu da sağlayabilecek tek şeyin Bilim olduğunu düşünüyorum. Bilim, Çok doğru. kadın, erkek, yaşlı, genç, ee, siyasi düşünceler, dinler, ırklar, etnik köken fark etmeksizin herkesi çatısı altında toplayabilen tek olgudur. O nedenledir ki sosyal hayatı adapte olması zordur ve çoğu zaman da istenmeyendir. Bu e, çoğu zaman e, sosyal hayata aktarılması zordur ama kıyısından ve köşesinden dahi olsa bilimi ...hayatını adapte edebilmiş bir toplum, her zaman ferah ve mutluluk içerisinde yaşar. Ben bunu genç yaşında tecrübe etmiş bir bilim insanı olarak söylüyorum ve onun huzurunu her zaman içinde taşıyan biri olarak söylüyorum. Ben fizikçiyim, malzeme mühendisiyim, aletler yapıyorum ama bana farklı alanlardan birçok kişi yazıyor. İlahiyat fakültelerinden, ekonomi bölümlerinden, iktisat... E, e, hukuk fakültelerinden e, çok büyük e, farklı farklı alanlardan büyük bir grup, büyük bir kitle yazıyor. Artık sadece öğrenciler değil, anneler, babalar, yaşlı teyzeler, amcalar, dedeler, neneler. E, bu çok güzel, çok hoş bir duygu. E, yaptığım aletlerin e, insanların hayatına değeceğini biliyorum, zaman alacağını biliyorum. Ama bunun ötesinde gençlerin Çocukların kafasında ben de yapabilirim, kafasında ve yüreğinde ben de yapabilirim fikrini yankılandırmak ve bu fikri onların içerisine yerleştirebilmek çok daha kısa sürede oldu. Bilimsel farkındalığı yaratabildiğim için çok çok çok mutluyum. Artık tek bir canan yok, birçok canan var. Hayallerinin peşinden koşan öğrencilerle sohbet etmekten, onlarla fikir alışverişinde bulunmaktan, tartışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Ve bunu da Türkiye'ye gittiğim her zaman yapmayı, e, e, yapmaya çalışıyorum. Bana soruyorlar, Canan ne kadar sık Türkiye'ye gidip geliyorsun, sen deneylerini ne ara yapıyorsun falan diyorlar. E, şimdi bizim deneyler öyle e, süre gelen deneyler değil. Belli bir deney yapıyoruz, sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Sonuçlarını beklerken oturup evde dinlenmek veya başka şehirlere, ülkelere gidip gezmek yerine ben Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorum. E, kısa sürelerle geliyorum, bir hafta, on gün. Ve genelde Anadolu'ya açılıyorum. İşte bu gelişimde Kayseri'ye gideceğim. Bir sonraki gelişimde İskenderun ve Batman'a söz verdim. Oraya gideceğim. Geçtiğimiz yıl, pardon evet yıl, son yıl Aralık'tı. Gaziantep'e gittim. Gaziantep'teki birçok öğrenciyle ve çevre illerdeki öğrencilerle buluştum. Çok keyifli, keyif oluyorum. Yaptığım işleri insanlara duyurmaktan, farkındalık yaratmaktan çok büyük haz alıyorum. Hocam, bu Hocam, Hocam, Burak bu... bir saniye hemen şey söyleyeceğim. Ee, ee, bu söyledikleriniz o kadar önemli ki gerçekten. Yani e, o kadar önemli bir noktaya parmak bastınız ki yani açlık grevinden e, başlayıp da işte e, Anadolu'daki insanlara ulaşmak konusunda. Burak da zaten söyleyecektir muhtemelen benden sonra. Çünkü biz bunları söylüyoruz, tekrar ediyoruz elbette ama biz ben şu anda doktor öğrencisiyim. İşte Burak yüksek lisans öğrencisi dolayısıyla etki alanımız belli. Tabii yap, yani sayıca bir belki erişim şeyimiz var, gücümüz var ama yine de etki alanımız belli. Sizler bunu söylediğiniz zaman ama insanların aklına o kadar iyi yerleşiyor ki. Bakın daha şimdi daha Twitter'dan e, Nev diye bir e, izleyen diyor ki... E, Hocam, yani söylediğinizde çocukluğumdan beri deneyimlediğim bir şey falan diye, diye. Hakkında her şeyi merak ediyorum. Çocukluğunuza inin hocam. <gülüyor> ben, ben de tam o diyecektim biliyorsun Çağrı. Öyle yani mi? ben Canan hocama Şimdi... önceki doğum gününü kutlayacaktım. Geçmiş doğum gününüz. İyi ki evet. varsınız. Evet. Şöyle size de kalp yollayalım. Ben de yollayayım. Nice, güzel, uzun ve sağlıklı yıllar hocam. Hep başarılarınızın devamı gelecek zaten. Buna inanıyoruz ki gelsin. Güzel, ya bizi evet. gururlandırıyorsunuz. Hani çok güzel bir şey. Onu kesinlikle biz sizin hiçbiri çok merak ediyoruz. Nasıl buralara geldiniz? Nasıl bilimi seçtiniz? Zorluklarınız <gülüyor> neydi? Bir sabaha kadar dinleriz hocam. Buyurun. <gülüyor> Aa, anlaştık. Ee, şimdi doğum gününden başlayınca, e, ya yaklaşık bir hafta boyunca benim doğum günüm kutlandı. İlk defa bu sene. Ee, çok büyük keyif aldım tabii. İşte insanlar doğum günündü. 4 Mayıs geçti, 6 Mayıs, 7 Mayıs, 8 Mayıs. Ee, birisi yazmıştı işte. Canan Hoca hangi gün doğdu? Bu ne? Bütün hafta mı doğdu <gülüyor> falan? Diye. <gülüyor> sevgiyi göstermek güzel bir şey iyi olmak güzel bir şey kötü olmaktan çok daha kolay gülmek çok güzel bir şey soru sormak muhteşem bir şey çok erdemli bir hareket ve benim çocukluğumun da en büyük sanırım ilgi çeken ve farklı olan noktası soru sormamış hatırlıyorum zaten çok soru sorduğumu da biliyorum Hala öyle huyumdan hiç vazgeçmedim. Ee, küçücük bir soru bile e, hayatı kökten değiştirebiliyor. Yani gerçekten bunu edilmiş bir insan olarak söylüyorum. Şimdi örnekleri tek tek vereceğim. Ee, ve her zaman söylüyorum soru sormak küçülen dünyayı genişletmemizi sağlar. Bu kadar net e, e, bir, bir şey. Ve de sorunun bunu da her zaman söylüyorum. Sorunun güzeli, çirkinli, doğrusu, aptalı zekisi falan olmaz. Soru sorudur. Soru zaten sorulmak için vardır. Ne istiyorsan onu sorman gerekiyor. Merak ediyorsun çünkü. Meraktan gelir soru sormak. Ben e, çocukken e, gülecekler şimdi insanlar ama söyleyeyim bari. E, çocukken bir e, taşı alıp parçalarını ayırıp kesip böyle kırıp kırmaya çalışıp içerisindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Duymuşum bir yerden herhalde. E, ...herkes bunun imkansız olduğunu söylüyormuş ama ben hala devam ediyormuşum. Ama en azından, e, hayır Atom'un da ne olduğunu bilmiyorum, hani bulsam bile neye benzeyeceğini de nasıl bileceğim, o, o da ayrı bir muamma. Ama en azından annemin ve babamın e, bilimi olan merakımı anlamalarını sağlamışım. E, bunun üzerine, bu olaylar üzerine babamın bana bir kitap ettiğini hatırlıyorum. Kitap Madame Curie ile ilgiliydi. Madame Curie bildiğiniz üzere iki farklı alanda şu zamana kadar Nobel kazanan tek insan. Tek kadın. Ee, sanırım, sanırım babam ondan etkileneceğimi düşünüyor ama... Ben kitabı okuyorum ve Madame Curie onun kocasına aşık oldum. Pierre Curie. Ee, <gülüyor> Pierre Curie... E, e, e, kardeşiyle birlikte e, bir eğitim e, e, almadan, çok proper bir eğitim almadan... E, e, e, ...pizoelektrik denilen e, bir olguyu keşfediyor. E, ve bu olgu çok e, muazzam bir olgu. E, bu aletleri, malzemeleri kullanarak siz çok farklı e, şeyler yapabiliyorsunuz. Alet formuna getirebiliyorsunuz. E, ve ben fizik okumak istedim. Fiziği çok sevdim. İşte piezoelektrik neler oluyor, nasıl çalışıyor... E, piezoelektrik ne demek gibi bilgileri araştırmaya başlamıştım. Sonra... Türkiye'deki her genç gibi ben de üniversite sınavına girme mecburiyetinde kalanlardan biriydim. Hatta hayatımı üniversiteden önce ve sonra diye ikiye ayırabildiğimi söyleyebilirim. O kadar sevmediğim bir sınav ve sistem. Sınavdan önce Kocaeli Kitap Fuarında, benim ailem Kocaeli'de yaşıyor. Kocaeli Kitap Fuarında Erdal İlönü ile tanıştım. Erdal İlönü bildiğiniz üzere çok başarılı bir teorik fizikçi. Amerika'da çok tanınan, Türkiye'de belki çok bilinmeyen yönlerinden biri bu. Bilinse bile çok derinlere inilmeyen yönlerinden biri. Ee, ve e, e, onunla konuşurken e, bana e, sanırım çocuklarla sohbet etmeyi seven biriydi. E, bana ne okumak istediğimi sormuştu. Ben de e, işte fizik istiyorum ama emin de değilim, kimya da olabilir, biyoloji de olabilir, sistem e, belirsiz, nasıl yapacağım bilmiyorum demiştim. Ve bana bir kitabını hediye etmişti. Anılar ve Düşünceler isimli kitabının birinci cildini e, imzalayıp vermişti. E, ve ben o kitabı okuduğumda e, fizik okumaya karar verdim. E, ve fizik eğitimim böyle başladı. E, fakat annem hariç, <gülüyor> kimse beni desteklemedi. Herkes e, fiziğin zor olduğunu ...yapamayacağımı, iş bulamayacağımı söylemişti. Ama öyle olmadı. Ben hiç başvuru yapmadığım halde o kısmı da gelirim nasıl olduğunu... ...çünkü o hikaye de çok önemli. Gençlerin gerçekten duymasını istiyorum. Başvuru yapmadığım halde gidebileceğim en yüksek yere geldim. Ve MIT, herkesin, mühendislik okuyan herkesin gönlünde yatan okullardan biridir. Tabii. Ve benim yaptığım işin tap yeri yani. Onun ötesinde başka bir okul yok. Ve şu an orada e, e, asistan profesör, Türkçe karşılığı yardımcı doçent oluyor. O görevime başladım. Dört ay oldu. E, ve dediğim gibi ben başvuru bile yapmadım. E, onlar beni buldular. Onlar bana geldiler. E, de, ben de tabii bundan yararlandım. Ve çok çok çok güzel bir laboratuvar yapıyoruz. Onu da anlatacağım size. E, i̇nşaat halinde şu an. E, sanırım yazın ortalarına doğru bitecek. E, böyle bir süreçti e, çocukluktan üniversiteye geçmek. Ee, ama ben soru sormanın bana her zaman e, e, katkıda bulunduğunu düşünüyorum. E, okulda da çok soru sorduğumda hocalar benim soru sormama çok sinirlenirlerdi. İşte sana biz yüz verelim artık soru sormayı bırak falan derlerdi. Hayatınıza dokunan bir hoca olmadı mı hocam hiç? Mete Hoca'nın olmuştu mesela yayında. Ee, o Hayatıma dokunan hocaların Anlam sayısı mi? sayısı e, yani buradan Türkiye'ye yol olur. Öyle söyleyeyim. Ha, çok <gülüyor> bir, bir, bir içtiğim e, Türk kahvesinin çekirdekleri bir de benim hayatımı etkileyen hocaların sayısıyla buradan <gülüyor> Türkiye'ye gerçekten yol e, Yine e, Türk kahvesiyle başlayan biri olarak bunu böyle çok e, şey... Normalde insanlar Özellikle kadın, benim arkadaşlarım var, makyaj yapmak için sabah erken kalkarlar. Ben de tam tersine rahat ve Türk kahvemi içeyim diye sabah böyle erkenden kalkmaya çalışıyorum. Böyle sakin sakin haberleri okuyarak, yanında Türk lokumu artık ne varsa yanında alarak yapıyorum. Hayatımı etkileyen hocalar, Erdal İnönü büyük. Yani benim hayatımı şöyle söyleyeyim. Derinden etkileyen en büyük hoca diyeyim. E, hatta geçtiğimiz e, Şubat ayında e, 10. Erdal İnönü günüydü. Kültür, ünü, kültür Üniversitesi Erdal İnönü'ye Fahri Doktor'a vermiş zamanında. E, ve onu her sene anıyorlarmış. E, bu de beni e, davet etmişlerdi. E, çok güzel bir sunum yaptık ve aslında tarihten örnekler verip bilimsel e, şey e, kader nasıl olur onu anlattım bilimsel kader derken de aslında bilim dünya küçük ama bilimsel dünya bilim dünyası daha da küçük. İnsanların nasıl birbirini e, e, tanıdığı, nereden nereye geçtiği. Aslında Erdal İnönü çok ortak noktamız var. Geçtiğimiz yollardan e, ve tanıştığımız insanlardan ötürü. E, ben e, bu arada şöyle söyleyeyim şöyle anlatayım. Erdal İnönü'nün Erdal İnönü doktorasını e, Caltech'te yapıyor. Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nde. Ee, ve oradaki en yakın arkadaşlarından biri Wigner Macar asırlı bir araştırmacı. Ve Wigner e, çok büyük bir araştırmacı, e, çok büyük teorileri var. E, Nobel ödülü kazanıyor. E, o zaten o bir tarafta, rafa koyuyor onu. Sonra bir de yaptığı çalışmalardan dolayı onun adına Wigner madalyası veriyorlar. Ve bu madalyayı alan ikinci Türk, e, Feza Gürsey'den sonra alan ikinci Türk, arkadaşının madalyasını alan Türk, Erdal İnönü. Wigner'in de çok çok çok başarılı bir öğrencisi var Frederick Sites. Frederick Sites da e, doktorasını University of Illinois'de yapıyor ve okula tekrar bağış yapmak için Material Science e, MRL Material Research Laboratory kuruyor. Frederick Sites Material Research Laboratory kuruyor ve yıllar sonra ben o laboratuvarda doktora aldım? Yani böyle her şey birbirini e, e, devam ettirip ortak noktalar birbirine bağlandı. Çok ilginç. E, çok, çok enteresan. E, hatta onun önünde bir fotoğrafım var. E, konuşmama başlarken de aslında Atatürk'ten başlayıp Atatürk'ten İsmet Paşa'ya, İsmet Paşa'dan İsmet e, Erdal İnönü'ye, Erdal önünden Vignere, tarihin onları nasıl yazdığını, tarih sayfalarına nasıl geçtiklerini e, başlatmışım. Aslında ama ilk başlangıç noktası Aşık Veysel. Aşık Veysel'in şiiriyle başlamıştım. Ağlayalım Atatürk'e diye bir şiiri var onun. Sonra Türkiye çevrilmişti. Öyle bir başlangıç yapmıştım. Herkes aslında inanılmaz şaşırmıştı. İlk slide çünkü Aşık Veysel ve elinde ses. Ne oluyor falan diye böyle. E, ama bağlantılar, biz de çünkü Sivas'tayız. E, e, oradan böyle bir e, bağlantı kurmaya çalışmıştım. E, çok beğenilmişti. Erdal Hoca bir tanesi. Sadece bunlardan bir tanesi. Bir diğer hocam da üniversitedeki hocam Hüseyin Zafer Dursoy. Şimdi bu e, Hüseyin Zafer Dursoy'u nasıl anlatsam, nasıl tanımlasam bilmiyorum. Ama böyle yani baba gibi bir adam böyle sarıp sarmalayıp içinize koyasınız geliyor. Böyle çok tatlı bir adam. E, ve ben e, ilk dikkatimi çeken, e, Erda, şeyin, e, Zafer Hoca'nın ilk dikkatimi çeken özelliği ben e, Hacettepe'ye 2000 e, pardon 2 kaç oluyor 7 e, 2005'te başladım mı galiba 2004'ten başladım öyle bir şey ya yani 2007'de mezun oldum 2007'den önceki yıllar ve Zafer Durusoy'un, soyun e, or oralar tabii Steve Jobs çok ünlü böyle konuşmalar vesaire veriyor hatta Steve Jobs'ın e, ben bir sunumunu dinlemiştim bir şeyde e, bir afi de veriyor. Ee, i̇şte o, o Amfi'de e, e, işte Apple anlatıyor vesaire falan, yeni bilgisayarları anlatıyor ve bu Zafer Hoca'nın o tarihte kimsede olmayan Apple bilgisayarı var. İlgimi çekmiştik ya wow dedim Türkiye'de, bir de Hacettepe'de işte Zafer Hoca var, fizik çok güzel anlatıyor, bir de üstüne üstlük Apple bilgisayarı var, ne enteresan bir adam, gidip tanışmalıyım, soru sormalıyım falan e, demiştim ve hocayla arkadaşlığımız dostluğumuz öyle başlamıştı. Ve bana Zafer Hoca şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki hemle bilgi kazanmak ve bilgiyi aktarmak da bir o kadar önemli. Hele demişti bir de bilginden bilginden ötürü para kazanabilirsen ...değme keyfine, lezzetinden yenilmez o para demişti. Aa öyle mi hocam nasıl oluyor? Falan, böyle bir çok merak etmiştim para bilgiden para nasıl kazanılır diye ve ben ilk defa Zafer Hoca'nın sayesinde fizikten e, çok iyi notlar alamayan bir öğrenciye fizik dersi vermeye başladım sene 2006 2006 2005 hatta 2005'in ve 2006 ve ben e, o o zamanda bir ders bir saatlik ders başına çünkü çocuğa bir ders verdim e, e, ve e, çocuk ertesi sınavdan 100 aldı. Yani çok çok büyük, güzel. Harga konuydu yani, hocam? <gülüyor> Fizik, mekanik bu, eğik sistemler, makaralar vesaire. <gülüyor> ve ben 2005 yılında arkadaşlar bir saatlik dersten 100 lira kazandım. O, o para hala bende durur. E, hatta bir kısmıyla e, Zafer Hoca'ya profetör almıştım. O çok severdi o tatlıyı. İşte hocam <gülüyor> ilk, ilk, paramla, ilk paramla <gülüyor> size bunu aldım. Ama gerçekten de para yenilmiyor yani. Böyle harcamak istiyorum ama harcayamıyorum. Böyle inanılmaz e, mutlu olmuştum. Bildiğim bir bilgiden ötürü para kazanabilmiştim. Ve bunun ötesinde de bir çocuğun mutlu olabilmesini sağlamıştım. Çocuğu geçtim. Ailesi zevkinden dört köşeydi. Çocuk artık yani sınavdan geçti. Çok güzel notlar aldı e, e, demişlerdi. E, çok e, benim için e, anlamlıydı. Zafer Hoca'dan ee, hem hayat anlamında hem de bilimsel anlamda çok şeyler öğrendim. Ve onun laboratuvarında çalışmıştım ben. Ee, bu arada laboratuvarını biz 3 arkadaş kurduk. Hakan, Ahmet ve ben. Bize H2O derlerdi. Ben O oksijen atomu. Bunlar iki tane H atomu. Bize üçümüz birlikte dolanırdı. Lise, e, Üniversitedeyken e, fizik mühendisliği bölümüne girdim ben. Şimdi e, daldan dalatladık ama bunu anlatmam lazım. İşte kazandık, işte ailemle birlikte İzmit'ten Ankara'ya yolculuk ediyoruz arabamızla. İşte Bolu'da duruyoruz, nefes alıyoruz, güzellikleri görüyoruz ve Çok özledim oraları da. Geldik Hacettepe'ye girdik, içeri girdik, yani bölümün içine girdik. Saçları böyle dökülmüş, kendimi çok kötü hisseden, gözlüklü bir kız arkadaş. İşte bize soruyoruz, fizik mühendisi nerede? Çünkü tabela yok yani. Öyle bir bölüm. Bir tabela. Aynen, biz zaten şimdi tabela falan konuştuklar, neyse ki. İşte dedim ki biz fizik mühendisliği bölümüne bakıyoruz, ben orayı kazandım. Kız şöyle bir durdu ve dedi ki, ya öyle mi? Geçmiş olsun. Yol, <gülüyor> <gülüyor> Yol yakınken dedi, sen e, buradan yani git. Ben şu an kağıtlarımı yapmaya çalışıyorum. Fizik öğretmenliği mi dedi. Fizik bölümü mü dedi. Başka bir bölüme geçiş yapmaya çalışıyorum falan dedi. Annem tabii bunun üzerine çok e, e, sinirlendi. Çünkü annem e, benim gerçekten yapabileceğime inanıyor. Ve beni negatif olarak etkileyecek. <gülüyor> şey, e, Geçmiş her, şey. her şeyi elimine yani. etmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Babamı susturdu yani annem evde. <gülüyor> yani böyle şey, hayır okuyacak, yapacak diye. Onun Yarın da anneler, anneler günü hocam. Buradan tamam. annenizin de elinden öperiz. Bütün annelerin elinden öperiz. Annem bu arada e, filozof gibi kadındır. Anneler gününü hiç kutlatmaz. E, ama yine de e, sağ olun anneler gününü kutladığınız için. Biz kutlatıyoruz. E, aynen öyle. Bütün annelerin de aynı şekilde bu ile hepsinin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Ee, anne güzel. Umarım ben de ileride bir anne olabilirim. Gerçekten çok güzel bir duygu olduğuna eminim. Ee, i̇şte annem böyle beni şey yapıyor. İşte kısa dedi ki yapar Canan, ya, işte sağ ol bilgi paylaştın vesaire. Neyse e, bu arada ben sonradan öğrendim. Gerçekten bu bölüm e, girdap gibi yani giren bir daha çıkamıyor. E, biz üç kişi mezun olduk. Birinci, ikinci, üçüncü yani. E, böyle çok zor e, bir bölüm. Ee, neyse e, nereye geliyordum ha laboratuvar yapacağız Hüseyin Zafer Durosoy'un laboratuvarına girdin. Ee, hocanın var olan bir laboratuvarı var ama ekstradan bir yer aldı mekan aldı orayı yapacağız şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz yerleri sildik pencereleri sildik e, aletlerin üstünü sildik e, bütün listeleri oluşturduk e, duvar boyasının rengine kadar karar verdik bu arada Bilkent'e kaçak girip geliyorduk biz. Çünkü bir sürü şey, Sabancı'dan pardon Hacettepe'den araya giriş vardı. Öbür ana girişi kullanmadan çünkü çoğu zaman bizi almıyorlardı. Öyle bir sistemleri vardı. Zafer Hoca clean room'la tanıştıran insan yani aslında benim hayallerimin nerede gerçekleşmesi gerektiğini anlatan kişi temiz oda. Yani bu temiz odalar onu biraz değinebilirsiniz Gerçekten hocam. Gerçekten temiz aynen. Şimdi temiz odalar temiz. Yani isim, adı üstünde temiz oda. Üz, özel filtreler kullanılıyor. Vakumlar yapılıyor. Ve şu an mesela benim bu evimin içinde milyarlarca e, şey var. No, part, e, toz var. Toz ama Aynen toz parçacığı Hı -hı. ama bu laboratuvarlarda sadece 100 tane var. Çünkü ya da daha az ya da daha fazla bin tane vesaire onların numaraları var. Çünkü bizim yaptığımız aletlerin boyutu çok küçük. Nono. Dışarıdaki herhangi bir tozun bu alete gelip aleti öldürmesini istemiyoruz. İşte biz, e, Zafer Hoca vizi aldı, e, Hacettepe'den eskiden mezun olmuş ve e, Bilkent Üniversitesi'nde adını da vereyim Atilla Aydın'ın, Profesör Atilla Aydın'ın laboratuvarına götürdü. E, Bilkent'te. Bütün arkadaşlar. İşte clean room, bembeyaz, içi sarı odalar, işte böyle içi renkli sarı. E, çünkü özel e, e, e, malzemeler kullanılıyor. Ultraviolet'i e, e, kesmesi gerekiyor vesaire. Böyle çok enteresan bir şey. Özel kıyafetlerle giriliyor. Saçlarını topluyorsun. Sakallıysan maske takıyorsun vesaire. E, i̇şte ben de zannediyorum ki biz Hacettepe'de öyle bir yerde çalışacağız. Hani laboratuvar yapacağız. Öyle bir yerde çalışacağız diye düşünüyorum. Neyse biz buraları gördük, sonra soru sormanın neden önemli olduğunu burada da anlatayım. Ve bu grup içerisinde, bu Clean Room'u gezen, Bilkent'in Clean Room'u gezen kişiler içerisinde bir tek bir kişi, o da ben, bu hocaya mesaj atmışım, yani attım tabii, hocam işte teşekkürler, çok güzel bir gezi oldu, eğer mümkünse yazın sizin yanınızda çalışabilir miyim diye bir öneride bulmuştum. Hoca da normalde aslında selektif bir hoca, herkesi şey yapmıyor ama zaten bir kişi e-mail atmış. Hoca da sağ olsun beni geri döndürmemişti. Ben 2006'nın yazında bu clean room'da çalışıyorum buralarda, etrafımda vesaire. Sonra bir taraftan da Sabancı'da, pardon, pardon Hacettepe'de Hakan ve e, Ahmet'le birlikte laboratuvarı temizliyoruz. İşte yorgun argın Bilkent'e geri dönüyorum. Bana orada sordular, işte ne yapıyorsun Hacettepe'de? Vallahi dedim biz laboratuvarı temizliyoruz. İşte malzemeleri falan temizliyoruz. Onlar da bana soruyorlar. E işte neyle temizliyorsun? Hidroklorik asitle mi? İşte hidroflorik asitle mi falan zannediyorlar ki laboratuvar var. E, biz ama bizim temizleme malzemelerimiz Cif, o mu? işte <gülüyor> yer bezleri falan yani böyle. O bir, bir hiç olmayan bir yerden kocaman bir laboratuvar yarattık. Çok keyifliydi. Ben sabırlı olmayı or or oradan öğrendim. İş takımı ...takım çalışması yapmayı orada öğrendim. Ee, buraya gelirken... E, e, şey, e, ...amerika'ya gelirken e, bir burs almıştım ben. E, Fullbright doktoru bursu diye. Orada mülakatta sormuşlardı. Sizin alan hep erkek e, bazlı. İşte Amerika'ya gittiğinde rahat edebilecek misin? Erkeklerle rahat çalışabilecek misin diye sormuşlardı. Bir i̇ki tane erkek kardeşim var. Laboratuvarda da iki erkekle çalıştım. Ee, etrafımdaki arkadaşlarımda hep erkek. İleride de muhtemelen bir erkekle evleneceğim herhalde. Herhalde problem yaşayacağımı zannetmiyorum falan. Bunu soran yabancıdan mıydı hocam? hocam, bir, hocam. Bir, bir, e, yabancı bir, biri, bir kişi yabancı oluyor. Diğerleri Türk oluyor. Ee, yabancı olan kadını sormuştu. Elçilikten biriydi hatta. Cevabımı çok beğenmişlerdi ama bu soruyu almak bile benim kafamda şeye uyanırdı. Nasıl bir yer acaba Amerika? Yani e, böyle ayrımlar oluyor mu? Türkiye'de olduğunu biliyorum ama ''Acaba orada da oluyor mu?'' falan diye böyle bir kafamda hocam soru şerdi. Hocam tam bununla alakalı. Bununla alakalı. Hı hı. Geçen Burak Geçen Hocamızın Burak yayını vardı, yayını vardı yayını işte, var işte yüksek zekalı otizm falan. Hı hı. Ee, orada bir hı. soru sordu. Dünyayı değiştiren 5 kişi diye. Genelde insanlar hep ölmüş ve kişileri ve erkekleri sundular. Ben de o da arkadaşım Ukrayna hocam. Bu soruyu buna arkadaşı yönelttim. O da işte erkekleri bölmüş ölmüş kişileri genelde söyledi. Dedim ''Niye hep erkek yani? dedim hani ''Dedi işte kadın bilim adamı yok çünkü.'' dedi. ''Kadınlar dedi bilim yani erkek zekasından düşük seviyede.'' dedi. Ya dedim saçma sen ciddi mi diyorsun şaka mı? Ben inanamadım hani bu yabancılardan <gülüyor> daha çok böyle duyunca şaşırıyorsun. Yani dedim ki kadınlara izin verilseydi belki böyle olmayacaktı. Bu yüzden daha az kadın bilim insanı. Bana diyor ki kaç tane kalın bilima, e, bilim insanı var say bana. Ama izin verilmemiş ki. Mesela Marie Curie'den bahsettiniz. Ben onun çalıştığı yerde gittim hocam. Burada Polonyalı zaten biliyorsunuz. Ne zorluklarla çalışmış. Hala defteri radyoaktif dokunulmuyor. Hayatını bu yolda şey yapmış. E bu... Sonuçta yani nasıl bir fark olabilir kadın ve erkek beyin üzerinde? Ben buna kesinlikle katılmıyorum ve siz bu yüzden önemlisiniz. Bu yüzden e, çok heyecanlanıyorum karşınızda, mutlu oluyorum. Sizler örnek teşkil ediyorsunuz buradaki e, kadın arkadaşlarımıza. Evet, e, bu kadın erkek ayrımı çok enteresan bir ayrım. Ben bunun bu bu ayrımı e, hayatımın her safhasında yaşadım. Aslında belki de onun için biraz böyle antibiyotik gibi artık vücudumun direnci alıştı. Artık pek e, sallamıyorum yani. Diyoruz hmm. ya öyle bir umurumda bile değil. Mesela ben ilkokuldayken hoca bir soru, soru sormuştu. Matematik sorusu. <gülüyor> ben hemen sonucu söylemiştim. Hoca bana şey demişti. E, e, hesap makinesi mi kullandın? Benden sonraki bir erkek arkadaşım sorunun sonucunu söylemişti. Aferin oğlum, bravo. E, zamanından önce cevapladın demişti. Çok sinir bozucu şey, bir şey ya. Yani. E, mesela Hacettepe'deyken... E, işte e, kızım senden fizikçi olmaz. Bak edebiyatın iyi e, edebiyatçı ol. E, işte, hatta benim cevabım da çok ilginç. O kadar fiziği kafaya takmışım ki hocam teorik fizikçi olurum ben. Hani onlar çok yazıyor ya. Hani hocayı aslında böyle hocayı ben bile aslında benimsemişim yani bir yerde. E, ondan sonra Amerika'da da bu oldu. Amerika'da bir olay var. Çok beğeneceksiniz eminim. Bunu her yerde anlatmaya çalışıyorum. Hazır cevap olmak da biraz aslında önemli bu şeylerde. Şimdi, e, toplantılara ben çok hazırlanarak giriyordum. Çünkü e, özellikle bir de yabancı bir öğrenciyseniz, burada aslında geçici bir zamanınız varmış gibi düşünüyorsunuz ve... ...her şeyi geride bırakıp geldiğiniz için yapacağınızın en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte çok iyi hazırlanıyorum, işte hoca bravo diyor, hoşuna gidiyor falan. İşte de her seferinde şey oluyor, diyorum ki... E, bugün toplantım hocayla çok iyi geçti. Çok mutluyum. İşte e, bugün harika bir gün Mes mesela. İşte erkek olan arkadaşlarım, A, tabii ki de iyi geçer. E, çünkü sen kadınsın. Hoca sana kızarsa oturup ağlarsın. Söyledikleri şeylerden biri. E, bu arada benim e, üniversitedeyken, pardon e, doktora yaparken ilk 3 yıl hiçbir projem çalışmadım. Çünkü... E, Teorik bilgim vardı ama pratik bilgim sıfır ötesiydi. Yani sıfır hiçbir şey yok. Sıfırın da altı. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Aletleri tutarken böyle biz özel cımbızlar kullanıyoruz. Onu tutamıyorum. Düşünün yani silicon wafer var. Onu böyle cımbızla tutman gerekiyor. Tutamıyorum. Bilmiyorum çünkü. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Ve ben gruba ilk girdiğimde tek kadın öğrenci bendim. Zamanla yükseldi tabii o sayı. Bir şey soru soruyorum. Arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz falan. Aa, şu an vaktimiz yok. İşte git başkasından öğren vesaire. Öyle bir şey yaptım ki e, hiç kimse hayır diyemedi ve cevapları da tek tek tek cımbızla alırmış gibi aldım. Bir sandalye aldım. Üzerime giydim cleanroom kıyafetlerimi giydim. Cleanroom'a gittim. Sandalyelerin üzerinde oturup sabahtan akşama kadar herkesi haftalarca, aylarca izledim. Ellerini nasıl kullanıyorlar, hangi malzemeleri seçiyorlar? Gözlem yapmak bedava çünkü. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Tabii bazı insanları rahatsız etti. O dairin mesela mesele ama. Sonra yavaş yavaş ben kendi proseslerimi oluşturmaya başladım. Üç, yılın, üç yıl böyle zorlu bir yıldı. Çok çok denemeye yanılma oldu. Ve e, üçüncü yılın sonunda çalışan bir proje oluşturdum. Ve hızlı gidebilmek için kendi takımımı oluşturdum. Ve dokuz tane pırıl pırıl muhteşem küçük öğrencilerim vardı. Undergradler. E, onlarla birlikte iki yılda mükemmel <gülüyor> makaleler yayınladık. Bunu üniversite fark etti ve 3 yılın sonunda çok hızlı bir progres yapan bana bir international öğrenci, yabancı bir öğrenciye bu arada 40 bin tane öğrencisi var aralarından herkesi tek tek inceliyorlar fark edilmek çok önemli ve bu farkı ödüllendirmek çok önemli ben bunun da Türkiye'de çok olmasını istiyorum bunu da bir şekilde yapacağım onu da anlatacağım illeriki zamanlarda ve bana 10 bin dolarlık bir ödül verdiler. Dediler ki, sen 3 yıl çalıştın, çabaladın, bir şey ilerlemedi ama pH'liğini bırakmadın. Şu an çok iyi işler yapıyorsun, halbuki yerlerde makalelerin yayınlanıyor. Biz sana bir ödül vereceğiz dediler. E, zamanında üniversitede e, ölmüş bir kadın araştırmacı İtalyan Maria Pia, e, onun kocasının üniversiteye bağış ettiği parayla e, farkındalık yaratan kadın araştırmacılara 10 bin dolarlık ödül veriliyor ve onu da bana veriyorlar. Kazandım. Çok mutluyum tabii bir doktor öğrencisi için. 10 bin dolar büyük bir palak. Ee, seviniyorum tabii. Üniversite beni fark etti diyorum. Maddi olarak çok büyük bir katkı oldu diyorum. İşte arkadaşımlarımdan biri tabii ki de sana verecekler. Sen kadınsın. Sana vermezlerse oturup ağlarsın, üzülürsün falan. Artık Brom'a gelmişti ve şöyle dedim. Bak arkadaşım 10 bin dolarım var. Yeterince zenginim. İstersen bu 10.000 doları sana veririm, sponsorun olurum. Kaliforniya'ya gidip cinsiyetini değiştirebilirsin ve sen de kadın olabilirsin. Ve bundan sonra herkes sana da bana davrandıkları gibi iyi davranırlar. Ve böylelikle hiçbir problem yaşamazsın demiştim. Sonra o çocuk yaptığı hatanın farkına vardı ve bir daha asla böyle yorumlarda bulunmadı. O nedenle kendine güvenmek çok önemli. Ve de e, hayat çok kısa. Başkalarının söyledikleri laflarla e, işte size dayatmaya çalıştıkları düşüncelerle bu meslek seçiminden tutun. Giydiğiniz kıyafete düşündüğünüz fikirlere kadar sizi etkilemelerine asla izin vermeyin. Çünkü çok kısa. Hayat başkalarını dinlemek için çok kısa. Bizim kendimizin bir şeyler yapması lazım. E, ben de hep onu diyorum. Annemin basit ama çok anlamlı bir cümlesi var. Ve diyor kendim herkes kendi hayatını kendi yaşar. Ben de kendi hayatımı kendim yaşıyorum. Onun için e, yoluma istediğim gibi e, devam ediyorum. Herkese dinliyorum. E, herkesten fikir almaya çalışıyorum. Ama en son kendi akıl vicdan süzgecimden geçiriyorum ve öyle yoluma devam ediyorum. Evet hocam. E, ya şimdi şöyle bir şey e, çağrı sohbetle ilgili bir müdahale etmemiz gerekebilir. Bu arada. Yani gönül isterdi ki bu konuları konuşmayalım yani 2017 yılında. Evet biz de biliyoruz klişe ama hala bunlar dillendiği için. Bu önemli, benim için çok önemli bu yayında. Hocam çalışmalarınızı, laboratuvarınızı anlatmak istiyorsan ya size bağlı. Konuyu nasıl devam ettireyim ya da çağrı evet. sen aslında, aslında bir şey evet, Birazcık hoca, e, şimdi e, bu ko, bu kadar zorlukları yaşayarak e, zaten yani kadın olarak bilimin içerisinde yer almanın hatta toplumda yer almanın ne kadar zor olduğu... İşte çok bariz maalesef hala Burak'ın dediği gibi 2017 yılında halen e, bir dolu sıkıntıyla, ek sıkıntıyla yani o hocanızın e, bir erkeğin matematik sorusuna verdiği cevapla sizinkine verdiğinin farklı olmasından bile yani bunun ne kadar iğrenç bir düzeyde olduğu aşikar. Peki birçok kişinin merak ettiği şey siz fizik mühendisliğine e, ve onun ondan sonra işte MIT'ye kadar olan süreçte e, yanılmıyorsam özellikle malzeme e, bilimleri üzerine e, ve e, bu işte Piyoza Elektrik konusu üzerine e, ki bu arada e, geçen yayında da söylemiştik hocam bizim laboratuvarımızda ben de şu anda e, Texas Tech Üniversitesi'ndeyim. E, burada ben üzerine çalışmıyorum ama benim bulunduğum laboratuvarda e, Piyoza Elektrik sistemler üzerine özellikle e, çalışıyor. Ben birazcık outlier olarak kaldım şey e, araştırma konumu bakım bakımından ama e, bu konu çok merak ediliyor. Çünkü benim gördüğüm, sizi e, size hayranlık duyan, bu arada bir dolu da yorum geliyor, onlardan da bahsedeceğiz ama, e, duyan insanlar araştırma konunuzu anlamakta güçlük çekiyorlar. Çünkü ne, yani ne ama olayı ne? Yani e, hayvanlarla mı çalışılıyor, insanlar üzerinde mi çalışılıyor, mühendislik... Hani bir de bir, galiba sizinkisi birazcık da e, böyle temel bilimlerle de mühendisliğin bir karışımı gibi yanılmıyorsam. Bu konulardan birazcık bahsedebilirseniz şimdi bu, bu noktasında harika tamam. olacak. Tamam. Ee, anlamakta zorluk çekmek çok doğal. Çünkü ben de bazen yaptım. <gülüyor> anlamakta zorluk çekiyorum. Ee, şimdi hani şey Cem Yılmaz diyor ya little little in the middle. <gülüyor> Öyle gibi. Ee, şimdi training olarak ben fizik çalıştım. Ee, i̇şte fizik mühendisliği zaten o little in the middle'ın e, bilimsel anlamı gibi. İşte biz programlama öğrendik, fizik öğrendik, mekanik öğrendik, modern fizik öğrendik, e, relativite öğrendik vesaire. E, sonra ben bunların üzerine bir de malzeme okudum. E, çünkü doğru malzemeleri seçmek ve onları proses etmenin çok önemli olduğunu düşündüm. E, sonra bir de bunun üzerine neuroscience okudum. E, şimdi ne yapmak istediğimi ve neler yaptığımı anlatayım. Şimdi benim yaptığım bütün aletlerin kökü Uh, pizo elektrik uh, pizo elektrik mekanizmasının üzerine kurulu. Şimdi pizo demek basmak, sıkıştırmak, deformasyon uygulamak. Bu Latin bir kelime. Elektrikte pozitif ve negatif yükler. Tıpkı çakmaklar gibi. Umarım kimse sigara içmiyordur biz dinleyenler. <gülüyor> Çakmakları ne yapıyoruz? Üzerine uh, mekanik etki koyuyoruz ve orada bir uh, uh, şey çıkıyor. Uh, ne derler? Kavalcam. Uh, Kavalcam. E Ha, kıvılcım çıkıyor. Bu kıvılcım da gazın içerisindeki, pardon çakmanın içerisindeki gazı ateşliyor ve alev çıkıyor. Şimdi bu kıvılcım nedir? Kıvılcım şöyle düşünelim, her şeyi bırakalım ve malzemeleri düşünelim. Etrafımızdaki tüm malzemelerin, özellikle de seramiklerin belli bir yapısı var. Kutu gibi düşünün böyle kek kutusu mesela bir sürü kek olan kek kutuları evet. veya bisküvi kutuları. Bunlar malzemelerin bir sürü var bu kutulardan ve bu kutuların köşelerinde ortasında ve tüm kutunun middle, orta kısmında bunların dizilimi belli bir e, e, halinde. Gelişici güzel atomlar bir yerlere bağlanmıyorlar. Atomların aralarında özel kuvvetler var. İki atom birbirine bağlanmak için bir özellik gerekiyor, bir kuvvet gerekiyor vesaire. Şimdi bu pize, elektrik malzemelerin farklı bir özelliği var. Bu e, e, kutuların şekli simetrik değil. Bunların pize olmalarını sağlıyor. Şimdi simetrik olmamak ne demek? Bütün atomlar Kutuların köşelerindeyse iki atomun uzaklığından dolayı pozitif, negatif birbirini kesiyor, kaybediriyor ve zero nötr oluyor. Hmm. Ama bu piezoelektrik malzemeler simetrik olmadıkları için üzerlerine herhangi bir baskı uyguladığımız zaman içerlerindeki atomlar farklı noktalara gidiyorlar. Şimdi pozitif buraya geliyor, negatif buraya geliyor. Aralarında bir şey oluyor, boşluk oluyor. Ve biz buna fizikte dipol diyoruz. Yani pol. Pol olmuş iki nokta. Birisi negatif, birisi bu pozitif. Birisi pozitif, birisi <gülüyor> negatif. Çift kutuplu. Şimdi, çift kutuplu. Aynen, çift kutuplu. Şimdi bu çift kutuplu olması demek üzerinde herhangi bir kuvvet aldığı zaman bunların birbirine yaklaşması veya uzaklaşması anlamına geliyor. Nötr olduğu zaman aralarında zaten bir potansiyel var ama üzerlerine bir yük basınç uyguladığımız zaman bu potansiyel düşüyor ve denge sağlamak için potansiyel dışarı gidiyor. Ne olarak gidiyor? Voltaj olarak gidiyor, akım olarak gidiyor. Hı -hı. Voltaj ne demek? Akım ne demek? İkisi birleşince power yani güç, elektriksel güç demek. Şimdi ben bu aletleri kullanarak daha doğrusu bu malzemeleri kullanarak ne yapmaya çalışıyorum ve de benim yaptığım şeyler neden özgün ondan bahsedeyim. Hı -hı. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki sen bu yaptığın şeyleri Türkiye'de yapabilir miydi? Ben bu yaptığım şeylerin hepsini zaten Türkiye'de yapıyordum. Hı -hı. Ama Türkiye'de yapılmamanın tek problemi yaptığım aletlerin hepsi kalın, eki, eğilip bükülemeyen aletlerdi. Ama siz bu aletleri özellikle vücutla uyumlu hale getirebilmeniz için bunları ince yapmanız lazım, esnek yapmanız lazım, küçük yapmanız lazım. Ben bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Ee, dediğim gibi teorik kısmını biliyordum. Yapabileceğim hani büyük Kalın e, e, böyle kutu şeklinde aletler yapabiliyordum ama vücutla uyumlu hale getiremiyordum. Şimdi sorabilirsiniz niye vücutla uyumlu hale getiriyorsunuz? Ne alaka? Hı hı. Herhangi bir yerde de kullanabilirsin diye. E, ben küçükken, e, 6 yaşındayken bunu iyi hatırlıyorum. Dedemin e, kalp yetmezliği sonucunda 28 yaşındayken vefat ettiğini öğrendim. ve Dolayısıyla ben dedemi hiç tanımadım. Hmm. Ee, ve kendi kendime bir söz verdim. Dedim ki, ben 28 yaşıma gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmaya söz veriyorum. <gülüyor> Bunu yapacağım diye bir söz vermiştim. Çocuk hayali. Hmm. Ama gerçekten bu gerçek oldu. Hatta geçen de verdiğim bir demeçte e, Forbes'la bir e, konuşma yapmıştık. Orada da şöyle söylemiştim. Yeterli zaman, e, yeterli motivasyon ve yeterli malzeme verildiği zaman Hayallerin gerçek olabildiğini gördüm. Evet. Benim yaptığım aletlere dokunabiliyorsun, hissedebiliyorsun. Hayvanın kalbinin üzerine koyup çalıştığını görebiliyorsun. Şimdi kalp kısmına gelelim. Dedemin ölüş nedeni kalp ritminin iyi olmaması. Kalp ritmini de şu an sağlayan aletlerden bir tanesi kalp pili, pacemaker. Ve bu kalp pilleri her 6 yıl ve 7 yılda bir değiştirilmek durumunda. Çünkü içlerindeki batarya bitiyor. Şimdi ben bunlardan önce... Kalbi araştırdım. Dedim ki bu kalp ne yapıyor? Nasıl bir organ? Ee, ki biz bu pacemaker'ı bunun içine koyuyoruz ve çalıştırmaya çalışıyoruz kalp. Herkesin ortak noktası. Hepimizin kalbi var. Çok şükür atıyor kalbimiz ve bir şeyler yapabiliyoruz. Ve bir insanın kalbi ortalama olarak yılda 40 milyon kez atıyor. Ve biz bu atış enerjisini ısı enerjisi olarak vücut içerisinde kaybediyoruz. Ve ben de şöyle bir şey düşündüm. Tabii bunu düşünmek zaman aldı. Öyle şak diye altı yaşında düşünmüş değilim. Ee, <gülüyor> tamamen geçmiş bir şey var. E, o Aa, şey. Hocam nasıl ya? Şimdi buraya... <gülüyor> Olmadı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı değil mi? Tutmelerler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte bu e, dedim ki biz şey yapsak nasıl olur? Bu pizza malzemeleri kullanalım. Çünkü bunlar elektrik veriyormuş dışarı. Ve bunlar esnek olsun. Kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilelim sadece kalp değil diyafram da olabilir işte akciğer de olabilir bunu denemiştik hep bütün hayvanların üzerinde böyle bir şey yapalım dedik e, bu arada ben doktorama başladığım zaman piezoelektrik konuyu grupta çalışan kimse yok. Ee, ve ben bu fikri... Şu yüzden mi yok hocam çünkü piyazoda üretilen e, enerji çok düşük ve insanlar bunun ya bu ne olabilir ki falan diyorlar biraz o yüzden mi yok peki tercih edilmeyen bir alan oraya da geleyim şöyle e, aslında bu arada hocamın pizo çalışmamasının nedeni nedeni var ben bu fikri e, stretchable flexible fikrini düşündükten sonra aslında kendim çalışabileceğim bir hocayı bulmaya başladım aradım işte Avrupa'ya baktım. Sadece Amerika'ya bakmamıştım. Avrupa'ya baktım, Japonya'ya baktım, Singapur'a baktım, Middle East'e baktım. Türkiye'de araştırdım. Amerika'da ve bu esnek çekilebilir aletleri yapan yapanların babası Illinois'da bir hocaymış. John Rogers. Benim hayatımı değiştiren önemli hocalardan biri de odur. Sonra dedim ki bu adam var burada. Illinois'da. University of Illinois'daymış. Dedim ki o zaman benim kendime bir de burs bulmam lazım. Çünkü bu benim Kafamda olan bir proje var. Benim bunu yapabilmem için öğretmenden, hocadan ziyade benim finance olarak e, özgürlüğümün olması lazım diye düşündüm ve burs aramaya başladım. Bu arada ben Hacettepe'den sonra Sabancı Üniversitesi'nden master yapıyordum. Ve e, master yaparken Fulbright Master Bursu diye bir şey duydum. İşte Fulbright Master Bursu'na başvurayım diye düşündüm ama deadline'ı kaçırdığımı öğrendim. Başvurum tarihini kaçırmışım. Sonra dedim ki problem değil, ben bunu gerçekten yapmak istiyorum. Bir sene okurum ben Sabancı Üniversitesi'nde. Bu arada Sabancı Üniversitesi'nde burs veriyorlar. O tam bursu alarak başlamıştım. E, yaptığım projeden dolayı bana tam burs vermişlerdi. Ama aslında çok komik bir anısı da var onu. Tabii mülakatlar İngilizce, bana şey sordular. Paran var mı? <gülüyor> Ama paran var mı derken, tabii Türkçe'ye çevirince böyle oluyor. Yani aslında sordukları soru, en son soru bu. Yani hani finansal olarak desteğin var mı? Ben de böyle düşündüm düşündüm. Yani param var mı? <gülüyor> param var falan demiştim böyle. Yani aslında onlar hani... Bursun <gülüyor> var mı anlamında? Ben de böyle düşünüyorum acaba nasıl param var mı falan diye. Neyse o şapşallık işime geldi. Ve ben <gülüyor> full burs kazandım. Şeyden... Sabancı Üniversitesi'nden ve öyle başladım. Ve çok güzel bir şey oldu. Hayatımda çok güzel bir şey oldu o anda. Ve 2009 yılında tam master'ım bitmek üzereyken, çünkü ben şöyle düşündüm. Master'ı bir sene okurum, sonra bir daha master'ı Amerika'da devam ederim. Çünkü deadline'ı kaçırmışım, başvuruyu kaçırmışım, Bir daha başvuracağım gelecek sene. Gelecek sene tam ben başvuru yapacağım derken, ilk defa Türkiye'de 2009 yılında Fulbright doktora bursu vermeye başladım. Tamam dedi, muhteşem. Benim master planım boşa gitmedi. Buradan mezun olacağım. Doktoraya, Illinois'a gideceğim. Bu arada Fulbright bursiyerleri çok büyük meşakkatli bir processten geçiyor. Ve aslında İstanbul üniversitede okuyorsunuz. MM i̇şte Washington yazan var. Ben University of Illinois Urbana Champaign yazdım. Herkes böyle Urbana Champaign'de ne işin var ya? Orada doktora mı yapılıyor? Hiç şeyin olmadığı, işte mısır tarlalarının olduğu bir yer. <gülüyor> ben de şöyle demiştim. E ben MIT ve Harvard'da gideceğim ama şu an değil. Gerçekten de gittim bu arada. Benim şu an bu alanda gerçekten uzman olan biriyle çalışmam lazım. Çünkü doktora çok büyük emek isteyen ve bir şeyde uzmanlaşmamız gereken bir meslek diye, bir, bir bölüm diye evet. buraya gittim ve aslında ben o, o, okulu değil hocayı seçtim. Bunu da herkese öneriyorum. Okul ismi önemli değil. Önemli olan kiminle çalıştığınız. Ve John Rogers o zamanın yükselen yıldızlarından ee, ve kimse John Rogers'a hayır diyemez, mümkün değil. İşte ilk tanışmamız 18 Temmuz 2009. Hiç unutmuyorum bu tarihi. 17 Temmuz'da Amerika'ya geldim, 18 Temmuz'da hocayla toplantım var. Ee, i̇şte konuşuyoruz, Türkiye'den küçük küçük hediyeler getirmişim. İşte hocayla sohbet ediyoruz ama bu hocayla ilk, ilk tanışmam değil benim. Soru sormanın önemi yine burada da var. Ben Sabancı Üniversitesi'ndeyken hocama şöyle dedim. Hocam dedim biz makaleler yayınlıyoruz. Bu arada olmayacak bir şey yaptım. Herkes olmayacağını söyledi ama oldurduk biz. Ve bir yıl sekiz ay içerisinde master süresi içerisinde ben tam üç tane makale yayınladım. Ve çok güzel dergilerde yayınlandılar. Çok uğraştık. Gece gündüz çalıştık. Çok harika işler en attık. Dedim ki hocam bu makalelerden birini benim alanımda çok önemli olan bir konferans var. Material Resource Society Meeting. Ve bu Boston'da oluyor. Bir sene bastında, bir sene e, e, şeyde, San Francisco'da, şimdi artık e, Arizona'da oluyor. Oraya gidip sunabilir miyim? Çok istiyorum sunmayı, oradaki insanlarla tanışmayı vesaire demiştim. Tamam dedi. Ben sunumumu yapmaya hazırlıyorum, abstract yolladım, e, kayıt oluyorum. Bir baktım John Rogers konuşanların içerisinde, konuşma yapanların içerisinde. Ama daha o beni tanımıyor. Ama ben onu tanıyorum, çok yakından tanıyorum. Bütün makalelerini okumuşum, her şeyini araştırmışım. Hocaya mail attım, işte, Türkiye'den merhaba, başlık bu. Ee, işte hocam, işte ben e, şu sunuma geliyorum, şu sunumu yapacağım. Rica etsem benim sunumuma gelir misiniz? Ben de sizin sunumunuza gelsem. E, sizinle çalışmayı çok hayal ediyorum. E, bir burs e, başvuru aşamasındayım. Alır mıyım, emin değilim. Ama en azından sizinle tanışmak benim için çok büyük bir e, e, e, taşlardan, hayat taş, önemli taşlardan biri olacak hayatımda, dedim ve yolladım. Hoca da sağ olsun geri döndürdü. Amerika'dan merhaba başlığıyla bu arada. <gülüyor> Hoca da çok da sen sofur var. <gülüyor> Sonra biz hoca'yla bastında buluştuk. Ama tabii bu adam da çok kişi konuşuyor. Yani unutur yani o hatırlaması mümkün değil. Ee, neyse ben ful bırak doktora bursunu kazandım. Hocaya mail attım. Dedim ki hocam hatırlarsınız sunumlarımızı dinlemiştik. Ee, ben kabul aldım. Ee, geleceğim okul ismini yazmıştım ve çok heyecanlıyım. Tamam dedi. Zamanları ayarladık. 18 Temmuz'da hocayla buluşmaya gidiyorum. İşte dedi ki hoca ben senin dedi karbon nanotüpler üzerinde çalışmanı istiyorum. Var olan bir mi var. O, o projede çalış. İşte ben hoca şöyle hayır olmaz. <gülüyor> Benim aklımda başka bir proje var. Ama çok iyi hatırlıyor. Hani böyle bıyık altından gülmek derler ya böyle çok tatlı bir gülüş. Hoca şey böyle nasıl hayır yani? Ne var kafanda? İşte ben de şey işte bir de tabii finansal olarak özgürlük de var hani benim bursum var istediğimi yaparım gibi bir cengaverlik de var İşte şey dedim hocam benim aklımda böyle bir proje var piezolektirik aletleri kullanarak sizin yaptığınız teknikle birleştirip benim kalın aletlerimi esnek ve kırımlı hale getirmeye çalışıyorum yapabilir miyiz ama bu hmm. kalp olayından hiç bahsetmedim hiç bahsetmemiştim <gülüyor> <gülüyor> Ama dedi bu, bu grupta dedi bunu çalışan hiç kimse yok. Yapabilir misin gerçekten? Ee, ben de şey demiştim. E, doktora çok uzun bir süreç ve yapabileceğime inanıyorum. Ee, bana inanmanızı rica ediyorum. Ve bunu başlamak istiyorum demiştim. Ee, öyle bir başladık. İşte aletleri yapmaya çalıştık vesaire falan. Tam böyle hayvan denemelerine geldi sıra. İşte maymunlar, paramaymun diyorum. Aa, e, domuzlar, dana ve... E, Koyun üzerinde deneyeceğiz. Şimdi fikir var ama yapacak insan yok. Yani ben bir şey değilim. Sörcün değilim. Abi, amel ameliyat yapamıyorum. Evet. Aynen. Bunu yapabilecek kim olabilir diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve Türkiye'ye geliş zamanlarımdan biri Eylül'de. E, i̇nterneti araştırmak da çok önemli. Cevahir Otel, İstanbul Cevahir Otel'de çok ün ünlü hocaların e, kalp cerrahlarının geldiği bir se seminer olduğunu duydum konferans. Hı -hı. Ve ben davet falan almışım almış değilim yani. Hiç alakam yok zaten o işlerle. Ben böyle iki erkek kardeşimi de aldım. Caner ve Emre ikisi de İstanbul'da yaşıyorlar. İşte dedim ki Cevahir Otel diye bir yer varmış. Beni oraya götürmeniz lazım. Benim oradaki kaç cerrahlayıyla tanışmam gerekiyor. Çünkü bir şey yapmak istiyorum, anlatmam lazım. Elimde de yanında da aletlerim. İşte ne yapayım, ne yapayım? Hazır buraya kadar gelmişim. Konferansın başkanıyla tanışayım bari. Ki hani o beni biriyle yönlendirsin falan. Kapıdaki işte Türk arkadaş, görevli arkadaş işte buyurun hanımefendi ne ihtiyacınız var? Valla bir ihtiyacım yok, benim bir hoca bulmam lazım. İşte deney adam böyle bana bakıyor, <gülüyor> ben adamı anlatmaya çalışıyorum falan. <gülüyor> yani o da benim hayatımı değiştiren kişilerden biri aslında. İzin vermesen <gülüyor> giremezdim yani. Şimdi belki de bizi izliyordur bilmiyorum. İzliyorsa sağ olsun, var Merhabalar. Neyse, e, ben odaya girdim. Başkan o sırada sunum yapıyormuş. Benim küçük ufak kardeşim de Cerrahpaşa Üniversitesi'nde. O zaman da böyle şey, daha üniversite sınavlarına girmemiş ama biliyor yani e, vücutla ilgili olan şeyleri falan. İşte anlatıyor, abla güzel şeyler söylüyor, bak şundan bahsediyor, right ventricle diyor, left ventricle diyor, bir şeyler söylüyor falan. Ben tabii hiçbir şey anlamıyorum, olaya Fransız. Ee, gittim bu adamın yanına, dedim ki işte adam Amerikalı, e, Marv Slepian, hayatımı değiştiren bir başka insan. E, Profesör Marv işte e, bu benim aletim. E, böyle çat kapı oldu ama işte hani bu ben bunu yapmak istiyorum. İşte İstanbul'uyum ama normalde İno'yu okuyorum. Hocamın adı şu falan. Dünya küçük. Bilim dünyası çok daha küçük. Benim hocamla bu adam zaten arkadaşmış. Doktor. Ha, yani, hocam hocam, orada, bir yani, hocam orada bir ses kesildi. Ha, gel, geldi ses mi sesin? Evet. Doktora hocamla bu hoca böyle bir konferansta tanışmışlar ve tanışıp yüz şekli arkadaşlar. Aa, öğlemeyeceğim. Rodgers'ın öğrencisinizsin. İşte çok enteresan bir şey yapıyorsun. Hadi gel birlikte yemek yiyelim. Kardeşlerini de al, birlikte yemek Resepsiyonda biz... Üzerimizde isim olmadan, hani herkese neyin tek veriyorlar. Biz böyle üç kişi, üç kardeş... E, ...konferansın başkanıyla birlikte... ...resepsiyonun en güzel masasında oturmuş yemek yiyoruz. Çünkü hoca projeye inandı. E, ve beni Arizona'ya davet etti. Yaklaşık dört ya da beş kere... Arizona'ya seyahat ettim, aletlerimi götürdüm, ee, hayvan protokolleri imzaladık. Bana açık kalp ameliyatı yapmayı öğrettiler, aletimi kalbin üzerine dikmeyi öğrettiler, ee, aletimi kalbe göre dizayn etmeyi öğrettiler. Um, e, hayvanın kalp e, e, kalbini kapattıktan sonra göğüs kafesini dikmeyi öğrettiler. E, çok çok çok harika şeyler yaptık. Yani hocam, siz gelinmiş. kendiniz mi yapıyorsunuz hocam? Yok, benim takım arkadaşlarım var ve onlarla birlikte yapıyorum. Benim Ama mesajım... siz de biliyorsunuz nasıl olduğunu anladığım kadarıyla. Aynen, benim orada olmam gerekiyor. Çünkü aletlerin ölçümlerini alan benim, aleti nasıl yapıştırmaları gerektiğini söyleyen benim. Ee, hatta bu ameliyatlar çok uzun sürüyor ve bize eğitim veriyorlar. Bu training, eğitimlere katıldığınız zaman. Kalbe dokunabiliyorsunuz, dikiş yapabiliyorsunuz. Çok büyük bir eğitimden geçiyorsunuz. Hiçbir şey yani. evet. Ve Ben şöyle anlatayım. İlk gerçekleştiği zamanı... E, e, bu yerin dibinde yapılıyor bu arada. Yani böyle yerin 3-4 metre altında... Yukarıda hastane var. Hastane, hastalar var. E, yerde yapılıyor. E, yerin altında. E, karanlık, yani karanlık derken pencereleri olmayan Hı -hı. Evet. E, bir yerde... ...hayvanlarla birlikte e, çalışıyoruz. Hayvanları sevmekten, masaya yatırmaktan, kalbini açmaktan, yeri kapatmaktan e, ve hayvanı sonsuza uğurlamaktan tutun. E, aleti dizayn etmeye kadar her şeyin basamağında ben de vardım. Alet ilk defa çalıştığında ve kalbin üzerine yapıştırılıp e, voltaj ve akımı okuduğumuzda e, çok iyi hatırlıyorum. inanılmaz duygu, duygu yoğunluydu. Ve gözlerim e, buğlandı Yani böyle biri dokunsa ağlayacağım. Birinin dokunmasını bekliyorum sadece. İşte doktor soruyor diyor ki Canan bir şey görüyor musun? O kadar e, gözlerim... Doğru, büyüğü, doğru. Işte, yani. Şu, bir de gözlük takıyoruz. Ya, Belli bu hayvan. Yani... Fare miydi bu, hocam? Yok. ilk denediğimiz hayvan Danaydı, dananın kalbini üzerinde. Peki ne oluyor? Çık, mesela e, açtınız kalbini ondan sonra yerleştiriyorsunuz <gülüyor> aleti. Sonra o, o mu kontrol ediyor hayvanın kalp atışını? Yani mesela vagus sinirini falan mı kesiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? E, no, normalde aslında kalbe e, mekanik olarak ve fiziksel olarak hiçbir etki yapmıyoruz. Kalbe açıyoruz ve kalp açıldığı zaman çok enteresan bir organ. İlk kalp açıldığında şey sordular kalbe dokunmak isteyen var mı diye. <gülüyor> yani oraya kadar gitmişim. Ben ben, de ben, ben ben falan diye. <gülüyor> Zaten bir tek ben herkese bir çınladı böyle benim sesimle orası böyle bir yankı falan. İşte kalbe dokunuyorsun böyle sıcak atan kan olan etrafında ee, inanılmaz bir şey ve de etrafında böyle e, bir çeper gibi bir şey var. Şimdi bizi dinleyen belki doktor arkadaşlar, öğrenciler vardır benden bu daha var, iyi bilirler. Etrafında böyle bir e, e, çorap gibi böyle ince bir şey var, doku gibi bir şey ve e, bizim ilk yaptığımız deneylerde biz tabii bunu da söylemekte yarar var. Çünkü bazı arkadaşlardan yorumlar almıştım ben. 1 Mayıs'ta başta deney hayvanlarım olmak üzere e, emek veren herkese herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum diye yazmıştım. <gülüyor> Birkaç kişi aslında üzülmüştü deney hayvanlarının niye Onu soracağız diye. hocam. Yani siz yani, ya ben, olamaz, ya konuşabiliriz onun. Daha sonra. Çok teşekkür arkadaşlar. Evet, eee şimdi bu kalbin üzerine Yapıştırmadan önce biz bütün deneyleri in vitro dediğimiz masa üzerinde yapıyoruz. Yani hayvana zarar gelmeden bütün zararları minimize ederek ve bütün optimum koşulları bularak hayvan deneylerine devam ediyoruz. Onu yapmadan önce normal in vitro e, şey e, gerçek olmayan kalp maketleri üzerine deniyoruz. Neyse işte bu kalbin üzerine yapıştırıyoruz. Kalbin üzerinde üç noktayı hedef aldık bir. Biz. E, yankı varmış. Bak gördüm. Seninle, seninle. Mi? Hı -hı. İyi mi şimdi? Hala var mı? E, Düzeltmeye çalışıyor. Siz konuşun hocam. Biz girdiğimizde araya yankı yapıyor. Okey pardon. E, bu e, kalbin üzerinde 3 nokta var. Right ventricle, left ventricle ve free wall. Apex'in hemen altındaki son nok not nokta. Biz buralara bu aletleri yapıştırıp e, aletlerden maksimum power'ı alabileceğimiz noktayı bulmaya çalıştık. Ve kalp kasılıp gelişedikçe e, bu çok ince tape şeklinde olan alet eğilip bükülüyor. Aletin üzerindeki pizoda eğilip bükülüyor ve dışarıya voltaj ve akım veriyor. Biz bu voltaj ve akımı regüle edebilmek için buffer layer kullanıyoruz. Yani rectifier kullanıyoruz. Çünkü ne oluyor? Kap, kasılıyor, pozitif çıkıyor. Kalp tekrar normal haline geliyor, negatif oluyor. Pozitif, negatifler birbirini e, yutmasın diye rectifier kullanıyoruz ve bütün negatif Pikleri pozitife dönüştürüyoruz. Ve yanında da çok küçük bir micro battery kullanıyoruz. Rechargeable, kendini şarj edebilen mikron e, pil kullanıyoruz. Ve ürettiğimiz power'ı direkt bu pil üzerine e, e, şarj edebiliyoruz. Veya e, direkt olarak kullandığımız power'ı, YouTube'da var videoları, direkt middle şeklinde, bu pacemaker'daki e, kablo şeklinde pacem e, kalbin çeperine yapıştırıp, Kalbin tekrar eğer durmuşsa mesela veya ritim normal değilse, normalde hep ritim böyle kasılması gerekiyor. Bazen böyle oluyor, duruyor, tekrar kasılıyor, tekrar duruyor vesaire. Onu normal haline getirebilmek için kalbin çeperine voltaj uyguluyoruz. Trigger diyoruz bizden voltaj uyguluyoruz. Evet, ve kalbin atış enerjisini normal, aynen tetikleyici ve normal haline... Normal ritmine gelmesini sağlıyoruz. Şimdi sizin yaptığınız evet. bu sistemde ee, hocam, e, hocam en, en önemli, de, önemli değişiklik e, yumuşak malzemelerin kullanılması anladığım kadarıyla değil mi? Bundan önceki e, kalp ritim düzenleyiciler hep böyle bir kutu şeklindeler, ya da daha. Hı -hı. Aynen doğru söyledin. E, bir de bizim yaptığımız aletlerde e, bunu hep soruyorlar, e, verimliliği ne kadar yüksek? Ben yaptığım hiçbir alette verimliliğe bakmıyorum. Çünkü verimliliğe bakarsam eğer, verimliliğin tanımını da yapacağım şimdi. Verimli, eğer bizim aletlerimiz verimli olursa kalp durur. Veya sen yürüdüğün zaman seni rahatsız eder. Şimdi verimlilik ne demek? Verimlilik diye bir efficiency denilen bir e, e, şey var, denklem var. Şöyle, denklemin tanımı şu. Verilen mekanik enerji bölü over yani bölü kazandığın Kazanmış. elektriksel enerji. Şimdi ben elektriksel enerjiyi almak istiyorum ama aletin de çok kasılıp, çok mekanik olarak kalbe etki etmesini istemiyorum. Yani bizim yaptığımız aletler, şöyle söyleyeyim, en basit tanımlamasıyla mekanik olarak görünmeyen aletler. İnceler, hassaslar ve vücut kalbin mekanik özelliğiyle kalbin dokusunun mekanik özelliğiyle aynı mekanik özelliğe sahipler. Yani kalp üzerinde herhangi bir alet olduğunu, başka bir şey olduğunu hissedemiyor. Ve kasılıp gevşemeye devam ediyor. Ve bizde zaten en güzel noktası da bu. Biz bu aletle verimliliği düşük olduğu halde bir kalp pilini çalıştırabilecek kadar hatta çalıştırabilmenin üç kat daha fazlası enerji üretebildik. Ve bir kalp pilini bu yaptığımız aletle e, e, çalıştırabildik. Hocam ben şimdi Hocam, şöyle ben bir şimdi toparlayayım. Şöyle... Bu arada ben bu sesinizi arada... kısmak zorundayım. Yankı yapıyor. Hemen siz de ardına cevap bana. E, anladıklarımız doğru mudur genel olarak? Siz şimdi e, kalp eğitim... Yaptığınız bütün işlerde bir el becerisi gerekiyor. Öncelikle nanoteknoloji, o aletleri kullanmak için bir eğitim aldınız. Kalp eğitimi aldınız yani o cihazları tekrar aletleri kullanmak için ve sizin bu yaptığınız şeyin en büyük önemi Normalde beş yılda bir değiştirilen kalp pillerini ortadan kaldırdınız. Çünkü bunlar değişmesi için tekrar bir açılma, ameliyat gerekiyordu. Riskli bir işlemdi. Ve bu ne kadar gidiyor peki? Bu sonsuza kadar gidecek mi yani bir kere yapıldıktan sonra sizde? Ee, Başlıyorum konuşmaya, Yankı yapmasın. Tamam, başladım, başladım. Şimdi şey, bu bu en yapılması en zor deneydi kalbin üzerine. Çünkü kalp çok sen hassas, hassas bir organ. Aynen. Evet. Şimdi bana diyorlar ki niye kalbin üzerinde yaptın? Ben diyorum ki bakın, şimdi kalbin üzerinde benim bu zaten birazcık hayat felsefem. Ben bir şey yaparken en hassas noktadan başlıyorum çünkü diğerlerini zaten yapabileceğini görüyorsun. Eğer hassas noktada çalışıyorsa bu alet. Hareketin olduğu herhangi bir noktada çalışabilir. Şimdi biz ne yapıyoruz MIT Media Lab'da, Ben kendi grubumla şöyle bir şey yapıyoruz. Dedik ki biz, biz bunu kalbin üzerinde çalıştırdık. Ee, peki bu aleti biz e, hareketin olduğu herhangi bir noktaya koyabilir miyiz? Mesela disk kapağı, sporcuların taktığı disk kapağı koruyucuları gibi. Veya Ayak iç çamaşırınızın bir parçası olabilir mi? Evet. Pantolonunuzun bir parçası olabilir mi? Veya ne bileyim e, eteğinizin bir parçası olabilir mi? Şimdi bunlar üzerinde çalışıyoruz. Ve ha. ürettiğimiz aleti kablosuz bir şekilde ihtiyacı olan alete göndermeye başlıyoruz. E, implantable aletlerin yani vücut içerisine giyilebilir aletlerin markete dönmesi ve birçok insan tarafından kullanılabilmesi mümkün ama çok vakit alan bir süreç. Bunlar için hayvan deneylerini yapmak bile çok zor çünkü özel izinlerin alması çok vakit alıyor. E, bu işleri yapabilecek insanları bulmak çok zor. Evet. Bir de dedin ya mesela ne kadar uzun sürecek bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Teorik olarak bunun hiçbir şekilde vücuda bir problem getirmediğini, uzun vadede çalışabileceğini gördük. 10-15 senede hiçbir problem yaşamayacağımızı gördük ama bunu görebilmemiz ve gerçekten doğruluğunu anlayabilmemiz için bu deneyleri vücudun içinde yapmamız lazım. Ve şöyle söyleyeyim. 4 senenin sonunda yeni, <gülüyor> i̇zin aldık ve izin de şu, bir sene, bir seneliğine biz bu aleti kalbin üzerinde yapıştıracağız, kalbi kapatacağız ve bir sene süresi zarfı içerisinde hayvan nasıl hareket ediyor ve alet nasıl hareket ediyor onu öğrenmeye çalışacağız. Ama bana sorarsanız, e, bunu kalbin üzerinde yapmaktan ziyade, zaten onu gördük nasıl yapıldığını bildik, mekanizmayı test ettik ve onayladık. Şimdi bunu hareketin olduğu başka noktalara koyacağız. Diz kapaklarımıza, giysilerimizin bir bölümüne, ceketimizin içine, astarına ve siz yürüdükçe, günlük hareketlerde bulundukça bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, piazo elektrik malzemeler sayesinde dönüştüreceksiniz. Malzeme aletleri çalıştırmak için kullanabileceksiniz. Hocam şimdi şey... E, İrem Dehmem sormuş aslında. Ben bunu birazcık geliştirerek soracağım. E, Twitter'dan sormuş. Ee, Canan Hocam çalışmalarınızı yaparken ne gibi zorluklarla karşılaştınız hiç yapamayacağınızı düşündünüz mü diye sormuş. Yani zaten daha öncesinden özellikle kadın olmanın zorluklarından vesaire yayınlık kısmında bahsettik. Ama mesela Amerika'da çalışırken karşılaştığınız zorluklar aslında belki ilgi çekici olabilir. Bunun paralelinde de az önce de indiğimiz gibi mesela hayvan hakları aktivistleri vesaire sizin bu e, şekildeki çalışmalarınıza nasıl yaklaşıyor sizin tutumunuz? Nedir? Hayvan deneyleri konusunda. Aynen. Çünkü argümanlardan bir tanesi hayvan deneylerinin, işte özellikle de e, ilaç sektöründeki kullanılan deneylerin e, insana dönüştürülebilirliğinin çok düşük olmasından e, kaynaklanıyor. Ama sizinki tam olarak da bu değil aslında. E, çünkü ilaç yapmıyorsunuz, kimyasallarla uğraşmıyorsunuz ya da daha farklı şekillerde uğraşıyorsunuz diyelim. E, bundan birazcık bahsedebilirseniz süper olur. Tabii. E, şeyden başlayalım, hayvanlardan başlayalım. Bir kere ben hayvanları çok seven bir insan olarak... Ee, hayvanlarla çalışmayı seviyorum. Neden diye sorarsınız. Ee, birincisi çok sempatik varlıklar ve bazen sizin moraliniz düşük olduğu zaman bile sizi mutlu eden varlıklar. Çok çok e, harika varlıklar. Ve ben aslında e, en sıkı hayvan deneylerimi yani en çok vakit geçirerek yaptığım hayvan deneylerini MIT'de yapmaya başladım. E, MIT'ye ilk geldiğinde e, bir proje yaptıklarını, bir proje yapmak istediklerini, beyinle ilgili bir projeyi ve sekiz yıldır üzerinde çalıştıklarını e, ve bir türlü sonuç bulamadıklarını söylediler e, ve bana çalışıp, çalışıp çalışmak isteyip istemediğimi sordular. E, ben de o sırada e, teyzemi e, teyzem meme kanseriyle tek teyzemde tek teyzem kalmıştı. Beynine sıçramıştı. E, ve benim için çok kilit bir dönem, çok kilit bir zamanlamaydı. E, ben gerçekten de e, bir şeyler yapmak istedim. O alana, da, e, o alana da girmek istedim. Beynin çok çalışılmadığını ve yaptığım aletlerle beyni anlamanın e, daha kolay olabileceğini göstermek istedim. E, ve şöyle bir şey yaptım. Bu arada MIT'nin 8 yılda çözemediği problemi ben 3 ayda çözdüm. Bunu da aslında çok böyle aman aman büyük bir şeylerle yaptım denilemez. Ne yaptım biliyor musunuz? Aslında gidilmeyen yoldan gittim. Hiç kimsenin tercih etmediği yoldan gittim. Ve birazcık da yaşadığım coğrafyanın kültürünü kullandım. Türk kahvesi yaptım. Türk lokumlarımı da aldım. Ve bu projenin üzerinde 8 yıldır çalışan araştırmacılarla bir toplantı yaptım. Ve dedim ki bakın bu gruba yeni biri geldi o da benim. Kendimi tanıttım. Bana neleri, nereleri yapamadığınızı, nerelerde problemler yaşadığınızı söyleyin ki ben sizin gittiğiniz yolları gitmeyin, başka bir yolu tercih edin. Çok güzel bir yöntem. Ee, tamam. tamam dediler. Ee, anlattılar açık yüreklilikle. Ve sonra, ee, bu arada tabii bu deneyler başarısız oluyor. Başarısız olurken bu sadece... İnsan zamanı değil hayvanların da ölmesine neden oluyor. Çünkü başarısızsın ve protokol gereği başarısız olunca hayvanları maalesef sonsuzluğa vuruyorsun. Bu ee, hayvanlar da hasta hayvanlar mı hocam yoksa normal hayvanlar üzerinde mi yapılıyor? Yani? Yok bunlar özel, bunlar özel denek hayvanları. Ha, bunlar anladım. için özel deneyler var. Maymunlar ve fareler üzerinde yapılan deneyler bunlar. Ve aslında benim olarak 3 ayda yapabildiğim olay birçok hayvana da yardım etti. Bu beni çok, çok, çok huzura eriştirdi diyebilirim. Çok, çok mutlu olduk. Ee, aslında birçok, birçok şey e, var, e, çıktısı var. E, hayvanlar hayvanlar ölmüyor. E, zaman olarak kısa sürede işlerimizi yapabiliyoruz. Dolaylı olarak insanların kullanımı daha kısa vadede oluyor. Ekonomik olarak laboratuvarda katkıda bulunuyorsun. Ve bu artan parayı başka işlerde kullanabiliyorsun. ...ve huzur ediyorsun ve bu birilerinin işine yarıyor. Ve bir alet tasarladık biz burada. Bu bir e, deyin iğnesi dediğimiz bir proje Yakında yayınlanacak, henüz makale e, şey, e, editörlerin review aşamasında. İlk e, olarak Evrim Ağacı'nda diye de bir... <gülüyor> <gülüyor> Aynen, orada. Herkesten önce evrim ağacında. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Böyle Hayvanlar üzerinde giyiliyor. Ben normalde Amerika içerisinde de çok seyahat ediyorum sunumlar yapmak için. Geçende işte North Carolina'ya giderken aletlerimi de yanımda götürdüm ki insanlar görebilsin diye. İşte security'den geçerken polis dedi ki bunlar ne? İşte ben dedim ki bunlar benim aletlerim. İşte dedi ki çok e, enteresan görünüyor bu. Zararlı görünüyor falan. Hani elektronik şeyler falan. Bunları dedi e, çantana koyman lazım. Yani check-in yaptığın çantanı. Yanına alamıyorsun. Kabin çantası yapamıyorsun. İyi dedim ama beyin iğnesini aldım. O kadar ince ki e, kimsenin görmesi mümkün değil. Saç kalınlığı kadar. Onu böyle yaka iğnesi yaptım. Bir gül gibi bir şey vardı buramda. Yaka iğnesi olarak taktım ve girdim. Tabii hiç kimse... Ee, Anlamadık. Kamuflaj edilebilecek kadar ince e, e, taşınabilen iyi. aletler. Çok e, eğip bükebiliyorsunuz e, vesaire. Ee, yaşadığım zorluklara gelince... E, e, yani şimdi zorluklar... E, zorlukların nasıl tanımladığına bağlı. Neyi, şimdi bir kere zor kelimesi benim lügatımda yok. Onu söyleyeyim en başta. Ee, zaman alan işler var. Yani imkansız şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Eğer kalbiniz atıyorsa ve nefes alıyorsanız bir şekilde yaptığınız işleri dolaylı da olsa başka yollardan yapabiliyorsunuz. Ben esnek odaklanmanın ee, e, önemine inanıyorum. Mesela işte soruyorlar, diyorlar ki işte hocam gerçekten bu projeyi mi yapmak istediniz? Aletinizi en başta da böyle mi tasarladınız? Hiç alakası yok. O kadar büyük tasarlamalardan geçiyor ki. Gün içerisinde 3-4 kez şeklini değiştirdiğim oluyor. Evet. E, yapısını değiştirdiğim oluyor. Eğer bir yol çalışmıyorsa başka bir yoldan gitmeye çalışıyorum. E, her yaşadığım olumsuzluk bana yeni bir olumlu şeyin kapısını açıyor. E, Geçen de e, annemle babamla biz çok sık e, bu arada şunu da söyleyeyim. Benim e, günüm e, 23 saat 24 saat değil. Sabahları yarım saat akşamları yarım saat hep ailemle Skype yapıyorum annemle babamla. Doktoramın yani neredeyse %99'u olmadın diyebilirim. Ee, evet. İşte bu ilk 3 ilk sene zorluktan bahsederken onu anlatmaya çalışıyorum. İşte projeler çalışmıyor vesaire falan. Ee, i̇şte Skype yapıyoruz. işte anlatıyorum. Annemler buraya gelmedikleri halde annem babam. Herkes tanıyorlar. İşte Rogers kimdir? İşte benim öğrencilerim kimdir? Nasıldırlar? Nasıl hareket ediyorlar? Nasıl insanlar vesaire? İşte bir gün işte çok böyle moralimin düşük olduğu, deneylerin yine çalışmadığı, işte sonuçlar bulmaya çalıştığım bir gün. İşte diyorum ki şöyle dediğim, işte bir alet var, işte aleti 150 derecede ısıtacağım bugün, işte 20 dakika bekleyeceğim falan filan diye, işte babam böyle yaptım Elinde de böyle bir kağıt, not defteri gibi bir şey. Sen bu... İçtiğimiz hafta denedin bir daha denememen lazım. Başka bir şey yapman oh, oh, gerekiyor oh, falan diyor. Çok iyi ya. Varlayın, <gülüyor> bir de, bir de bir şey yani, çek ediyorlar. Ee, bir şey olmadığı zaman annem işte hep şey der. İşte Edison binden aşkın kere denemiş. Ee, sen yirmi kere denedin hemen pes mi ediyorsun? Pes etmemen lazım falan diye. Ya annemle babamın dengesini çok seviyorum. Babam da mesela şey der. ''Aman kızım, dünyanın işi bitmez, dinlen biraz, kendine bak. <gülüyor> yani böyle <gülüyor> Sen ikisinin... Sen mi kurtaracaksın yani. aynen, aynen, ikisinin dengesi inanılmaz müthiş. Yani böyle bir taraftan böyle bir rahatlama, bir taraftan bir daha bir e, şevke gelme, işte tutkulanma falan. E, böyle enteresan bir çift ikisi. E, bunlara da, e, buradan da onlara sevgiler selam, selamlar gönderiyoruz. Selam söyleyelim. Ee, e, e, ay pardon, bitti ay, sağladım. Sağladım da buyurun. Yok hiç, hiç problem değil. E, bir de... E, Motivasyon çok önemli. Şimdi Amerika'da ben yeni bir şey, yeni bir terim geliştirdim. Bunu öğrencilerime de söylüyorum. Bunu genelde de çok ilginç başka milletteki arkadaşlarım söylüyorlar. Ve diyorlar ki, yüzyılın en iyi lideri sizin ülkenizden çıktı. Atatürk. Şöyle, gerçekten öyle. Ve ben hiçbir şey çalışmadığı zaman tıpkı Atatürk gibi düşünüyorum. Ve motivasyonumu kendisinden alıyorum. Her şeyi bırakın, bütün her şeyi bırakın ve şu cümleyi söylemiş birini hayal edin. Bir gün benim söylediklerim bilime ters düşerse bilimi seçin. Yani adam daha ne desin? Yani, e, yani diyebilecek başka bir şey kalmıyor. Kelimeler tükendi, bitti. E, ve hep şey düşünüyorum. E, her şeyin çok az olduğu insan gücünün suyun, ekmeğin, yiyeceğin, giysinin kıyafetin, paranın az olduğu bir dönemde tek bir insan çıkıp, birçok kişinin kalbine dokunup, herkesi yüreklendirip, e, Kürdü, Alevisi, Çerkezi fark etmek sizin herkesi bir ülkenin bütünlüğünde buluşturup, yeni, modern bir ülke kuran bir kişi varsa eğer, bunu yapabilen bir insan varsa eğer ve bu, bu insan da bizim topraklarımıza yaşamış, bizim topraklarımıza yetişmiş bir insansa eğer biz neden yapamayalım? Şu an her şey var. Yani malzemeler var, zaman var, sosyal medya var, arkadaşlar var, bir e yüz bin tane insana ulaşabileceğiniz bir potansiyel var. Yapamıyorsam, zorlukları avantajlara dönüştüremiyorsam o zaman problem bende demektir. Onun için motivasyonumu hiçbir şey çalışmadı o zaman. Atatürk'ten alıyorum ve yolum öyle devam ediyorum. Hocam harikasınız. harikasınız. Ee, şimdi kalp ile ilgili hocam çok gelen bir soru var. Ben onu size direkt aktarayım. Bu arada sesinizi yine kapatmak zorundaayım yani yapacak. Hemen açacağım. Özür dileyerek. Şimdi kalp pilinin kalbe etkisini çok soruyorlar. Şimdi nanoteknoloji dediğimiz zaman insanların gözünde bir boyut canlanmayabilir belki. Öncelikle bunun ağırlığı, boyutu, doku uyumu olması zaten olmasa koyamayız ama kalbe en azından bir basınç etkisi veya nasıl bir etki yaratıyor? Ben sizin cevabınızı alırken ekranı da sizin o kalp pilinizi göstermek istiyorum. Onu da vereceğim ekran. Siz anlatabilirsiniz bunun üzerine hocam. Buyurun. Tamam. Ee, şimdi e, bu Kalpli en en büyük şeyde aşamada bir kere ince, çok ince, inceliği de şöyle saç kalınlığı kadar, saç telinin kalınlığı kadar Bakın, e, ve vardır. yaklaşık ve yaklaşık sanırım bütün üzerindeki komponun parçalarla birlikte yaklaşık 200 miligram, pardon yanlış söyledim, 200 mikrogram yani. Kaç miligram oluyor? İşte e, ha evet bu gösterdin doğru evet bu. Mesela yani şu sarı ortadaki sarı yer entegre devre piezoelektrik entegre devre e, ve bu kapasitör şeklinde ayarlanmış. Üstünde e, üst elektrot, altında alt elektrot, ortasında da piezoelektrik denilen malzeme var ve bu yanındaki hemen küçük e, e, kutu siyah kutu rectifier. Hemen onun yanındaki beyazlı siyahlı küçük kutuda ee, şarj edilebilen pil ve altındaki o turuncu malzemede e, baya comparable yani bio, bio uyumlu, e, e, bir bir uyumlu poliima dediğimiz bir polimer ince bir polimer ve biz bu polimeri vücut içerisinde kullanabiliyoruz ve çok yumuşak çok esnek bir malzeme e, ve kalbin atış enerjisine hiçbir şekilde e, problem yaratmayan e, e, bir, bir sistem bir malzeme ve de çok hafif, işte dediğim gibi bunu mesela kolunuzun üzerine yapıştırdığınız zaman, kol mesela hissetmiyor orada bir, bir sistem olduğunu. İnceliği ve hafifliği ve esnekliği çok yararlı kalp için. Hocam biri sormuş, kalp ile vücuda biri değil adını da söyleyelim. Senem Süral sormuş. Kalp bilim vücuda uyumlu olan teknolojik ürünlerin geri dönüşümü sağlanabiliyor mu? Mesela kişi öldüğü zaman ondan geri alıp başka birine takmak falan gibi yoksa vücuda olduğu için gerek yok mu? Ya da çok daha kolay olduğu için. Evet, okay. Ben bunun hesaplamasını yapmıştım kendi kendime. Aslında hani kullandığımız aletin aletlerin, cihazların kullanma ücretini işine katmaksızın ve de bu işte çalışan insanın maaşını işin içine katmaksızın sadece malzemeleri hesaplayarak, malzeme fiyatlarını hesaplayarak bu aletin yaklaşık 100 dolara mal olduğunu hesaplamıştım. Ama bu tamamen benim hesaplamam. Yani herhangi bir ekonomistin tasarladığı bir şey değil. Ama evet, tabii tamam. daha çok boyutlarda yaptığın zaman daha da bu fiyat aşağı yukarı çıkabiliyor. Tamamen hesaplama biçimine bağlı olarak. Ama... Bunu alıp başkasına uygulamak derken aslında hiç o kısmını düşünmemiştim. Aslında hoş bir düşünce. Senem ee, Süral, e, doktora'ya davet ediliyorsunuz. Neden <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> Çok güzel çünkü şimdi ben bu aleti yaparken kalp pilleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ve kalp pili satın almak istedim. Kalp pili firmalarını arıyorum tek tek telefonla. Amerika'da da öyle bol keseden atamıyorsun. Ne yaptınız? Doğru düzgün anlatman lazım. İşte kalp pilleri ismini vermeyeyim şimdi. Bir firmayı aradım. İşte dedim ki ben Illinois'da doktor öğrencisiyim. Bir kalp pili satın almak istiyorum. Paramız var. E, prosedürü nedir? Yardımcı olabilir misiniz diye. İşte hasta mısınız? Hayır. E, hastanız mı var? Hayır. E ne yapacaksınız? İşte, ben de, i̇şte benim bir kalp pili projem var da. Bir içini açıp bakmak istiyorum. Hani neler var neler yok falan diye. Mümkün değil satamayız dediler. Ee, sonra ben Arizona'daki arkadaşımı aradım. Yani bu Marv, Profesör Marv'ın e, e, Tayvanlı bir e, çok tatlı bir e, postdoc öğrencisi var. Onu aradım. İşte dedim ki e, Feth, adı da Feth. İşte dedim ki Feth Cilen e, e, pacemaker lazım. E, aşağı inip, morga inip son zamanlarda kalp yetmezliğinden ölüp de kalp ile taşıyan kadavralardan iki tane kalp pili alıp bana gönderir misin dedim. İşte Feth sağ olsun var olsun o da başka bir insan. Hayatımı değiştiren. Sağ olsun o gönderdi üç dört tane kalp pili ve biz bunları temizledik güzelce, yıkadık, işte dezenfekte ettik. Sonra makinelerle açtık içini. Titanium kaplı çünkü çok sert. Böyle hammerla falan vurup vurup açıp yapabileceğiniz bir şey değil. Onu açtık içine baktık falan filan. Ona göre yaptık. Mesela kalp pilleri bile çok pahalı oldukları halde insandan insana aktarılmıyor. Ee, ama belki bizim yaptığımız aletlerde böyle bir şey yapma söz konusu olabilir. Bunu düşünmemiştim. Güzel bir soru. Hocam bir de şöyle sorayım. Hocam büyük oranda bu kalp pili üzerine e, çalışmalarınız devam ediyor. Ama e, Ecem Atlas burada görüyorsunuz hep e, kadın özellikle araştırmacı ya da geleceğin bilim insanları izliyor. Yani ben seçmiyorum soruları gerçi moderatörlerimi seçiyor ama yine de e, Ecem Atlas sormuş mesela e, Parkinson hastalığı için geliştirdiği beyin iğnesi hakkında da e, bilgi evet, verebilir de, mi de, diye. Ya. Yani aslında ben şunu şöyle <gülüyor> sormak istiyorum. <gülüyor> Yani başka tek bir araştırma hattı mı var sizin e, laboratuvarınızda yoksa birden fazla evet. mı? E, şu an e, Media Lab'de, MIT Media Lab'de, belki ondan da sonra bahsederiz Media Lab nedir, nasıl bir yerdir falan diye. E, benim e, yaptığım çalışmalar e, üç kısmı ayrıldı. Yani ben üç kısmı ayırdım. E, birincisi vücut içine giren aletler, implantable dediğimiz aletler. İkincisi deri üzerine, organ üzerine giyilen aletler. Üçüncüsü de Attachable dediğimiz yani işte ne bileyim kişisel olarak giydiğiniz giysiler üzerine yapıştırılabilen aletler veya arabanızın koltuğuna yapıştırılabilen aletler, işte südyeninizin bir parçası olan aletler gibi. Parkinson için yaptığımız alet de bu üç ay içerisinde tamamladığımız ve uzun süre sonra hayvan deneyleri yaptığımız alet o. Ee, bu arada hani zorluk dedik şimdi bak zorluk deyince aklıma o da geldi bu üç ayda bitirmek güzel ama bir taraftan da kötü bir şeydi benim için ama ben kötü bir şey iyi bir şeye dönüştürebildim. Ee, bu proje üzerinde uzun zaman çalışan ve beyin ameliyatlarını yapan kostoklardan e, biri benim aletimi kullanmayı reddetti. Çok mutsuz oldu ve e, kendi aletleriyle devam edeceğini başarısız olacağı halde kendi aletleriyle devam edeceğini söyledim. <gülüyor> Ben hiç problemiye girmedim, ee, hiç komplein de etmedim çünkü hayat çok kısa bunları yapmak için kime şikayet edeceksin, ne şikayet edeceksin ve ben eğitim aldım, beyin ameliyatı yapma eğitimleri aldım. Beyin ameliyatı ee, yapma eğitimleri a Aynen, beyin, beyni açma, wow. alet içerisine koyma, geri kapatma e, eğitimleri aldım ve ki ben e, <gülüyor> dokunabildiğim en büyük hayvan benim köpekti. Yani köpekten küçük hayvanlara dokunamıyorum. Yani do Dokunam mümkün değil. B seviyorum ama dokunamıyorum. Ve ben <gülüyor> büyük farelerden küçük farelere, e, maymunlara kadar birçok hayvanla arkadaş oldum. E, e, maymunlar beni görünce mesela çok seviniyor. Çünkü ben durmadan konuşuyorum. E, e, çok enteresan. Burada maymunlara mesela ilk benim ilk tanıştığım zaman işte onlara yemek vereyim dedim. Hani arkadaş olalım. İşte muz veriyorsun. Muzu soyup veriyorsun normalde. Yani biz soyup yiyoruz. Orada zaman kaybolmasın diye ve em, em, muzların kabuğu çok küçük, ince olduğu için onlara muzları kabuklarıyla veriyorlarmış. Hmm. Ben tabii bilmiyorum. Kabuğu soyup verdim. Kabuğu, şey, muzu aldı, bana bakıyor, muza bakıyor. <gülüyor> ne bu diye. Yani böyle anlamaya çalışıyor vesaire. <gülüyor> ee, güzel e, e, ilişkilerim de olmuştu. Meraktan bir soru hocam. hocam. Ne, ne hayvanlarla uğraşıyorsunuz? Bunlar mekaklar. Makak mekaklar. Hı -hı. Aynen. E, çok büyük değiller, çok küçük de değiller. Evet. E, i̇nsan çocuk boyutunda diyelim. Epey de zekiler. E, çok zekiler, çok tatlılar. <gülüyor> e, e, yani bir, insan gibiler, çok tatlılar. Yani evet. minikleri var, e, işte üzülüyorlar, göz kırptığın zaman mesela seviniyorlar. E, merhaba, nasılsın? Bir de Türkçe konuşuyorum. Ben İngilizce falan da konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> anlıyorlar e, <onu> <gülüyor> işte. mı? Anlıyorlar mı bilmiyorum ama dinliyorlar en azından. Evet. E, i̇şte geçenlerde biz bir deney yapıyoruz. E, yani tabii bu maymunlar e, şeyler, kafeslerin içerisinde çoğu zaman. Arkadaşlarıyla Hı. birlikte dolanıyorlar ama hani kafeslerin içerisinde hayvancı azlar. İşte bir ara çok stres oldu bir tanesi bir hayvanımız gilemedik bilemedik vesaire. Ben şey dedim ya, şarkı söylesek, hani belki müzik hani ruhun gıdası vesaire böyle hani hoşlarına gider belki falan. İşte kim söyleyecek şarkıyı dediler. Dedim ben söylerim ben yani. <gülüyor> Problem değil, şarkı da söylerim ne olacak? Ee, çok sevinmişti mesela maymun, çok hoşuna gitmişti. Yani şunu söyleyeyim, ben gözlerini kapatarak şarkı dinleyen bir maymuna tanık oldum. İnanılmaz bir yani şey. Yani bu, yani çok, e, yaptığımız çok zor. Eve geldiğim zaman çok yorgun olduğumu hissediyorum. Yattığım zaman vücudumdaki bütün organların dinlendiğini hissediyorum. Ya o yorgunluk, o yorgunluğun tarifi yok yani. O huzur ve yorgunluğun birleşiminin tarifi yok. E, ve <gülüyor> benim birazcık çok ayakta kalıyorum. E, deneyler çok uzun sürüyor, 12 saat, 13 saat vesaire. E, sabahları koşmaya çalışıyorum ki hani ayakta kalmam evet. iyi olsun. E, futbolcular gibi çok kaslı bacaklarım var mesela. <gülüyor> e, çok ayakta durmam gerekiyor. Varis olmaması gerekiyor. E, e, Kollarım falan çok değil ama bacaklarım gerçekten çok kaslı. E, çok iyi koşarım. E, bu durumda da böyle challenge ederim yani. <gülüyor> Hocam şimdi e, siz e, kalp ameliyatları da Yatkınsınız, beyin ameliyatlarına yatkınsınız. Şeyden iğneyi işte sütçenin şey ya da neyse artık bir şeyin içine saklayarak e, uçak so, uçağa so, sizi alacaklar <gülüyor> çok tehlikeli bu kadın diye. Ama şunu soracağım maymunlarla işte diğer hayvanlarla ama maymunlarla da çalışmışsınız? Bizim şimdi biraz da bir de olsa yayınlarımıza devam edebilmeniz için e, kilit bir sorumuz var. <gülüyor> e, e, sonuçta emir. Burak, sen de sorabilirsin. Çağrı ağzından ben, aldın ya. Nesi evet. sen Zaten aynı, aynı şeyi <gülüyor> aynı anda düşünüyoruz. Yani e, şimdi Evrim Ağacı kanalında yapıyoruz tabii bunu. Bizim de e, çok fazla zorluklarımız var uğraştığımız. E, sizin e, bir Fizik mühendisi ya da işte dediğim gibi çok yönlü bir e, hani polimat diyeceğim neredeyse e, böyle çok yönlü bir e, bilim insanı olarak e, evrimle ilgili evrimsel biyolojiyle ilgili görüşlerinizi aslında bir çok kısaca e, almak istiyorum ki insanlar izleyenler de e, bilimin belki doğrudan temel bilimlerle ilgili o yani gerçekten size İlgili olmadığını söylemek de çok zor ama hani biyolog en azından ya da e, olmayan birinin bakış açısı nedir merak ediyoruz. Bunlar nasıl hala var hocam? Ama dediğim gibi verdiğiniz <gülüyor> cevabı göre tabii bu yayının devam edip etmeyeceğine karar veriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani şimdi e, çok kor biyoloji çalıştığımı söyleyemem. Hani hmm. sizler kadar e, bilgi birikimim e, olması tabii mümkün tabii, değil. Özellikle evrim yani. alanında. E, evrim tabii hassas bir konu. E, ama ben e, rakamlara e, güveniyorum. Yani Hı -hı. şöyle söyleyeyim, rakam... E, e, yani bilim insanı olmanın bir, bir güzel yanı objektif olmak. Yani bilim öyle kişiden kişiye değişmez. Yani neyse odur. E, Hı -hı. E, doğruları e, balçıkla sıvıyamazsın. Güneşi Hı -hı. balçıkla sıvıyamadığın gibi. E, e, yani e, e, dataya dayalı konuşursun. Hı -hı. E, sonuca dayalı konuşursun. Evet mekilere dayanmaz bilim öyle hmm. kişiler peşinde gitmez e, e, doğrudur yani absülüttür. bir bir, bir hmm. sebebi vardır hmm. ve sonsuzdur yani o hep vardır e, önce de var önceden de vardı şimdi de var daha da olacak hmm. biz onu e, araştırıyoruz neler hmm. yaptığımız e, hep bu boyutta yani evet. araştırıyoruz sonuca ulaşmaya çalışıyoruz e, maymunlar ve insanlar e, yani maymunlar niye var, nereye gidiyorlar vesaire. <gülüyor> Benim söylediğim her şey, yani tek şey, yani e, bu hayvanlarla bizim e, DNA'daki benzerliğimiz e, %99 galiba değil mi? E, %99 o, nokta 98. bir şey. 98 nokta 77 evet, 98 nokta 7. Yani, yani şempanzelerle tabii, diğer ne? daha uzaklara gittiğimizde mesela makaklarla daha aynen, düşük olacaklar tabii. Aynen, evet. Yani... E, bir de, e, yani yine ben polemiğe girmeden, hep şunu söylüyorum. Yani nereden geldiğimiz önemli ama çok önemli. Hı hı. Yani nereye gitmek istiyoruz? Hani ne yapmak istiyoruz? Tabii zaten ee, bizim bu, yani şu evrimle ilgili görüşünüz derken maymunlarla insanlar arasındaki bağlantıdan ziyade aslında o sizin cevap verdiğiniz yani bilim insanlarının çalıştığı bir saha olması bakımından aynen. yani bir bilim sahası olması yoksa tabii ki aynen. yani, yani şimdi nereye bağlayacağım evet, onu? işte tamam. nereye gidiyoruz? Evet. Nerede Nereye gidiyoruz? <gülüyor> Şimdi bizim bir yerlere gidebilmemiz için e, bazı kanallara ihtiyacımız var. Şimdi e, e, ben şanslıydım. E, şansımı yarattayım diyeyim birazcık. Ama gerçekten de şanslıydım. E, i̇şte araştırdım, burslar aldım vesaire Amerika'ya geldim. Ekosistemi olan bir noktaya geldim. E, bizi izleyen milyonlarca şimdi, binlerce arkadaş var. E, hep soruyorlar işte hocam biz nasıl yapacağız? Nasıl gideceğiz? Evet, o çok sık gelen bir e, soru. Kimisi ha, şey diyor, gaza geldim, fizik Şimdi yazacağım, yani, e, geçici bir hevesim falan diyenler de var. Ha, ya hiç sorma. Şimdi e, bu benim bu haberler çıkınca birkaç tane e, tut fakültesi arka, öğrencisi arkadaş bırakıp fizik okumaya başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> sizin gibi yapsaymış <gülüyor> hocam. Aile, beyni hay, öyle. Ay, düşünüyorum, <gülüyor> diyorum acaba aileleri, aileleri ne diyor falan diye. Bir de en enteresan tarafı, hani dedim ya fizik mühendisinden mezun olmak çok zor. Evet, bir evet. örnek veriyormuş arkadaş, şey arka, aileler. Sen de fizik mühendisindesin, bak Canan ne yaptı, sen de yaptın. <gülüyor> Şimdi insanlar Burası bir de... Burşen amcanın oğlu <gülüyor> Yani çok dikkatli konuşmak lazım ama tabii Olur. ebeveyn olmak eminim zor kilit bir nokta. Benim en çok ailemden gördüğüm ve kendi ileriki çocuklarıma da uygulayacağım bir şey. Karşılaştırmamak. Yani insanlar başka Doğru. başka. Yerler başka başlıyor. Onun için e, çocuklar birbirlerini başkalarıyla kıyaslamasınlar. Ve kendileri olarak yola devam etmeleri en mantıklısı. Evrim ağacına gelir, gelirsek evet, nereye, kral, gidiyoruz, işte, e, ha, nereye gid gidiyoruz? Şimdi bizim e, sizin bu yaptığınız yayınlar e, e, basit görünebilir. Ama Genelde zaten basit görünen şeylerin en efektif yanı da budur. Ama herkese ulaşabilir. Hı hı. Herkese ulaşabilir ve herkesin accessible olduğu. Hani diyoruz ya, internetin olacak, bilgisayarın olacak, telefonun olacak. Bir de oturup izleyecek vaktin olacak. O kadar, bir, de, evet. bu, bir de bir de motivasyon olacak. Yani ben bunu izleyeceğim de ne öğreneceğim? Bir şeyler öğrenebilecek miyim? Tek kelime bana bir şey yarar sağlar mı diye. Bir de bu tür kanalları run edebilecek. Bu tür kanalların devamını getirebilecek. İnsanların olması lazım, sizin gibi. Evet, evet. Ee, Mesela hepimiz araştırıyoruz, bir şeyler bulabiliyoruz, ee, işte makaleler yayınlıyoruz. Bu makalelerin ulaştığı kişi sayısıyla, şu an bu sohbet esnasında ulaştığımız kişi sayısı ve profili arasında inanılmaz farklar olabilir. Tabii. çok güzel bir nokta, evet, ee, evet. Yani bir de mesela sadece bu öğrencilerin izlediği bir program da değil. Yani makaleleri, o bilimden anlayan insan okur ve makalenin ne demek istediğini anlar. Anlamıyorsa ya da anlayabilecek bir kişine ulaşır ve ondan fidde kalır. Ama bu tür yayınlar e, bizlerin de normal insanlar olduğunu, Hı -hı. bizlerin de hayatlarımızın olduğunu, bizim de nefes alıp verdiğimizi, Hı -hı. E, bizim de yemek yediğimizi, bizim ha, de banyo yediğimizde. Kahve makinamızı da görüyorum. Kahve <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Mikser galiba. Evet. Mikser. Ee, ben çok hiç bu konuda mütevazi olamayacağım. Çok süper yemek yaparım burada yemek oh, Bir ya. gün bütün evrim olarak geliyoruz <gülüyor> siz hocam o zaman. <gülüyor> e, burada aslında bizim şey de trend gibi. E, şimdi geçenlerde e, insana ulaşmaktan, şimdi bu evrim ağacının nasıl siz gençlere, Türkiye'deki insanlara ulaşıyorsunuz. Başka insanlara da ulaşmanın öneminden bahsedeceğim şimdi. Oradan oraya bağlamaya çalışıyorum. Yemeğe de bağlayacağım. Şimdi ben yemek yapmayı çok seviyorum. Buraya ilk taşındığımda fark ettiğim şeylerden biri burada çok evsizin olduğu. Central Square denilen bir yer var burada çok evsizin olduğu bir yer. Ee, i̇şte yürüyorum kış çok feci kar yağıyor. İşte arkamdan biri koşa koşa geliyor. İşte işte bana şey para verir misin? İşte ben de şey dedim ne için istiyorsun parayı? İşte ...ısınmam lazım, içki almam lazım, içmem lazım, dedim. Dedim ki, e, çorba içmek ister misin? Adam şöyle bir durdu... ...anlamadı yani, cümleyi anlamadı, soruyu da anlayamadı. Nasıl yani dedi çorba? İşte dedim ki, ben çorba yapmıştım... ...eğer beklersen dedim, kapının önünde, çünkü kapıya kadar yürüdü benimle. Ben sana dedim, çorba getirebilirim, kutular var, kutularla birlikte. Tamam dedi, bekleyeceğim seni. Evde de ben mercimek çorbası yapmıştım. Of! Eee... İşte ba kutu bardaklara koydum, i̇şte adam sıcacık ısıttım, adama getirdim, adam içti, durdu durdu ve şöyle yaptı. Ben bunu hızlıca gidip bu bardaktaki e, e, çorbayı arkadaşlarımla da paylaşmam lazım. Şimdi bardağa baktım, yani bir kişinin içip doyamayacağı kadar az miktarda yani öyle çok büyük bir bardak değil, normal bir bardak. Bir de adam bunu paylaşmak istiyor. Tıpkı sizin, bizleri paylaştığımız gibi şu an. Küçük küçük miktarda herkesle paylaşmak istiyor. Çünkü herkesin aldığı vitamin başka. Bu söyleşide de herkesin aldığı kelimeler ve öğütler başka. Ki e, o zaman şöyle yapalım. Ben tencereyi e, bir kutuya doldurayım. E, ve birlikte Central Square'a doğru yürüyelim. Starbucks'tan da dedim kahve kutu şeyleri alırız. E, e, kutuları, e, bardakları. Doldurur, doldurur içeriz. Olur mu? Olur bekledim bu sefer tencereyi ısıttım normalde bardağı mikrodalgada ısıtırdım ama yürüyoruz tabii oradaki insanlar şaşkın ne oluyor ki falan diye bu arada bu evsizlerin hepsi de böyle e, kapağımızda canlandırdığımız Amerikan filmlerindeki evsizler gibi değil çoğu evde yaşamayı reddeden entelektüel insan e, para kazanmayı bir işte çalışmayı reddeden insanlar böyle enteresan insan tarzları da var bunda e, hepsine saygı duyuyorum. Neyse biz bu çorbaları içtik vesaire. Ee, benim ismimin Canan Kenan değil de Canan olarak e, söylendiğini öğrendiler. Benim Türk olduğumu öğrendiler. Çorbanın mercimek çorbası olduğunu ama bir türlü söyleyemedikleri için kırmızı çorba olarak kaldı ismi. <gülüyor> Salça koymuştum çünkü. İşte geçen de yine yürüyorum. Aralarına yeni biri katılmış. Ama tabii tanımıyor beni. İşte benden para istedi. Tabii oranın böyle ağası gibi oldum. Şey yaptılar. Ondan, çor ondan çorba istenir sadece. Canan dam para istenmez. Canan bize çorba verir. <gülüyor> dana böyle diyorlar. Canan Türkiye'ye ne zaman gideceksin? Yine bir kırmızı çorba içseydik falan diye. Paylaşmak paylaşmak hayatın en güzel şeylerinden biri. Hocam ilginç bir Eğer şey söyleyeceğim. Paylaşıyorsam... İlginç bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Aynı, çor Aynı çorba, evsizler çorba fikrini bunu çorba. ben de düşünmüştüm. Ama aminat olduğum için gerçekten <gülüyor> Yani Şuan siz bu örneği gelse demek ki e, kafası aynı paylaşmak. Çok Hocam ben de ha, bu, yani. bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Aslında gene size de sormak istediğim şeylerden bir tanesi bilmiyorum devam edecek misiniz o noktadan ama gene paralel bir nokta. Ee, biz mesela e, şeyden de bahsettik mesela fon bulabilmenin zorluklarından özellikle mesela ilk e, başlarda onun e, sıkıntılarından. Ee, mesela biz de bu yayınları e, yapıyoruz şimdi. Yaparken de mesela e, birçok malzemeye ihtiyacımız falan oluyor. İşte mesela Burak'ın hep verdiği örnek arkasındaki bu yeşil ekran. Bakacak olursanız benim de, de arkamda var. Ee, çünkü onu koymadığı zaman o da arkadaşının e, baksırlarını, donlarını falan <gülüyor> görmemiz gerekiyor. Ya da bayrakları falan çıkıyor. Başkaları da var odanın içerisinde. Yani. Şimdi biz işte mesela e, bu şeyden birazcık söz etmek istiyorum. Çünkü sizin ee, çok o, e, orijinal bir bakış açınız var bu, yani e, bu genel olarak hayata zaten onun e, bir uzantısı olarak bu e, e, dayanışmanın bir e, yöntemi olan bu e, crowdfunding denen olaydan e, herkesin bir araya gelip ortak bir amacı, Maddi olarak desteklemesi ve az önce de sözünü ettiğiniz gibi onu sürdürebilecek işte bir insanlara bilimi ulaştırmak konusunda işler yapan insanları sürdürebilecek bir kaynak yaratmak onlara hep birlikte yani bir aile mantığıyla. E, yola devam etmek aslında. Mesela işte şimdi biz de Türkiye'de bunun zorluklarını görüyoruz. Mesela e, çünkü Türkiye'de mesela bağış kültürü çok fazla oturmuş bir kültür değil. E, ya da çok böyle nadiren hani belki LÖSEVE falan filan e, gibi e, insanlar bağışta bulunuyor. Ama öyle e, çok da bilmedikleri yerlere çok da böyle maceracı değiller bağış yapmak. Survivor'ı yatıyor çağrı Survivor'ı yatıyor. Mesela <gülüyor> <Çok> <gülüyor> kadar ilginç hayatlar. Şimdi sizin mesela e, bu bir, ve ben bu e, özellikle e, açık kaynak işte her, ücretsiz olması ama bağışlar yoluyla desteklenmesi ve her şeyin gibi. şeffaf olması işte insanların e, katkılarıyla e, kolektif olarak büyümesi. Mesela bu noktada belki birazcık şeyle ilgili fikirlerinizi de alabiliriz mesela Wikipedia'nın engellenmesiyle ilgili e, fikirlerinizi de alabiliriz ama... Ee, biz mesela e, işte Patreon'dan mesela şimdi e, ara verdiğimizde birazcık iki dakika gene ben bahsedeceğim Patreon'dan. E, bağış toplamaya çalışıyoruz ki topladığımız bu bağışlarla bir havuz oluşturalım. İşte e, ihtiyacımız olduğunda oraya kullanalım ya da e, sonuçta mesela siz de doktor öğrencileri e, çalıştırıyorsunuz. Kendiniz de doktora yaptınız. Mesela bu süreçte... Işte, e, hiç... Bizi düşünüyor olabilirsin. Şimdi ben doktora yapıyorum ama bu evrim ağacını nasıl sürdürüyoruz? Günün 10 saatini falan evrim ağacı alıyor mesela. Daha fazla bazen. Mesela işte bugün oturup 2-3-4 saat neyse sohbet ediyoruz. Bu konularda mesela insanların bu tip oluşumları Türkiye'de çünkü Türkiye'de yeşermesi gerekiyor bunların. Ve bunların yeşerebilmesi için çok fazla destek gerekiyor. Yani halk bu desteği vermediği zaman bir süre sonra ölüyor. Sizin bu ortak yaşam ya da ortaklaşa dayanışma yoluyla bir yerlere gelmedi. Çünkü mesela Atatürk'ten de bahsettiniz. Halkın mesela fedakarlıkları vesaire olmasaydı acaba Atatürk onların herhangi bir tanesini bırakın şunu veya bunu herhangi bir tanesini yapması mümkün olabilecek miydi? Bu tip konulardaki hem Amerika perspektifinden çünkü çok yaygın crowdfunding olayı, crowd sourcing olayı Amerika'da bunları Türkiye'ye getirip bilimin yeşermesinde kullanabilir miyiz? Ve bu açık kaynak üzerine fikirleriniz bir de akademik olarak da aslında makaleler konusunda da söyleyebilirsiniz tutumunuzu. Biliyorsunuz akademi camiası şu anda neredeyse yani aslında ikiye bölündüm bölünmedi mi doğru değil belki söylemek ama bir kısmı diyor ki ee, makalelerimiz ücretsiz olarak halka ulaşabilmeli mesela. Çünkü e, vergi ödeyenler sayesinde yapıyoruz biz bu araştırmaları ama vergi ödeyen adam e, makalemize erişemiyor. Tüm bu konular hakkındaki görüşünüz belki kısa bir araya gitmeden önce alabilirsek Aynen bir araya gitmeden hocam bunu sizden duyalım. Süper. Şimdi baya konuya değindik. Şimdi e, <gülüyor> şöyle diyelim. Yine çorbadan başlayalım oradan devam edelim. Tamamdır. E, ve ben insan odaklı ee, olan her şeyin başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Yani amaç olacak. Amaç ne olacak hocam? E, dondu gene görüntünüz for, bir saniye. Amaç, amacı insanlık olan her projenin e, kazanabileceğini düşünüyorum. Ama evet. dediğiniz gibi farkındalık çok önemli. Ve de e, bu benim yaşadığım, kendi kişisel olarak sosyal hayatımda yaşadığım bir olay. Çorba olayı. Evet. Ve çorba olayının aslında ben hiç geri dönüşünü beklemek sizin yaptığım bir olay. Sadece sorduğum bir sorunun karşılığında aldığım bilgiden dolayı yaptığım bir olay. Adam ısınmak istiyor, ısınmak için içki içmek istiyor, İçki içmek için paraya ihtiyacı var. Ama çok net yani ama ona yardım etmek istiyorum. Şimdi bir insana yardım ediyorsun, o insan başka insanlara yardım ediyor. Tabii ki, evet. Sonra bir network oluşuyor. Şimdi bak aralarına giren diğer insan da beni artık tanıyor. Çünkü network var, bir network var ve güçlü bir network. Network çok önemli. Onun için hep söylediğim şey, sizden farklı düşünen, sizden farklı olan insanlarla birlikte olun. Arkadaşlarınız farklı branşlardan olsun. Ee, çalıştığınız insanlar farklı bölümlerden olsun. Benim yaptığım işte o aslında. Yani ben çalışıyorum, mekanikle çalışıyorum. Şu an müzikçi bir müzik müzik e, opera yapan, opera yöneten bir Sanatçı insanla çalışıyorum. Şeyler. Sonra anlatırım onu da. <Gülüyor> Hawking'le çalışıyorum. Yani farklı farklı noktalardaki insanlarla çalışmak çok önemli ve bu çorbanın bana öğrettiği bir şey oldu. Birincisi, karşıdaki adama ben bunu ee, karşılıksız, yani bir şey beklemeden yaptığımı adamı anlatabildim ve adam karşılığında insan odaklı olduğu için, gerçekten onu görebildiği için ya da onu hissettirebildiğim için belki de bana geri döndü. Geçenlerde e, sağ olsunlar Türkiye'den, Amerika'dan birçok yerden ödüller alıyorum. Ağır ağır ödüller böyle yani fiziksel olarak ağır ödüller. Öğrencimle dedim ki biz bunları toparlayalım çünkü evimi taşıyacağım yakında. Ofise taşıyayım diye düşündüm. Daha e, taşımaya çalışıyoruz bunları. Sadece bir tanesi bu çorba verdiğim insanlardan bir tanesi beni uzaktan görmüş. Ve diğer arkadaşlarına haber vermiş. Ve bana yardım etmek, taşımaya yardım etmek için geldiler. Çok güzel. Hiç, tanımadığım, hiç tanımadığım insanlar. Evet. Sizin yaptığınız olay da o nedenle çok önemli. Şimdi bir iki üç başka başka insanlarla konuşuyorsunuz. E, yaptığınız işin değerini anlayıp hani o güzelliğini karşılıksız yaptığınızı anlayıp e, size geri dönüşü eminim ki olacaktır. Evet, zaten, ya... zaten bu ben... programdan sonra olmasını rica ediyorum ben. <gülüyor> zaten Şimdi destekleyen diye... insanlara bakacak olursak hepsi zaten biz herhangi mesela hani karşılığını vermek istiyorsan mesela biri bağış yaptı diyelim ki işte 3 zaten bir de 3 lira 5 lira zaten ama hmm. önemli olan o değil zaten geniş bir network'ten dediğiniz gibi ağdan ufak ufak evet. destekler mesela bu Patreon'da yapmaya çalıştığımız şey o. Aynen. Ee, ben bir şey kişi... İnsan bir şey vermek istiyor ama o bağış yapan diyor ki hayır ben karşılığında bir şey istemiyorum diyor. Yani e, ben bunu siz o işleri yaptığınız için veriyor. bu Bunu duymak o kadar büyük güç veriyor ki işte o yüzden Patreon'dan işte gidip destek olun e, vesaire derken birazcık da bu var işte insan aklında. O aile olma bilinciyle, beraber çalışma, ortaklaşa bir şeyler yapma bilinciyle. Yani o sizin e, gelip de taşımaya yardımcı olmaları tam buna bizim bu olaylarda işte o insanların biz karşılığında bir şey istemiyoruz demesine geliyor neredeyse. Çok güzel onun duyması. Ya Bir de şey var evet. yani e, en kötü mesela az önce çorba örneği var. Yani maddi bir destek yoksa da arkadaşlarımız o dakikayı yazıp mesela bunu dün de söyledi yeni gelen bir evet, şey yaptığınızda evet. Konu olarak mesela Esbil'de de yapabilirsiniz. Canan Hoca'nın yardım ettiği, çorba verdiği, kırmızı çorba verdiği dilenceli hikayesi. Oraya dakikasını yazıp mesela insanlar o hikayeyi dinlemek isterse arkadaşlar YouTube'da diyorum yani bunu. Ona tıklayıp direkt o hikayeyi dinleyebilir. Çünkü herkesin belki bütün hepsini dinlemek istemeyebilir. Aradaki şeyler dikkatini çekebilir. Yani hocam o çok ilginç insanlarla tanışıyoruz. Çok ilginç şeylerden ilginç aldınlar. İşte benim bu perdemi İngiltere'den bir abla aldı. İnanabiliyor musunuz? Yani çok şaşırdım mesela. Hani ee, bu bizi mutlu ediyor. Mesela sizlerle tanışmak, sizlerle bir araya gelmek ve sizleri insanlara sunmak. E, ben hayal edemezdim başta. Açık söyleyeyim. Dün de söyledim bunu. Ama hayallerimiz bizim gerçek oluyor. Siz de bir sürü insana ulaşıyorsunuz buradan. Hocam bu arada yorulduysanız hemen ara vereceğim. Ee, çünkü beni zorluyorlar. İşte idrar kesemiz patladı. Ona da bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona da çalışmak zorunda kalabilirsiniz hocam. <gülüyor> <İsterseniz> <gülüyor> tamam tamam. Bir, bir iki dakika ara verelim. Yani benim için Okay, benim benim için gayet no, yani iyi. Siz siz söyleyin. Hocam bizden biz bir tak şey... da biz seyircilerimiz için bir ara verelim. Siz de bu arada sizden rica etsem, o ışığı en azından masanıza getirebilirsiniz. Arkada gölge çok yapıyor. Sürekli Aha. hareket ettiğinizde gölgeleniyor, açılıyor. Hani belki daha iyi olur. Yani Önde bir ışık olası benim yaptığım gibi. Kameranızı tamam. kapatabilirsiniz hocam. Bir iki dakika içinde gelebilirsiniz kafanıza göre. Okay, tamam. yani, yine ben bir olur. diyeceklerini söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada yayınları gelecek bilimde etiketiyle paylaşırsanız gelecek bilimde Facebook'da ve Twitter'da çok seviniriz. Onun dışında sorularınızı sohbeti galiba çağrı kapattın değil mi sen? Şu an? evet, evet yetişemiyor evet. moderatörler çünkü. Aynen o kasıyor orası zaten ve çok troll dolmuştu. Onun yerine gelecek bilimde etiketiyle Twitter'dan soruları alıyoruz topluyoruz. Canan e, hocamıza hepsini e, en son soracağız arkadaşlar. Zaten arada da sorduklarımız oluyor. Onun dışında arkadaşlar yayınlarımız devam edecek. E, yeni yayınlara haftaya cuma cumartesi pazar. ya yani Pazarda artık hani her zaman kesin olmuyor. Mesela bu pazar evet, yok. Evet. Ama yapabilirsek planımız cuma cumartesi pazar. Ama genelde Cuma, Cuma, cumartesi. cumartesi Cumartesi olur bazen. Yani sadece, biz de hani kendimize hı. göre ve konuğumuza göre aynamak zorun kalıyoruz. Onları duyuracağız arkadaşlar. Abone olalım YouTube kanalımıza hı. ve zile mutlaka tıklayalım. O zil size bildirim verecek. <gülüyor> o zil, zil, verecek. Çok, o zil önemli. çok önemli. Facebook'ta da aynı niçhane var biliyorsunuz. Evet. Çağrı senin bir söyleyeceğim bir şey varsa vereyim. Ekranda görüntü vereceğim ona göre. O görüntü var abi. Benim görünmeme gerek yok zaten. Tamam o ee, şiir okuyacağım. <gülüyor> Şu şey bir şiir okuyacağım şimdi de siz bütün dinleyenlerimize. Çağrı da sen okusan o şiiri. Hangi bizimki daha güzelmiş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şöyle veriyor işte, de arada dediğiniz görüntüleri. görüntüleri yani nasıl izlediğinizi onu yayın sonu vereceğim çocuklar izleyenler var yine çok onu güzel ya çok güzel o fotoğraflar Abi, arkadaşlar evet. şimdi bu küçük arada e, işte suyunuzu tuvaletinizi neyse yaparken ben de patreon'dan işte az önce bahsettiğimiz gibi birazcık bahsetmek istiyorum çünkü e, bu İşleri sürdürebilmemiz, daha profesyonel hale getirebilmemiz için e, cidden maddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Bunu günlerimizin büyük bir kısmını ayırarak bu işi yapıyoruz biliyorsunuz. Zaten birçoğunuz aslında bu konuşmayı dinlediniz ama yeni dinleyenler, Canan hocamızın e, yaptığı işleri merak edip de gelenler için tekrarlıyorum. Eğer ki dinlediyseniz tekrar dinlemek zorunda değilsiniz ama... E, bir maddi havuza ihtiyacımız var. Çünkü günümüzü ayırarak doktoramızdan, işte yüksek lisansımızdan olarak aslında bu işleri e, yapıyoruz. O nedenle e, bir Patreon hesabımız var. Patreon.com slash Evrim Ağacı. E, zaten ekranda görüyorsunuz en alttaki link e, bizim Patreon hesabımız. Bizim amacımız burada bir kişiden böyle binlerce dolar falan gibi bir para elde etmek yerine bize destek olan evrim ağacına destek olmak isteyen bu yayınlarımızı beğenen işte e, sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen okurlarımızın e, gidip kendi bütçeleri dahilinde ne kadar işte bir yani en basit söyleyebileceğim şey şu. Bu yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu düşünüyorsunuz bütçeniz içerisinde. Eğer hiç değerli olduğunu düşünmüyorsanız tabii ki ya da para maddi yardımda bulunabilecek durumunuz yoksa tabii ki. Bizim yayınlarımız hiçbir zaman öyle paralı falan olmayacak. E, ama kendimizin sürdürülebilirliği Önemli bu noktada. O nedenle Patreon'dan ortak bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Bir de Evrim Ağacı'nın uzun dönem planları var. İşte dernek olma, vakıf olma gibi. Bunlar sayesinde bize katkı sağlayanları belki maaşlı olarak çalıştırabilme gibi. Bu nedenle bir... İşte suları kontrol ediyoruz dün de dediğim gibi. Yani ne yapabiliriz? Çünkü hepimiz mezun olduktan sonra meslek seçeceğiz. Mesela Canan Hoca gibi yoğun bir tempoyla çalışan bir insanın gidip de evrim ağacında sunum yapması, bilmem ne yapması, böyle her hafta ya da düzenli olarak yayın yapması imkansız. E biz de aynı konuma geleceğiz. Bu nedenle meslek seçimlerimizi belki evrim ağacını yarı zamanlı bir iş Olarak biliyorsunuz işte YouTuber dediğiniz insanlar o severek izlediğiniz insanlar YouTube'da bu insanlar reklamlar üzerinden bağışlar üzerinden e, geçimlerini sağlayarak devam ediyorlar. Siz de o yüzden eğer ki e, bizim bu yayınları sürdürebilmemizi özellikle de meslek hayatına girdikten sonra sürdürebilmemizi istiyorsanız. Mümkünse bize maddi bağışta bulunmaya çalışın. Emin olun karşılığını alaca alacaksınız yani. Gerek bu yayınlar olarak olsun, gerek Ebrim Ağacı'nın dallanıp budaklanması daha çok yerlere, daha böyle Canan Hocamız gibi değerli insanlara ulaşabilmemiz bakımından olsun. Hatta işte belki çeşitli böyle ilginç, Türkiye'nin ilginç yerlerinde, bu hocalarımızı ağırlayarak gene oralardan canlı yayınlar yapabiliriz. Mesela atıyorum Olimpos'a gidip Olimpos'tan canlı yayınlar yapabiliriz hocalarımızla. Böyle bu tip e, televizyon programlarına dönüştürebiliriz ileride. Ama bunların hepsinin başında bir maddi havuz gerekiyor. İşte bu maddi havuza katkı sağlamak isterseniz ekranlarınızda gördüğünüz patreon.com slash ağacına gidip 1 lira 2 lira bu bile yeter. Yani bizim amacımız dediğim gibi yüzlerce lira elde etmek değil bu şeyden. E, süreçler Ama çok kişi az katkı sağlarsa işte o yüzden sordum hocaya eminim birazcık daha bahsedecektir e, bu dayanışma kültüründen ortaklaşa bir şeyler başarma kültüründen eğer ki bunun bir parçası olmak isterseniz Patreon'a gidip bize destek olabilirsiniz olamazsanız da ama her zaman dediğimiz gibi canınız sağ olsun hiçbir zaman e, işte para verenler para vermeyenler bağışta bulunanlar bulunmayanlar ya da ücretli yayınlar falan gibi şeylerimiz olmayacak. Ee, bunu biz her zaman yaptığımız gibi e, devam edeceğiz. Ama işte hayatın gerçekleri de bu tip maddi meseleleri düşünmemizi e, zorunlu kılıyor. Tıpkı Canan Hoca'nın yayın boyunca da sözünü ettiği gibi e, düşüncelerinizden ya da yapmak istediğiniz şeylerden, fayda sağlamak istediğiniz şeylerden maddi bir e, geliri sağlayıp bunu sürdürebilir misiniz? İşte sorun Soru işareti bu. Eğer ki buna katkı sağlamak isterseniz ee, şimdi bu küçük aramızda gidip patreon.com slash evrim ağacı gene göstereyim ekranda. En altta patreon.com evrim ağacına gidip e, bize ne kadar bütçemizden ne kadar ayırabilirseniz maddi destekte bulunabilirsiniz. Onun haricinde de umuyorum ki yayınlarımızı beğeniyorsunuzdur, faydalı oluyordur. E, Burak'ın sözünü ettiği e, bu... E, numaralandırma tarihlen işte mesela üçüncü dakikada şunu konuştular, beşinci dakikada bunu konuştular. YouTube'un bir güzel özelliği, bunları listeleyebiliriz e, kolektif olarak sizlerin yardımıyla. Böylelikle bu canlı yayını canlı olarak izleyemeyip de sonradan mesela duyuyoruz, hocalar okullarında ders olarak gösteriyorlar. Bugün mesela Canan Dağ Deviren'le Evrim Ağacı'nın e, röportajını e, izleyeceğiz. Çünkü o ufuklarını açmalarını, Kay, e, fayda sağlıyor İşte e, bu şekilde sonradan izleyenler için kolaylık sağlayacak mesela birinci saat 47 dakika 52 saniyede e, şu konudan konuşmaya başladılar onun üzerine tıkladığı anda yayın oraya gidiyor Çünkü bazı konuştuğumuz konular e, da mesela e, belli yaş grupları için uygun olmayabilir mesela ya da çok ağır olabilir çok basit olabilir vesaire onları seçebilmelerini sağlayacak bu şeyleri yapmak. Dolayısıyla yayın yüklendikten sonra YouTube'a eğer ki bu numaralandırmayı yaparsanız çok faydalı olacaktır. Yani Patreon'dan maddi bağışta bulunmak bizim bize fayda sağlamanın tek yolu değil, en önemli sürdürülebilirlik kaynaklarından bir tanesi. Ama Patreon haricinde de bize her zaman neyle, ne ortaya koyabilirseniz Evrim Ağacı onu Güne dönüştürmek için elinden geleni yapacaktır. Yani bunu aslında Burak herhalde en iyi bilen arkadaşlarımızdan biri şu anda. Yani hem biz de şimdi yazı yazmaya başladı. İşte bu yayınları Evrim ağacına taşıdık vesaire. Yani bize iş ile gelen, bir şeyler üretmek için gelen insanlara mutlaka karşılıklarını vermeye çalışıyoruz. Umuyorum ki başarılı oluyoruzdur. Herkese merhabalar bu arada arkadaşlar. Evet. Canan hocam, Tarhana. Annem yollamış daha yeni. <gülüyor> <gülüyor> Şunun değerini anlıyor insan değil mi yurt dışına gidince hocam? Evet. Güzelliğin değerini anlıyor. A Hazır mısınız hocam? Aa, Soracak ne geliyor falan evine. <gülüyor> tamam. Ben şey, Ya Biraz internette sıkıntı oluyor da onu hallederiz. Yani arada bir ses gitmeleri oluyor. Onu yapacak bir şeyimiz yok Hı. artık. Yani. Ya Amerikanın interneti bu kadar kötü mü hocam? Sizin evin <gülüyor> kötü Vallahi belki evden kaynaklanım da bile bilemedim şimdi. Genelde problem olmuyordu ama belki de bilmiyorum. Enteresan Bakın bir şekilde bugün bir mi? sıkıntı var. Dün de bir internete sıkıntı vardı hocam. E, bu arada hocam şey e, ödüllere doymuyorsunuz. Ödüllere doymuyorsunuz. Ben aldığınız ödüllerin neler olduğunu sorayım. Bu ödüllerin ne anlama geldiğini sorayım. Bilim dünyasında nedir ne değildir aldıklarınız. Bunları da konuklarımıza şey yapalım. Okay. Şimdi e, yeni bir ödül Ya aslında artık yani şöyle ben ödül al yani e, ödülü veriyorlar aslında. yani Öyle Nasıl al alıyor muyum nasıl anlatayım? <gülüyor> çok enteresan oldu şimdi ama e, e, yeni biri mesela bir e, yeni bir şey bu Evrim Ağajı'na özel olsun o zaman herkes buradan duysun. Daha çizim, Öyle e, mi? E, bu şey... anı hemen mesela yazın altı arkadaşlar süper. <gülüyor> <gülüyor> şey e, Academy of Achievement denilen bir e, e, çok prestijli bir kulüp var. E, e, başarı e, Erken yaşta başarıya ulaşmış kişilerin akademisi gibi düşünebiliriz. E, e, zamanında böyle büyük devlet insanları e, da de kazanmışlar. şey i̇şte Clintonlar var, ne bileyim, işte Obamalar var, e, e, işte şey var, e, Bill Gates var, e, e, Mark Zuckerberg var falan filan. Böyle bayağı e, e, değişik alanlarda değişik işler yapmış insanlar var. E, Benim bu senenin e, teknolo teknoloji ve e, bilim e, delegesi seçtiler. E, Londra'da olacağım, Ekim'in ortasında. Harikasınız ya. Çok çok güzel gerçekten çok iyi bir ödül o o yeni ödüllerden biri olacak çok yakında geçmişte aldığım ödüllerden biri tıp alanında Science and Science Life Lab ödülünü kazanmıştım o NTV'de çıkan röportajdan Evet biraz önce aldım İsveç'te aldığım ödül. İsveç Kralı Science Life Lab diye bir şey kuruyor, laboratuvar. Tamamen devlet destekli paralar oralardan geliyor. Çok muazzam bir laboratuvar. Enstitü tarzında çok güzel hocalar var. Bunlar Science Dergisi'nin herkesin yayın yapmak istediği çok büyük bir dergi biliyorsunuz. Bilim dergisi işte, Türkçe'ye çevirdiğimizde Science Dergisi'nin dergisiyle birlikte ortak bir... Ödül vermeye başlıyorlar ve dört farklı kategoride veriyorlar. Bil, e, e, tıp ödülü, e, ekoloji ödülü, e, çevre bilimleri, e, genom editing, e, e, gen e, e, ödülü ve de e, e, sistemik biyoloji tarzında bir sel Biology pardon hücre bilimi ödülü veriyorlar. E, bu geçtiğimiz sene dördüncüsünü verdiler. Aslında bu gençlerin Nobel'i ödülün bir zorunluluğu da Nobel ödül törenine katılmak. Çok harika bir ödül. Ve Grand Hotel diye bir otel var. İsveç'in çok ünlü otellerinden. Ve Nobel haftasında bütün Nobel kazananları ve ailelerini ağırladıkları bir otel. Ve bizi o otelde ağırladılar. Dört arkadaşımla birlikte farklı alanlarda kazanan, dört arkadaş, ben de tıp alanında kazanan. Oraya bir seyahatte bulunduk, sunumlarımızı yaptık. Lise öğrencileriyle, üniversite öğrencileriyle buluştuk. Nobel tıp seminerini dinledik. Profesör mi kazanmıştı bu sene, geçtiğimiz sene. Japon bilim insanı. Nobel ödül törenine katılıp seremoni izledik, yemeğe katıldık. O da çok güzel bir ödüldü. Zaten hemen onun akabinde Türkiye'ye geldim. Ödülümü de zaten şeyde Grand Hotel'de bir video yayınlamıştım. O sıralarda Türkiye'de çok çocuk istismarının olduğu, hep var olduğu ama yeni ortaya çıktığı sanırım bir zamanlardı. Ve bana çok dokundu, çok üzüldüm. Ee, çok büyük bir acı ve utanç aynı zamanda ee, ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm, yapabileceğim ne var diye düşündüm ve ödülü e, çocuklara, güzel çocuklara güzel ülkemin güzel çocuklarına harikasınız hocam ee, çocuk istismarını unutturmamak için e, e, e, insanlara tekrar hatırlatmak için e, e, e, öyle bir e, video çekmek hissiyatında bulundum e, Çocukların gerçekten de gelecek olduğunu düşünüyorum. Çocukları mutsuz bir ülkenin e, gelişmesi çok zor. E, yeni bir açıklama olmuştu sağ, sanırım bir rapor yayınlanmıştı. Bu OECD ülkeleri arasında çocukları en mutsuz ülkelerin, en, çocukları en mutsuz olan ülkeymişiz. E, e, yani okuduğunu anlama, matematikteki başarı, fizik kimyaları... Bu kimyanları... pizza aslında hocam aynen aynen. aynen. En mutsuz öğrenciler de Türkiye'de anladım okuyum okuma zaten okudum anlama diyor kocam maalesef evet, e, e, yani çok çok yazık yani e, çocuğu mutlu olmamak e, evi mutlu olmamak demek evin mutlu olmaması demek mahallenin mutlu olmaması demek mahalle mutlu değilse şehir mutlu değil şehir mutlu değilse bölge değil bölge değilse ülke değil ülke değilse komşular değil yani bir çocuğu kurtarmak e, e, Geleceği kurtarmak. İşte bu da e, en canım hocam sadece yayınların temel sebebi buydu. Yani ağacı mesela şu an bizi çok küçük yaşta izleyen arkadaşlar da var. Şu yayınla doğru yöne eğebilirsek o çocuklara bir hayal bir umut aşılayabilsek ben buradan yani ölsem içim rahat giderim diyebilirim yani. Ben o yüzden sizin bu hassasiyetinizi bildiğim için bu konuya çok değindik. Değineceğiz de hep değinelim yani hiç e, şey yapmayın hocam. Yani a, her şeye söyleyeyim konuya ilgili sorun yok. Bazı şeyler daha önemli. O dediğiniz, konuştum. Tabii şimdi buradan oturup mesela teknik detaylarını veremeyiz çalışmalarınızın. Ya da makale açıp okuyamayız. O yüzden bazı şeyler, bazı gerçekler bunu görmemiz gerekiyor ve bundan daha önemli. Çünkü sizin sayenizde hayal kurabilen insanlar var. Bunu biliyorum şu anda. Bizi izliyorlar çünkü mesajları görüyorum. Mesela hocam bir tane arkadaşımız demiş ki Canan hocamın biyomekanik çalışmalarını incelerken keşfettim. Çok sevindim. Yaşım 17, biyomekanik değinmek için ne yapmalıyım? Bakın 17 yaşında ...biyomekanik ile ilerlemek isteyen genç bir arkadaşımız var. Ses evet. geliyor mu hocam? Sıkıntı yok tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam sıkıntı yok. Okey, süper tamam. Ben seni de duydum. Biraz kesik gitti geldi ama duyabildim. Kesinlikle haklısın. Bu genç arkadaşlarda bu fikri uyandırmak çok önemli. Şimdi bunun bağlamında ben bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇lk başta söylemiştim, ben pazar günleri 2 saat az uyuyorum, bana ulaşan öğrencilerle kısa da olsa 20-25 dakikalık Skype toplantıları yapıyorum. Türkiye'nin dört farklı şeyinde herhangi e, etnik kökeni, siyasi görüşü, yaşı farkı olmaksızın herkesle e, konuşuyorum. E, i̇şte arkadaşlarım bazen şey diyorlar, ya Canan e, bir kişi iki kişi yani ne yapıyorsun falan hani diye. Ama bir kişiyi bile kurtarmak e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve ben bu projeyi, yani bu Skype toplantılarını... E, Nisan 2000... Pardon, Mayıs 2014'ten... E, üçüncü sene yeni bitti. E, Hocam, ve, bunu e, sordular. E, nasıl aynen, var yani. siziz Skype'a? Yani nasıl oluyor o iş? Birazcık ee, bahsedebilir misin? Onu bir söyleyeyim. E, Facebook'ta e, benim bir... E, Public page'im var, kişisel sayfamdan evet, ziyade bir e, e, e, sayfam var. O sayfaya girip e, mesaj atıyorlar ve Hı -hı. daha sonra e, liste oluşturuluyor ve gün veriliyor. Genelde e, vakit alıyor çünkü şu an yani şu an sadece listede bulunan kişi sayısı 653. Vay be. e, yani e, ben de zaten çoğu kişiye ...Evrim Ağacını izlemelerini ve sorularını buradan sonra. istiyorum. hocam! Çağırmıştık. <gülüyor> ben gidiyorum. <gülüyor> yani, olmak iyi. E, Kolektif siz de öyle. Kolektif olmak çok önemli. E, bunu da bu şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. E, bir de, e, dediğiniz işte makaleler yayınlanıyor, işte işler yapılıyor. Herkesin bu dünyada belli bir süresi var. Ya yani sonsuza kadar yaşayamıyoruz. Belli süresi var ve onun da ne zamana kadar olduğunu bilmiyoruz. Ee, benim yapmak istediğim en büyük projelerden biri e, bu tüm bu sosyal aktivitelerin e, bir ötesinde e, bir vakıf kurmak ve bu vakıfı da 2018 yılında harekete geçiriyorum e, ve güzel. her yıl çok, e, çok e, her yıl 23 Nisan haftasında. E, i̇ki çocuk, bir kadın ve bir erkek olmak üzere. iki çocuk cinsiyet eşitliğine inandığım için iki çocuk buraya gelecekler ve bir haftalığına benim misafirim olacaklar. Bunun ismi vizyon bursu. Mükemmel. E, tam, e, ve e, e, para verilmeyen bir burs. Sadece onların burada konaklaması, gezmeleri, üniversitelere, müzelere gitmeleri hepsi tamamen benim tarafımdan karşılanacak. E, ve... Buradaki e, okulları, laboratuvarları, insanları görecekler e, ve de e, aslında vizyon kazanacaklar. Çünkü ben vizyonu olan herkesin bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Vizyonu olan çocuk veya vizyon yaratmaya çalışan çocuk soru da sorar, e-mail de atar, proje de yazar, başvuru da bulunur. Onun için ben onlara bu e, cesareti göstermeyi, cesareti aşılamaya çalışıyorum. Ee, ve bu e, öğrenci arkadaşlar dediğim gibi 23 Nisan haftasında gelecekler e, ve e, bir hafta boyunca burada gezecekler. Onlarla birlikte Okyanusa gideceğiz, e, lobster yiyeceğiz, karides yiyeceğiz, e, satranç oynayacağız, e, gezeceğiz, dolaşacağız, müzik dinleyeceğiz, e, e, değişik aktivitelerde bulunacağız ve bu öğrencilerden istediğim tek şey tek bir şey var. O da Türkiye'ye döndüklerinde Birer tane ağaç dikecekler ve da e, bağışta bulunan, eğer bağışta bulunmak isteyen insanlar olursa sene, birkaç sene sonra, şimdi değil, e, bu insanların ismi verilecek. Cık, cık. E, Hocam yani çünkü, neler diyorsunuz neler, siz öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> <Sihler diken>. Çünkü <gülüyor> insan yetiştirmek ve ağaç yetiştirmek size çok vakit alan ve meşakkatli bunları... E, ...toplumun görmesini istiyorum. Çünkü öyle çocuk hemen şak diye yetişen bir şey değil. Yetişmiş eleman çok zor. Ee, yetiştirmek çok zor. Ee, öğrenci yetiştirmek, ağaç yetiştirmek çok zor. Onu e, e, bulmaya çalışıyorum. Bir de size önerebileceğim bir şey var. Hani dediniz ya, bağış Hı -hı. alıyoruz, e, şey yapıyoruz, evet. almak Hı -hı. istiyoruz. Evet. Evet. E, ben mesela bu bursu, bu vakfı açarken... ...ilk sene tamamen ben karşılayacağım her şeyi. Hı -hı. Bir de bu arada bunun... E, Hayata geçmesinin bir önemli nedeni de, buradan söyleyeyim, bana maddi kaynakta, maddi destekle, projem nedeniyle maddi destekle bulunan Arya Kadın Platformu oldu. Hı -hı. Arya Kadın Platformu, aslında ben Türkiye'deki kadınlara proje desteği verdiklerini düşünerek hiç başvurmadığım bir projeydi. Sonra bana bir gün mesaj atıp yüreklendirdiler ve sizinle başvurmanızı istiyoruz dediler. Ve ben de bunun akabinde bu projemi, bu vizyon bursundan bahsetmiştim. Ve onlar da sağ olsunlar bu vizyon bursunu bana verdiler. Anneleri Fatoş oğlu adına yakın genç yaşta kaybettikleri anneleri adına verilen Ahu Selter ve kardeşi tarafından verilen bir projeydi. İlk bu öğrencilerin bu maddi kaynakla buraya gelecekler. Sonra da bu öğrenciler daha sonraki gelecek öğrenciler de tamamen benim fonum tarafından ...karşılanacak, onlar burada misafir edilecek. Bunu ilk düşündüğümde ve geçtiğimde bir ara düşündüm, dedim ki... ...bu öğrencilerin buraya gelebilmelerini sağlayabilir miyim, maddi açıdan her zaman kuvvetli olabilir miyim... ...öğrencilere yeterli konforu burada sağlayabilir miyim diye bir soru işareti oldu bir ara kafamda. Sonra e, annem ve babam şey dediler. Ve bu benim için çok kıymetliydi. Eğer böyle bir durum olursa ki biz olacağını düşünmüyoruz ama olursa eğer e, bizim emekli maaşlarımız var ve sana vereceğiz ve bu öğrencileri eğer maddi bir problem olursa bizim maaşlarımızla oraya götürürsün dediler. Bir şey yani. O e, benim tamamen bu olaya karşı olan inancımı e, e, sağlamlaştırdı ve aslında yani sonsuza kadar yıkılmamasını sağladı. E, buna e, e, dediğim gibi gelecek sene 23 Nisan haftasında başlayacağız ve çok öğrenci yazıyor, soruyorlar e, kimler olacak, nasıl seçeceksiniz diye. Henüz tüm e, e, şeyleri, kuralları, e, daha doğrusu seçilme prosedürünü tam kararlaştırmadım. Hala üzerinde çalışıyorum ama e, çok istediğim bir şey bu benim. E, benim annem ve babam vardı ve çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Onlar benim hayatımdalar. Koşulsuz olarak her şekilde bana destek olan ailem çok e, e, muazzam bir ailem var. Onun için çok mutluyum. E, bu bursu e, annesi ve babası olmayan e, veya her ikisi olmayan çocuklara vermeyi planlıyorum. Dezavantajı demek pek içmesin ama e, e, onların... Ama ablası olmayı çok istiyorum. Evet, müthiş. E çok heyecanlıyım. Tanışmadığım, henüz tanışmadığım öğrencilerle tanışabilmek e, e, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Şu an bile mesela anlatırken çok heyecanlandırıyorum. Evet, biz de heyecan... ee... e, Hocam bu arada Evrim Ağacı'nın bütün kaynakları sizindir. Eğer ki herhangi bir iletişim, herhangi bir yayma, herhangi bir promosyon, herhangi bir neye ihtiyacınız olursa bu bütün sosyal medya ve gerçek hayatta ODTÜ'de de bizim bütün ekibimiz hazır bekliyor yani bu tip şeylerde görev almak için. Ee, ODTÜ'den de şey yapabiliriz, bu e, duyurularını yaymadır, başka üniversitelere gidip oraları koordine etmedir. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde Evrim Ağacı Topluluğu kuruyoruz mesela İstanbul'a açılabilmek için. Yani bizim de işte böyle başka olaylarımız da var. Bunların bütün kaynakları sizindir öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Tabii ki, tabii ki. Ee, size olan önerim de şuydu. Şimdi <gülüyor> bir sonraki seneler e, bağışçılarımız bağış yapacaklar ve bağışın bir miktarı yok. Bir dolar da olabilir, 100 dolar da olabilir. İşte evet, bizim hatırımda böyle bir, da öyle. bir e, e, şeyimiz var. Bu her yani şu an kötü olan şeyler çok çabuk duyuluyor, çok çabuk söyleniyor ama iyi olan şeyler hep saklanıyor. Kesinlikle. Normalde birine yardım ettiğiniz zaman veya birine bağışlı bulunduğunuz zaman söylemiyorsunuz. Neden? Tam tersine aslında söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için bize bağış vermek isteyen herkes adını da bildirmek zorunda ki... ...Türkiye'de dikeceğimiz ağaçlara onların da ismini verebilelim diye. Bu bizim güzel, bir zorunluluğumuz. Evet. Hocam hemen size bir mesaj okuyayım. Bizim internet sitemizi geliştiren Erhan Kılıç diye bir arkadaşımız var. Ee, eğer ki internet sitesine ihtiyaçları olursa benden de tam destek sadece söylemeleri Harika. yeterli diyor ki Aa, o da e, çok <gülüyor> başarılı bir tasarımcı yani tasarımcı değil de web geliştirici diyelim. Ee, bütün sistemlerinizi e, kurmakta e, katkı sağlayacaktır. Ee, dediğim gibi yani duyuru, böyle bir şeye ihtiyacımız var duyuru gerekiyor ne bileyim bir e, işte web geliştirici diyelim ki ya da tasarımcı diyelim ki biz bütün kaynaklarımızı kullanarak buluruz yani merak etmeyin o konuda. Hayır, o, çok teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Tabii ki ne demek. İşte bu destekler çağrı çok önemli değil mi? Yani birlikte çalışabilmek, ayrıca evet işte. Bunu nasıl anlatabiliriz? Yani bunu böyle çok fazla cümlelere dökmeden nasıl anlatabiliriz diye ben çok düşünüyorum. Çünkü mesela bu küçük araları verdiğimizde Patreon'dan bahsediyorum. Hani o bilinç yerleşsin diye ama mesela yani bu çok açık olabilmeli aslında insanlarımız için. Yani bir araya geldiğimiz zaman cidden müthiş şeyler başarabiliyoruz. Cidden. Ama herkes bir böyle bir başkasının ayağına basayım, üzerine geçeyim işte daha ben benim adım önde olsun falan. Yani bu Canan Hoca'nın yaptıklarını yani şimdi nasıl olur da evrim ağacı ya da atıyorum ne bileyim kozmik anafordur, bilim kurgu kulübüdür yani organize olan gruplar. Mesela omuzlamazlar hepimizin omuzlaması gerekiyor hepimizin hep birlikte işte Aziz Sancar'a da olsun Meta Atatürk'e olsun herkese ne yapıyorlarsa ortaklaşa yani böyle böyle olacak bu iş bu dayanışma ruhuyla olacak yoksa tek bir grup hiçbir zaman Türkiye'yi değiştirmeyecek tek bir insan hiçbir zaman Türkiye'yi değiştiremez. aynı o Atatürk konusunda söylediğim gibi halk olmasa ne, ne yapacak Atatürk Hı. dolayısıyla bunu hep birlikte yapabilmemiz lazım bütçelerimizi düşün. Yani bütçeniz yoksa maddi şeyiniz yoksa ne bileyim o ağaçların dikilmesine ya da mesela belki bir e, şeyiniz var. E, ne bileyim bir bağlantınız var. Bu ağaçların alındığı işte fidelerin satıldığı vesaire fidanların satıldığı yerde. O, o bağlantıları devreye sokabilirsiniz. Yani katkı ha mesela şunu söyleyeceğim. Bu arada <gülüyor> aslında bunu başta söylemek gerekiyordu ama unuttuk e, heyecandan. Şey e, biz bu yayında mesela bir, bir şey Arduino seti e, dağıtacağız. Bu arada onu da soracaktım hocam. Ar Arduino... <gülüyor> evet Dolayısın. abi. <gülüyor> yani e, devreleri falan kurarken hiç Arduino falan kullanıyor musunuz? Ya da e, ne kullanıyor? Ya da, biliyor musunuz bilmiyorum ama. Yok kullanmıyoruz. Benim kullandığım ama başka problem. Ha tamam. E, i̇şte e, bu Arduino bilmeyenler için zaten bilen birini aslında <gülüyor> vermek istiyoruz ama e, e, böyle işte küçük mesela işte bu da açık kaynak kodlu bir e, olay bir e, be, devre kartı aslında e, pro programlayabiliyorsunuz işte ne bileyim elektriklerinizi kontrol edebilirsiniz işte e, küçük robotlar yapabilirsiniz vesaire sahaylar yani, yapabilirsiniz bir dolu şey var aslında bir, çok kullanım alanı var da ben kısa bir örnek verdim mesela bizim bunu verebilmemizin yolu ben benim şimdi gidip cebimden Arduino alıp da insanlara dağıtacak param yok işte zaten o yüzden mad maddi destek istiyoruz ama onun haricinde İnsanlar maddi des, gerçi bu kişi maddi destekte de bulunuyor. Öyle inanılmaz bir insan ki maddi destekte de bulunuyor. Aynı zamanda bir e, firması var ve bu firma üzerinden e, bizim dinleyenlerimize, izleyenlerimize işte e, kitap ayraçlarıdır, işte e, çeşitli böyle bilim ürünleridir. Mesela deney setleri çocuklar için vereceğiz önümüzdeki yayınlarda ki Aa. çocuklar o deneyleri yaparak büyüsünler mesela. İşte mesela bugün de, bugünkü yayın içinde bir Arduino seti gönderecek ki böyle programlamayı biliyorsunuz bir de siz yani genelde Bir saniye şey söyleyeceğim Hı. abi. Hani özellikle Obama zamanında tabii şimdi değil de bu kod yazımıyla ilgili bir dolu olay. işte herkes programlamayı öğrenmeli falan gibi evet. bir şey var. Akım yapılıyor tabii şu aralarda Biz de bunu Türkiye'de birazcık desteklemeye ve Mesela... Bu konuda çalışmalar yapan insanlar bize ulaştılar mesela bizimle bir yayın yapıp işte e, böylelikle işte insanları programlamaya iten çocukları özellikle gençleri böylelikle işte ufukları genişleyebilir kendi programlarını yazabilirler vesaire şeklinde. O yüzden e, özellikle de belki soru cevap kısmında böyle güzel beğendiğiniz e, bir soru denk gelirse ya da yayın öncesindekilerden de aklınıza kalanlardan bize belirtin. O kişiye destek olmak adına böyle bir şey. Bir de ben e, kendim, e, ikinci kitabım çıktı benim de evrimle ilgili işte ben de e, çalışmalar yapıyorum. E, o kitabı da ücretsiz olarak bu yayında bir kişiye vereceğim. E, gerek sonra gelen yorumlardan seçebiliriz. Gerekse de siz aa bak ne güzel soru sormuşlar dediğiniz biri olursa Çağrı ben de bir şey vereceğim Sonra abi. tabii. Buyur abi. Şu an geldi aklıma. Çok mantıklı bir fikir geldi. Bende de Udemy'den Arduino seti vardı. Bildiğim kadarıyla hesap kullanılabiliyor. Ben hesabımı, çağrı size seti verecek arkadaşlar. Lütfen bilmeyenlerden olsun. Daha iyi olur. Ben de e, görsen anlatım, eğitim setimi paylaşacağım. Ben kendim için almıştım. Zaman bulduğumda çalışacaktım. O, çok güzel. Ama ben de benim hesabım olan, e, aldığım seti paylaşacağım. Bu sayede hem izleyip öğreneceksiniz hem bunu Arduino setiyle uygulama yapacaksınız arkadaşlar. Bu genç arkadaşlarımızın beni gitmesini istiyorum. Özellikle genç Peki. olmasını istiyorum. Öğrenmek abi, istedim. Buyurun hocam. Şimdi... Ben de bir şey vereyim. Madem siz <gülüyor> verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ödül yağmuru. <evren. gülüyor> ee, bu, bu, bu sefer de sizin seçtiğiniz e, soru soran birin için soru sormayı promote edelim. Ee, seç, seçtiğiniz iki soru soran kişiye e, beyin iğnesi verelim. Oo, tabii o, kullanamayacaklar o, o. kendi kafalarında ama... Hani yok kullanacak şey takipçilerimiz var hocam. O kadar değişikler. <gülüyor> ya. Ya? insanlar var? Yok. Yok <gülüyor> öyle <gülüyor> yok. Yok evet çok güzel tamamdır. O zaman Burak biz istersen soru cevap kısmına da geçelim. <gülüyor> ya. Direkt Yaşlar, geçelim. Tabii tabii yani şey diyecektim zaten hocam onu söyleyecektim. Hocamla ilgili de bir şey söyleyeyim. yani Benim canım Hoca'da gördüğüm en güzel şey birleştirici, bütünleştirici ve her kesimden... Yani o kadar güzel mesajlar gibi kocam size şu an Twitter'dan vesaire. Yani kimse de diyemez ki bence ya canım hocam ne kadar ya yok abi melek gibi bir insan bilmiyor kahret almış hali. O yüzden <gülüyor> hocam var olun <gülüyor> ya gerçekten uzun ömür. Gerçekten o, yani. O Teşekkür ederim tamam sağlıcaklarınızla baş başa bırakalım yavaş yavaş. Tam tamam, hocam hazır mısınız? Şimdi Özürüm. başlıyorum. Tamam. Şimdi. E çok çeşitli sorular. Yani bu konu bu epey dağılacak konu. Öncesinde aslında sorayım. Geçen yayında mesela Berat'a bunu bu çok düzgün yapamamadık. Ee, umarım e, bir sonraki yayında yapacağız. Yani e, kesinlikle şu mesajı vermeliyim e, dediğiniz bir şey varsa ya da bu e, Konu çerçevesinde. Gerçi en sonunda dönebiliriz buna ama e, hani anlatmak istediğim şu vardı. Şunu da anlatayım. Ondan sonra soru cevabı geçelim dediğiniz bir şey varsa isterseniz onu yapabiliriz. Sonra geçebiliriz ya da direkt soru cevap yapabiliriz. Bence soru cevapla birlikte e, tamam. her şeyi söyleriz. Şimdi tamam. Yani çünkü şey... çok çeşitli <gülüyor> sorular. Tamam. E, peki. The transhuman sormuş hocam. Transhumanizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yaptığınız mesela çalışmaların bu yönde bir e, katkısı olabilir mi insanların bionikleşmesi ve e, ilerisi için? Evet. İ, e, ileride zaten ben e, zenginlik tanımının e, e, insanların kullandığı sensörlerin sayısıyla doğru orantılı olacağını düşünüyorum. Yani Çok ve iyi, de evet. sadece zenginlik değil e, aynı zamanda da hayat kalitesi. E, şu an e, bizim yaptığımız şey pijama tarzı olan tıp tıpy e, e, takım elbise tarzı tıpa dönüştürmek <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> pijama derken yani hani herkesin pijamasını giyebilirsiniz. Bol olmak evet. zorunda değil. Ama takım elbise tarzı e, tamamen kişiye uygun, kişiye evet, dikilmiş. Evet, e, Biz e, yaptığımız elektronik aletleri vücutla çok uyumlu bir şekilde getirip vücuttaki tüm değişiklikleri e, anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu vücutla başladı ama bence e, ileride benim yapacağım e, e, çalışmalarda da öyle olacak. Aslında çevreye doğru ilerleyecek. Yani dünya, nature dediğimiz çevre. Evet. Her şey hayvan olabilir, insan olabilir, işte ağaç olabilir, bitki olabilir. Bunlardaki değişiklikleri bize anlatan fiziksel değişiklikleri elektronik bile anlatabilen dönüştürücüler yapmaya çalışıyoruz. Ve ben ilerinin insanlar genelde korkuyorlar. Hani bu elektronik aletlerle gün nasıl olacak, insanların tarzı değişecek vesaire diye. Peki. Evet. Şöyle, artık yaptığımız çalışmalar var olan mesleklerin de tarzını değiştirdi. Mesela şu an sadece bilimsel patentleri inceleyen avukatlar var veya bu yaptığımız çalışmaların insanlar ve hayvanlar üzerindeki haklarını çalışan kişiler, farklı insanlar var, farklı meslek grupları var. Yani geleceği e, e, Dizayn edebilmek için e, Geçmişi çok iyi bilmek lazım ve şimdiyi çok iyi anlamak lazım evet. e, Onun için e, e, Dediğim gibi yine bunu tekrar yenilemekte fayda var Sizden farklı düşünen Sizden farklı işler yapan insanlarla bir arada bulunmak Tayin etmenizi ve yolunuzu ona göre çizmenizi sağlıyor e, Bu transhuman e, konusunda da Hı -hı. E, e, Yine Mesela e, benim yaptığım aletler işte fizik, kimya, biyoloji, tıp, mekanik, mimarlarla bile çalıştığım oluyor. Özellikle o beyin iğnesini yaparken. beyine inecek ama aynı zamanda ince olacak ama aynı zamanda da çok e, e, uzun olacak. Kırılmaması gerekiyor. Hani bu binaları yaparken kullandıkları sistemden nasıl efekt alabiliriz, nasıl fikir alabiliriz ve bunu beyin için uygulayabiliriz gibi e, e, e, düşüncede olmak lazım. Yenilikleri açık olmak lazım. Soru sormak lazım, dinlemek lazım. Karşıdakileri dinlemek de çok önemli. Evet. Hocam çok. E, ben bunu hemen ekleme yapacağım çağrı. Yani bu hayal ettiğimiz teknolojiye çok mu uzak hocam? Ulaşılabilirliği anlamında soruyorum. Piyat, piyasa fiyatı olarak. Yoksa burada benim gördüklerimizin işte dedesi kalp durduğu için ölen insanları da gördüm e, konuşma şeyinde. Yani bu güncel hayatımıza... Herkesin oluşabileceği hayatta yani basitçe kolay ulaşılabilecek mi hocam? Yani bunun için ne kadar süre görüyorsunuz? İşte 15 yıla bırak ortalama bir fiyat olacak ve herkes alabilecek mesela. Ne yani kadar Ben bu, bu, bu tür şu an yaptığımız çalışmaların birçoğuna yaklaşık 10 sene zarfı içerisinde gerçek hayata girebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. 10 sene an, çok güzel. Şu an aynen şu an sadece biz değil aslında bizim açtığımız yolun arkasından gelen birçok öğrenci birçok araştırmacı var. Bu da çok değerli e, e, işler yapan e, başka milletlerden, ülkelerden olsun çok değerli araştırmacılar var. E, onlarla birlikte ortak çalışıp ortaya çok iyi şeyler bulmaya, iyi şeyler getirmeye çalışıyoruz. E, aslında bu e, e, öğrenciler için kurmaya çalıştığım vakfın diğer boyutu da bu. E, geleceğe e, öğrencilerle birlikte ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü... E, bizim elimizde yanan şelale, meşaleyi bu çocuklar devralacaklar ve onlar ileriye taşıyacaklar. Onun için hani bu usta-çırak ilişkisi, ben buna çok önem veriyorum, çok değer veriyorum. İşini iyi yapabilen insanların yanında insan yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve benim en büyük hedeflerimden biri de ...bana benzeyen ama benden çok daha iyi olan... ...çok daha başarılı olan öğrenciler yetiştirmek. Ee, ve bildiğim şeyleri, bildiğim bilgileri... E, ...teknikleri ve sevgiyi... ...bu öğrencilerle paylaşmayı... E, e, ...hedef alıyorum. E, ve bunu da e, yapabilecek her, herkese öneriyorum. Çünkü gerçekten çok huzur verici bir şey. Çok güzel, evet. Bu arada ben arkadaşlar soru çok birikmesin diye... Arduino eğitim setini en özgün anlık fotoğraf atana vereyim. Twitter'da tamam, evet, çok <gülüyor> fazla <gülüyor> Setim, <zaten gülüyor> sorumuz çok yetişmeyecek o yüzden. Evet. Devam et tamam, tamam. Hocam siz kendinizi daha çok teo e, teorisyen olarak mı tamamlarsınız pratisyen olarak mı? Yani daha çok teori mi pratik mi? Yani bu bir soruların tipini seçmek için çünkü bazıları çok teorik söylüyorlar. Hı -hı. Ya, e, ya e, e, pratik pratik sanırım pratik o pratik desek daha iyi olacak. Tamamdır. O zaman e, şunu soracağım. E, bu e, biomems teknolojilerinin yakın gelecekte, bu arada Mertcan Kıpçak sormuş bunu. biomems gibi teknolojilerin ya, yakın gelecekte deney hayvanlarının kullanımını azaltacağını düşünüyor musunuz diye sormuş. diyorum e, Zaten e, amaç da e, hem hayvanlara e, verilecek e, e, zararın hem de e, ekonomik boyutun e, daha efektif hale getirilebilmesi için... E, e, Mesela şey yapılıyor, benim yakın çalışan arkadaşım var, yapay kalp üretiyorlar, yapay karın üretiyorlar ve aletleri bunların üzerinde deniyoruz. Evet. Hayvanın içine girip karnını almaksızın, kalbini almaksızın bu çipler üzerinde deneyip araştırmalarımızı, çalışmalarımızı önce onların üzerinde yapıyoruz. Kesinlikle hem fikrim hayvan kullanımını azaltacağını ve daha hızlı sonuçlar alabileceğimizi sağlayacak. Çok güzel. Alabilmemizi evet. sağlayacak. Ben bir soru sorayım. Çağır, tamam. ya da, ha, sorayım size ile Şimdi hocam MIT'ye gittiniz. Gerçi onlar sizi çağırdı ama. Burada MIT isteyen arkadaşlarımız da var. MIT için nasıl bir okul başarısı gerekiyor? Yalnızca 12. sınav transkriptine mi bakıyorlar? Ve hangi aktivitelere katılmalıyım demiş bir arkadaşımız. <gülüyor> Bunu çok Belan. sık sık soruyorlar. Skype toplantısında da çok sık sormuşlardı. Birincisi çok özgün olmanız gerekiyor. Şimdi hani... MIT'den iş alma konusuna, iş bana nasıl geldikleri konusuna değinip özgünlüğün ne demek olduğuna vurgu yapmaya çalışacağım. Tabii, tabii. Ben buraya ilk geldiğimde, MIT'ye ilk geldiğimde yazın, 2015'in yaz ayı. Ve ben dedim ki burası MIT, hani herkesin beğendiği bir okul. Bu MIT'nin ismini kullanarak bir çalıştay düzenledim, kendi alanımla ilgili. Ve kendi alanımdaki büyük hocaları bu çalıştaya davet ederim. Böylelikle hocaların sadece makalelerini okumakla kalmam ve bu hocaları yüz yüze tanımış olurum diye düşündüm. E bu gerçekten de işe yaradı ve bir çalıştay düzenledim MIT'de ve MIT Media Lab'da bu çok farklı bir laboratuvar bunu da anlatırım gerekirse. E bu Media Lab ilk gelişimdi ve Media Lab'da olmuştu bu e, workshop e, çalıştay ve Çalıştayın organizatörü olarak bir sunum yapmam gerekiyordu sonunda. 20 dakikalık çok kısa bir konuşma. Elinde. Ve e, Media Lab'in direktörlerinden biri bana geldi ve e, Canon işte senin sunumunu çok beğendim. E, bize bir sunum yapar mısın dediler. E, tamam dedim yapayım. E, Nasıl olsa bir blok ötede yani çok uzak bir yer değil. Tamam geleceğim dedim. Ve daha yoğun, daha detaylı bir konuşma yapmam beklendi. Ve ben konuşmayı yaparken fark ettim ki bu bir iş konuşması. Çünkü beni dinleyenlerin hepsi hocalar, öğrenciler yok. Dışarıdan başka kimse yok. Sadece bölümdeki hocalar var. Ee, ve ben hiç hazırlanmadım. Yani çok doğaçlama, bildiğim konuları anlatmaya çok e, böyle e, stres olmadan e, bir, bir sunum yaptım. Ve sunumun sonunda... Tıpkı bir evlilik teklifi gibi iş teklifi aldım. İşte bana şey dediler işte uzun zamandır senin gibi birini arıyorduk. Bunun sen olduğunu düşünüyoruz. Ailemize katılmak ister misin? Biz çökmezseniz kabul etmem. Yani deseni. ben böyle tabii ben böyle şey bu havaiş işi şey falan bekliyorum. Yani öyle bir çok enteresan bir teklifti çünkü. Hani ben çok mutlu olduğumu, teşekkür ettiğimi ama Media Lab'la ilgili hiçbir bilgim olmadığını birazcık bilgi sahibi olmak için hocalarla görüşmek istediğimi söylemiştim. Onlar da kabul etmişlerdi ve süreç böyle başlamıştı. Zaten ondan sonra da Harvard Society'deki görevimi bırakıp, biliyorsunuz orada da genç akademisyeniydim. Oradan mezun olup MIT'deki görevime başladım. Özgün olmak ve bir şeyleri başkası söylemeden yapmış olmak bana bir avantaj kazandı, avantaj yarattı. Buraya gelen öğrencilerde de ben şunu görüyorum çünkü şu an Artık öğrenci profillerine ben de bakıyorum hoca olduğum için ee, bir kere bir kere e, e, iki farklı öğrenci var ve i̇şte bunların kotaları var ee, genelde büyük kotaya sahip olan kısımda öğrencilerin yüksek GPA olma işte yüksek notlarından olmasına bakıyorlar işte makalelerine bakıyorlar ya çalıştıkları projelere bakıyorlar ee, e, konferanslar düzenlemişler mi konferanslara katılmışlar mı ona bakıyorlar. Hobileri var mı onu soruyorlar. Ee, bir kulübe üyeler mi, bir kulüp oluşturdular mı? Yani e, akademik hayatın dışında sosyal olarak da ne kadar aktif olup olmadıklarına bakıyorlar. Aynen. Aynen. Bir diğer e, kotada da daha küçük olan bir kota Bu bu, bu çocukların notları iyi olmasa dahi gelecek vadedebiliyorlar mı? Bir bir e, bir parlaklık görebiliyor muyuz biz bu çocukta? Çünkü buraya başvuran çocuklar aynı zamanda da personal statement denilen ki kendilerini tanıtan ve gelecekteki fikirlerini yansıtan bir makale yazmaları bekleniyor. Bu makalede nasıl bakışlıyorlar? Yani işte ben gelecekte şunu yapmaya başlıyorum dememesi lazım. Onu herkes diyor zaten. İşte bir hikayeyle başlaması lazım. Mesela bilmiyorum. İşte dün dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu ve karşımda kocaman bir ne bileyim şey gök kuşağı vardı. Bu gök kuşağı bana şu şu prosesi hatırlattı. Ve ben de şu şu prosesden yararlanarak şöyle bir proje yapmak istedim gibi. Yani alışılmışın dışında bir başlangıç yapmaları lazım. Kendilerini çok basit, yalın bir dille e, e, e, tanımlamaları lazım. E, bu önemli faktörlerden biri. Bir diğeri de follow up yapmaları lazım. Başvursunlar. Ben başvurmayan, yani herkesin başvurması gerektiğini düşünüyorum. Eğer başvurmak istiyorsa başvurusun. En kötü ihtimal başvurusu kabul olmuyor zaten. Ee, en güzel ihtimalde bir ihtimal var yani. Seni mülakata davet edecekleri bir ihtimal var. Onun için her, e, e, e, ne derler, her... E, e, yolu denesinler mi hocam? Yolu denesinler, evet. Her, yazsınlar, hocalara yazsınlar. Projeleri var mı diye sorsunlar. Ee, Türkiye'de bana, Türkiye'den yazan çok öğrenciler var. İşte hocam sizin laboratuvarda çalışabilir miyiz diye. Ee, ama hiçbir e, spesifik bilgide bulunmadan, yani bu biraz şey, e, bir de çalışmak istediğiniz grubu tanımanız lazım. Yani hocanın seni alabilmesi için, senin ne tür bir background olduğunu bilebilmesi için en azından bir CV'nin olması lazım, bir personal statement'ın olması lazım, bir paketinin olması lazım. Çünkü birçok kişi başvuruyor, o kişilerin arasından sıyrılmış olman gerekiyor. Ee, bir de e, buradan da söylemek lazım e, çoğu dönemediğim çocuk arkadaşlar için, başvuran arkadaşlar için. Biz kısa süreli araştırmacıları maalesef laboratuvarımıza kabul edemiyoruz. Genelde yazın gelmek istiyorlar yaz stajı için. Ama bizim laboratuvarlar çalışmaları için zaten en az 4-5 ay eğitim almaları gerekiyor. Bu da yazı bile kabul etmiyor maalesef. Onun için daha uzun süreli araştırmacılarla çalışıyoruz. Onu, onu da düşünerek yazmaları lazım. Hangi gruba başvuracaklarsa ...grubun yapısını bilip ona göre bir e-mail atmalarında çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkür çok hocam. Çok güzel noktalar, evet. Neredeydi Ha, Şeyi soracağım hocam, Özkan Ulu sormuş. Bu Elon Musk'ın kurduğu Neuralink şirketinin yapacağı Neural Lace tabakası projesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. İlhan'la e, e, aslında çalışmaya başlayacağız gibi, e, çünkü e, geçtiğimiz e, e, Kasım ayında bir Skype toplantısı yapmıştık. O benim yaptığım bu son beyin iğnesiyle çok ilgilenmişti. E, ve aslında Neuralink kurulmadan ben onun kurulacağını biliyordum. E, keşke bak konuşsaymışız Evrim Ağacında yayınlardı. <gülüyor> Hocam bize e, bizim <gülüyor> yayınımızı <gülüyor> alabiliriz yani. Yılın maskeleri söyleyemesem de. <gülüyor> Adını söyleyemesem de davet ederim yani. <gülüyor> <gülüyor> Elon Musk e, beyinle ilgili pek bilgisi olmamasına rağmen e, gerçekten kapısı çok çalışan bir adam ve sorduğu sorularla e, seni bile senden alabilen bir adam. Yani çok çok enteresan sorular sorabilen ve işin püf noktasını sorduğu sorularla birlikte anlayabilen beni sağlayan bir adam. O nedenle onunla çalışmak konuşmak e, bambaşka bir e, e, tecrübeydi. Evet. Neuralink e, ve Open Artificial AI Open AI diye bir firma kurdu. One billion dollars non-profit bir company. And, uh, Silicon evet, evet. Valley okurdular e, O e, Mesela onların yapmak istediği şey de çok enteresan e, ve ben e, şahsen kendim olarak e, e, bilimsel çizgimden kayıp canan olarak e, e, gerçekten beğendiğim bir bakış açısı. İlan'ın e, dediğine göre ve düşündüğüne göre bu e, e, yapay zeka çok gelişecek toplum içerisinde ve ee, e, sadece bir kişinin ve bir grubun tekelinde kalmasını istemiyor ve bu bilgilerin e, public olmasını yani herkes tarafından eğer istenirse okunup tartışılıp öğrenilmesini istiyor. O nedenle kendine partnerler bulunup bulup key noktadaki insanlar anahtar insanları bulup onlara anlayım e, e, verip e, araştırma yapmalarını istiyor ve aynı benim öğrencilerden sadece Ağaç dikmelerini istemem gibi. ilanında istediği tek bir şey var, tek bir şey istek var. O da bu yaptığımız bütün çalışmalar halka açık olacak. İsteyen herkes bunu okuyabilecek, yazabilecek, görebilecek diye. Böylelikle tek bir konuda, pardon, tek bir grupta grubun tekelinden çıkıp birçok kişi tarafından bilinen ve uygulanabilen teknikler olabilecek diye düşünüyor. O bakımdan ben geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Space X projesi de mesela çok güzel. Ee, i̇leride benim yapmayı çok istediğim şeylerden biri de e, bu astronot giysilerine nasıl sensörler ekleyebiliriz? o, o, e, sens, e, o Vücuttaki de değişiklikleri nasıl sens edebiliriz? Bu astronot kıyafetleri nasıl daha ince kıvrımlı hale getirebiliriz diye. E, o da başka bir e, boyut. Dışında bir şey ama e, yapılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Neuralink e, gayet başarılı başlangıç noktası çok güzel umarım sonucu da çok güzel olabilecek bir proje Zaten hocam şeyden de şüphemiz yok siz o işi de çözersiniz yani ben onu bekliyorum uzay meykiklerini <gülüyor> açıp inceleyip falan çok güzel olur ya e, hocam bu az önce konuştuk ya yurt dışına gitme. Bir arkadaşımız da demiş ki Bura bu, Bura Burak Anacer. Hocam hayatıma yön verebilmem için bu soruların cevabını almam gerekiyor. Bilime gönül vermiş bir insanın önce eğitim görmesi, sonra çalışmalar yapabilmesi için paraya olan ihtiyacı ne kadardır demiş. Ha yani şimdi hayatın hep ben realitesini soruyorum. Çağrı biraz şey söyle burada. Öyle gidelim. Ben biraz bu taraftan sorayım. <gülüyor> tamam. Ne yapmamız lazım hocam? Yani tamam her şey güzel ama para yok mesela. <gülüyor> bulmuşsun <gülüyor> mesela burslar? Ben e, Amerika'ya e... İlk gelmek istediğimde bir konferans için gelecektim ee, ve e, dediğim gibi benim iki erkek kardeşim daha var e, ve ailem de öyle hani orta sınıf bir aile e, ve e, sadece bu arada beni çok destekledi ailem özellikle yurt içindeki e, konferanslara gitmem için yani uçak olsun işte otobüs olsun giriş fiyatı parası olsun vesaire hepsine çok destek oldular. Sonra e, ben e, yavaş yavaş artık yurt dışına çıkmam gerektiğini düşündüm. Ve benim ilk yurt dışına çıkışım aslında Romanya'ya olmuştu. Uluslararası Fizik Öğrencileri Kongresi'ne gitmiştim. Hı hı hı. Ve Türkiye'yi temsilen gitmiştim aslında. Hacettepe Üniversitesi'nin temsilinden. Sonra e, uçak almam, uçak bileti almam lazım. E, maliyetli, aileme sormak istemiyorum. Kendim almak istiyorum, kendim kazanmak istiyorum? E, Hacettepe'yi temsil ediyorum. Hacettepe'nin bir şey yapması gerekiyor diye düşündüm. Ve dekanlığa başvurdum. E dedim ki işte ben bu konferansa gideceğim buradadır davetiye mektubum. E i̇şte e bana e, destek olur musunuz? İşte durdular durdular ve dediler ki şu zamana kadar hiç böyle bir öğrenci böyle bir istekte bulunmadı. Onun için bizim böyle bir fonumuz yok. E dedim ne olacak şu an işte biri istiyor nasıl yapalım falan. E biliyorsunuz okullarda da işler çok uzun sürüyor. Özellikle devlet üniversitesi ise bir kağıdın başka bir birime gitmesi bile bir haftayı bulabiliyor. Halbuki yan odası yani. Ben bu dilekçeleri kendim elimle taşıyarak birçok birime e, bilgi almaya çalıştım. En sonunda üniversiteden para alamayacağımı ama Hacettepe'nin bir vakfı olduğunu öğrendim. Ve Hacettepe Vakfı'ndan e, ben uçak paramı alabildim ve gittim. Giriş paramı da babam karşılamıştı. E, registration of fee denilen bir şey var. Onu, onu da babam vermişti. Ve e, ilk yurtdışı manceram böyle başlamıştı. Sonra Amerika'da başka bir konferans olduğunu duydum ve gerçekten yaptığım, o zaman yaptığım çalışmayla örtüşüyordu ve oraya gitmek istedim. Amerika'ya gitmek tabii biraz daha okyanus ötesi olduğu için daha hani e, ma mahaliyetti. Bir de otelde kalmam lazım. Romanya'da yurtta kalmıştım mesela. E, öğrenci kongresi olduğu için. işte yemek lazım, içmek lazım bir hafta sürüyor en az Amerika'daki konferans. Ve e, burs aramaya başladım. Şöyle söyleyeyim yani benim başvurmadığım e, yer kalmadı. İşte belediyeye başvurdum, ticaret odasına başvurdum, e, üniversiteye başvurdum, vakıplara başvurdum. E, ve tahmin edin tabii ki de hiçbirinden burs alamadım. E, sonra e, Sonra ben e, Amerika'da e, bu tür konferanslar için öğrencilere burs verildiğini öğrendim. Tabii araştırıyorum bir taraftan. Ve Amerika e, 2007 yılında bu e, bahsettiğim zaman 2007 yılında Amerika'dan bu konferansa katılabilmek için tam 2.500 dolar para aldım. <gülüyor> Amerika benim gelmem gerektiğini düşündü. dedi ki tamam senin projen abstrak çok iyi özeti çok iyi yazmışsın. Senin buraya gelmek gelmeni istiyoruz. Başvurunu kabul ettik. Paranı hesabına yatırıyoruz. Biletlerini al, faturalarını bize gönder. Tamam. Biletleri aldım, faturaları gönderdim vesaire ve yanlış, yaklaşık hatırlamıyorsam. E, bütün bu işte otelleri falan çıkarınca çok güzel otellerde kaldım bu arada. 2.500 dolar çok büyük bir para, hala büyük bir para e, ve yaklaşık sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam e, böyle 159 dolar falan arttı yani böyle 150 ile 158-9'lu bir rakam e, ve ben o parayı geri göndermek istedim. Yani sonuçta arttı. Benden sonraki birine yardımcı olsun istedim dedim ki bu para artı ben bu parayı size geri dön göndermek istiyorum. Nasıl gönderebilirim? İşte ee, işte sordular neden geri göndermek istiyorsun parayı? O senin sana verdik biz onu. İşte dedim ki hani faturaları istediniz. Kullanmadığım parayı da geri göndermek istediğimi ki benden sonrakilere bir hani sonuna aktarma aktarma olsun diye. Ee, ve bu adamlar çok enteresan. Amerikalıların bu huyunu aslında biraz beğeniyorum. Bir şey sen yapmak istiyorsanız yapmana izin veriyorlar. Ve bu parayı ben bunlara geri gönderdim. Bu adamlar bu parayla aynı o paranın miktarında bana bir kitap alıp geri gönderdiler. Çünkü o, o kitap paranın para benimmiş. Prostatör geriyi e, e, parayı benim geri almam gerekiyormuş ama ben bunu yollamak istediğim için de beni kırmayıp yollamamı sağladılar ve bu kitapla bana birlikte geri gönderdiler. Daha çok enteresan, her şey birbirine birazcık bağlı aslında bastını anlatan bir kitap. Buradaki Harvard, MIT ve büyük okulları anlatan bir kitap. Aslında birazcık buraya gelmem. Harvard'daki bu fellowship'e başvurmam. işte genç akademiy üyesine, üyeliğine kadar gitmem. Aslında birazcık da o kitaba bağlıydı. Yani bazı şeyleri sormak, bazı şeyleri yapmak. Ben tesadüflere kesinlikle inanmıyorum ama insanların doğru zamanda, doğru sorularla bulunup, doğru kararlar verince iyi işler yapabileceğini, iyi şeyler hayatında bulunabileceğini gördüm. Tecrübe ettim. Bunu da buradan bütün öğrenci arkadaşlara e, söylüyorum. Parayı bulmanız zor değil. Önemli olan motivasyonu bulmak. Eğer motivasyonunuz varsa parayı muhakkak alacaksınız. Vizyon ve motivasyon çok önemli. Evet. Çok güzel şeyler anlatıyor, anlatıyorsunuz hocam cidden yani. Inanılmaz. Ben böyle izliyorum abi. Yani. Evet, <gülüyor> evet. Nasıl hocam konuşayım? <gülüyor> hocam şey sormuşlar. E, SZÇK, siz çok herhalde, bilmiyorum ne takma adları. <gülüyor> ee, ben giysi... Çolak da olabilir Hayırdır, <gülüyor> o da olabilir. aklıma <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu giysilere takılabilen, attach edilebilen ne işe yarayacak mesela? Örnek verebilir misiniz diye sormuşlar. Tabii, evet. e, örneklerden bir tanesi elektronik e, sütyen yapıyoruz. Elektronik südyen, e, bu benim e, deri kanseri için yapmış olduğum e, projenin bir diğer versiyonu diri kanserini dedekçe edebilmeyi sağlayan e, dövme sadece derinin üst noktasındaki bilgileri alıyordu. Şimdi biz onu bir step öteye götürdük ve artık derinin birazcık daha e, derin kısmına inebilmeyi hedefliyoruz. Bunu da özellikle meme e, e, planlıyoruz. Normalde meme, Hocam memeden sonra bir kesildi. Meme kanseri mi dedi zor, ne dediniz orada? Evet, meme, meme dokusundaki değişiklikleri Aha, anlayıp tamam. kanseri önceden anlayabilmemizi e, e, sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle de e, benim bu tüm aletlerim için yapmayı e, hayal ettiğim bir şey bu. Birincisi, e, birincisi tabii ölçmüş ölçü olabilmesi önemli, çalışabilmesi önemli. İkincisi e, e, olması önemli, konforlu ve güzel olmalı benim kullandığım aletler. Evet. Üçüncüsü de, üçüncüsü de bu aletler. E, Continue'sini monitoring dediğimiz, uzun süre bilgi taşımalı. Şimdi uzun süre bilgi taşımak niye önemli? Şimdi ben dedem, e, çok, e, şeyi e, e, kan basıncı düşüp çıkıyor, düşüp, düşüp çıkıyor ve yükseliyor bazen çok e, büyük bir şekilde. Evde mesela ölçüyoruz çok yüksek hastaneye gidiyoruz, doktoru görünce dedemin kan şeyi normale dönüyor e, ve e, ölçüyor doktor mesela kan basıncında hiçbir değişiklik olmadığını görüyor. Ama bunu karşı tarafa aktarabilmek için, hani proof edebilmek için bir, bir map olması lazım. Yani benim onu sürekli bir şekilde measure edebilmem lazım ki neler değişiklik olduğunu görebilsin. Geçmişte ne olmuş, şimdi ne oluyor, ileride neler olabileceğini belki de tahmin edebileceği bir sistem olmalı. Onun için ben bu uzun süreli monitör olma olayına çok sıcak bakıyorum ve bunu çok yapmak istiyorum. Bu e, özellikle meme kanseri, meme kitleleri için de bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Normalde kadınlar e, sonra veya işte her gece ya da iki günde bir, üç günde bir tamamen o kişiye bağlı memelerini elleriyle kontrol edin, ederler. Hani bir değişiklik var mı? E, i̇şte herhangi bir sertlik söz konusu mu diye. Buna gereksinim olmaksızın bunu her zaman giydiğimiz e, südyenin yapabilmesini istiyorum. E, bu her memenin büyüklüğüne ve şekline bağlı olmaksızın her memede de kullanılabilecek bir platform olsun istiyorum. Onun için de stretchable, esnek çekilebilir olma özelliğini taşıması gerekiyor. O nedenle de bizim bu e, yaptığımız aletler buna çok uyumlu ve bu konu üzerinde e, çalışıyoruz. Hocam bu aletlerdeki piyozu motorlar organik yapı kullanılamaz mı? Piozo motorlarda diye bir evet. soru gelmiştir. Benim de aklımda öyle bir şey sormak. Organik derken? Yani e, bu yapılar hocam tamamen tene uyumlu değil mi? şey yok. Organik evet. yapı kullanamaz mı diye evet. bir soru gelmiş Piozo motorlarda. Hı, o kullanılabilir. Evet olabilir. O da yapılabilir. Ya, daha mı artı bir şey bu? O yüzden mi sormuş anlayamadım kullanıcınızı ama organik yapı olması. Şimdi, e, şimdi Piozo elektrik malzemeler 3 e, kısmı ayrılıyor. Bir organik olanlar bir inorganik olanlar bir de kompozit. Organik ve inorganik birleşimi. Sanırım soru buydu, tam emin değilim ama... Yani, yani burada, de, evet, şey, yani aradaki fark anlamaya çalışıyorum ben hani Organik yani, niye kullanılıyor, e, kullanmıyor? E, organik, e, organik yani polimer olanlar. Tamam. E, ve polimer olanlarların e, efisiyensisi ve de piezoelektrik kat sayıları düşük. E, ama daha yumuşaklar, vücutla daha uyumlular. Ama ben inorganik olanı kullanıyorum. Neden? Çünkü piezoelektrik özelliği daha yüksek. Ve ben hmm. onları zaten kalın oldukları halde ince ve organik yapıya uygun hale getirebiliyorum. Ya ya zaten, zaten rahat da, oluyorlar yani. Sıkıntı olmuyor. Aynen. Onu. Zaten benim yaptığım aletlerin en büyük e, özelliklerinden ve artılarından biri de halde organik gibi çalışıyor olabilmeleri. In i̇norganik de olsa organik gibi hissediyor Tamam hocam. Çok güzel. Nev sormuş hocam. Ee, sohbetiniz o kadar tatlı ki kaleminizin de güçlü olduğunu düşünüyorum kitap yazmayı düşünüyor musunuz diye sormuş <gülüyor> ee, birkaç kişi aslında birkaç kitap e, e, yayın evinden de bana ulaşmışlardı kitap e, yazalım mı diye kitap yazar mısınız anılarınızı paylaşır mısınız diye ama ben biraz e, erken olduğunu düşünüyorum e, e, daha zaman var e, e, Onun için e, çok şey değilim e, e, yani kitap yazma gibi bir hem bilimsel olarak hem de normal sosyal hayat olarak henüz kitap yazmaya hazır olduğumu düşünmüyorum. Evet. Gizem sormuş hocam. Aslında bir kısmını konuştuk ama. Canan hocamın üniversite öncesi öğrencilik yıllarını merak ediyorum. Mükemmel çocuk muydu yoksa inişler çıkışlar var mıydı not konusunda <gülüyor> ve genel olarak diye soruyorlar. Vardı vardı. Çok inişler çıkışlar vardı. Özellikle edebiyat dersinde. Oh my god. Yani şimdi... <gülüyor> Şimdi ne yapıyor bizim okuldaki sistem? Bir şiir veriyor. Diyor ki işte, şiirde e, şair ne anlatmak istiyor? Yani hocanın düşündüğüyle benim düşündüğüm hep farklıydı. Yani ben şiirde başka bir şey anlıyordum. Hocanın duymak istediği şey başkaydı veya işte bir kelime veriyordu, işte cümle. Bu cümleyle ilgili bir kompozisyon yazın. Yani şimdi benim o cümleden anladığım şeyle e, hocanın beklediği e, kompozisyon arasında dağlar kadar fark oluyordu. Ve ben genelde e, düşüm not alıyordum. E, e, yani e, birazcık ho yani e, hocalarla sürtüşmem de olmuştu diyebilirim. E, çok eleştiriyordum. Aslında. Mesela e, aslında eleştirmek değil, sadece öğrenmek istediğim için. Yani böyle hani öğrencileri, diğer öğrencilerin, pardon öğretmenleri diğer öğrenciler önünde dezil etmek gibi bir hani böyle bir Hı -hı. İsteğim falan yoktu. Sadece merak ettiğimden mesela üniversitede işte hocamın biri, isim vermeyeyim şimdi, işte bir şey anlatıyor, bir, bir sunum. Ya işte 20 yıllık sunum yani. Artık o sistem değişmiş. Başka bir metot var. Ama hoca hala o metodu anlatıyor. İşte ben de demiştim ki hocam bakın hani böyle bir metot var. Hani bu metot artık geçti yani. Kaç yıllık metot bu? Yani notlarını yenilemeyen hocalardı. Hocala, hocamda. Mesela o eleştiri biraz onu kızdırmıştı ve ben sonra benim eleştiri yapma yöntemimin yanlış olduğunu düşündüm. Dedim ki belki de bunu hocanın bütün herkesin önünde değil direkt hocaya söylemem gerekti diye kendime bir, kendime bir ön, öz eleştiride bulundum. Sonra da bunu bir başka hoca üzerinde denedim ve bu aslında bana birazcık tecrübe de kazandırdı bir başka derste hoca yine bir konuyu anlatıyor ama yani anlaşılması çok zor anlamıyoruz yani anlaşılamıyor. Hatta isim de vereyim hocanın ismi şey vermeyin de dersi verin nükleer nükleer fizik diye bir derste. Yani hoca anlatıyor ben anlıyorum. Ama arkadaşlarım anlamıyor. Yani anlatmaya çalışıyorum. İyi arkadaşlarım bir türlü yani anlaşamıyoruz falan. İşte hocanın dilinden anlatmaya çalışıyorum olmuyor vesaire. Sonra hocaya bir öneride bulunun dedim. Hocam bakın ee, ama tabii hocayla konuşuyorum. Kimsenin önünde değil bu sefer. Bu da iyi bir şey. Belki öğrencilere e, şey te, yaşanmış tecrübe için söylüyorum. Hocayla konuştuğumda şöyle demiştim. İşte hocam bu ders biraz zor anlaşılıyor. Hani derste birisi, birilerine böyle hani ödevler verseniz kısa kısa. Ve öğrenciler araştırırsa ve gelip ona göre sunursa. Hem de böyle çok interaktif bir çalışma olur falan diye söylemiştim. Sonra hoca e, ilk ödevi bana verdi. <gülüyor> ilk <gülüyor> <gülüyor> ben yapmak zorunda kaldım yani ama gerçekten de o konuyu çok iyi hazırlanmıştık birçok arkadaşım da yardım etmişti ve o konu üzerinden sorulan soru da herkes full not almıştı ve hoca da bunun farkına varmıştı bir sonraki derslerde de hep birilerine ödev verip birilerinin anlatmasını sağlamıştı o nedenle eleştirmenin de yolları olduğunu düşünüyorum bazen mesela eee çok beğenmediğimiz şeyler, şeyleri e, çok agresif değil de e, veya e, birebir konuşarak da çözebileceğimizi düşünüyorum. Öğrenciyken, hani daha küçük öğrenciyken, e, e, şey, ilkokul, ortaokul derken bunu tam bilmiyordum ama üniversiteye geldiğinde daha iyi öğrenebildim. Daha iyi yeni yollar bulabildim. Bu da ileriki hayatımda bana daha çok yardımcı oldu. Ama arkadaşın sorduğu üzere ...çok inişli çıkışlı bir öğrencilik hayatım vardı. <gülüyor> dersten kaldım nasıl... bu arada. Ben Eleyim dersten de kaldım. Onu da <gülüyor> söyleyeyim. Ama bunu e, gerçekten beni dinliyorsa şu an hocam... ...yani bunu böyle e, gurur duyarak söylüyorum yani. Kaldım ama yani adam gibi kal, kaldım <gülüyor> yani. Dibine kadar kaldım. E, e, e, bize bir ders vermişti hoca. İşte e, elektronik dersi. Elektronik dersinde bize öğrettiği şuydu hocanın. Yani tabii bir kısmında... Elektronik devrelerin verimliliğini yükseltebilmek için az eleman kullanıp aynı işlevi sağlayabiliriz. E, ve biz deney yaparken de bize elemanlar verip bunun devresini sağlamamızı istemişti. Ama derste de bu, biz bu devrenin aynısını görmüştük. Bana da bir şey oldu yani o sınav esnasında ben az eleman kullanarak aynı işlevi yapan bir devreyi yapabildim. İşte hocaya gösterdim. Hoca dedi ki bu olmamış yani. Derste biz böyle öğretmemiştik. Biz böyle öğrenmemiştik dedi. Ama ben de şey dedim ama hocam derste siz bize de bir de bunu öğretmiştiniz. Hani az elemanla daha verimli olur. Hmm. Bakın aynı işlemi mu daha verimli falan. Yok mümkün değil kabul edilemez. İşte sen misin ben miyim? Ben misin sen misin? <gülüyor> falan evet. evet. Kişisel bir şeye dönüştü birazcık yani. Bu anlattığı şey hocam, tam ben düşünüyordum. Birisi de yazmış ondan söyleyeyim dedim. The Genius diye bir dizi serisi başladı işte. Bilim insanlarının hayatlarını anlatıyorlar orada. Ee, orada da Einstein'ın hocam yaşadığı o gençlik, öğrencilik yıllarında benzer sözleşmeler vardı öğretmenliğinde. Benim aklıma o gelmişti. Buradan bir arkadaşımız da onu yazmış. Çok ilginç bir şey. Bu arada sorulardan birisi hocam şu... Şimdi e, ben de hep bunu düşünmüştüm. Birçok mühendis arkadaşımız da izliyor aklına var. Mesela nano çalışsam, çalışsam, hani o alanda gitsem... ...yapay zeka mı, yenilebilir enerji mi... Ama ben bunu seçtim. Şimdi her yeri güneş panelini donatacağız diyorum. Sizi gördükten sonra yanlış mı seçtim diyorum. Ama o seçip ya ne yapacağız? Türkiye'de işsiz kalırız. Yani malzeme diyelim. Malzeme bilimi ve mühendisliği diyelim. Sizi hocam fizik bölümünden, fizik mühendisliğinden diyelim ya da bu malzeme bilimi, mühendisliğine iten neydi? Çünkü gerçekten değil mi? Türkiye'de iş bulması bu arkadaşlarımızın çok daha zor. Genelde akademik gitmeleri gerekiyor. Ki akademik gidince de çok güzel yerlere zor da olsa gelenebiliyor gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi bu malzemenin önemi çok kritik. Ben bu pizzoelektrik malzemeleri çalışırken dünyada birbirinden farklı pizzoelektrik malzeme olduğunu öğrendim. Şimdi ben fiziğini öğrendim ama malzeme kısmı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Üniversiteden bir arkadaşım vardı e, e, Tuğru'nun. Onunla birlikte bir e, karikatür çizmiştik biz. E, karikatür de şöyle. Şimdi Newton ağacın altında oturuyor ve kafasına bir e, e, armut düşüyor. Ama yanlış malzeme ve Newton hiçbir şey keşfedemiyor. <gülüyor> Sonra Newton'un kafasına elma düşüyor ve bingo, doğru malzeme. Newton yer çekimini kuruyor. E evet. bu sadece işin aynen, bu sadece işin e şey fan boyutu yani eğlenceli tarafı. Ama malzemelerin e özelliklerini bilmek çok önemli çünkü ben fiziği malzeme bilgisiyle birleştirdiğim zaman ortaya doğru aletler çıkartabilirim. Mesela Kalp için e, kullandığımız pizo malzemesi farklı. E, vücut içinde kendi kendine eriyen ve vücut sıvısı ile birlikte yok olan aleti yaptığım zaman kullandığım pizo tamamen farklı. Oxide kullanıyorum birinde pi led zirconate titanate kullanıyorum. İkisi birbirinden tamamen farklı. Ama ben eğer zinc oksaytın vücut içinde moleküler seviyede eridiğini bilmeseydim, pizo elektrik olduğunu bilmeseydim erime sıcaklığını, kaynama sıcaklığını işte ne bileyim e, dekompose olma sıcaklığını bilmeseydim aleti ona göre dizayn etmem çok zor olacaktı. O nedenle malzeme bilimleri çok kritik olduğunu ben e, dünyada var olan çeşitli pizo malzemelerin bilgisini öğrendikten sonra anladım. Ve böyle Hocam, malzemeler... çok güzel şey e, gene bir e, ilginç bir soru aslında geleceğe e, yönelik ama şu şekilde. E, Yalçın Güngör sormuş. Bir sonraki mesela Piyoz Elektrik alanındaki çalışmanız ya da hedefiniz nedir diye sormuş. Artık çok da şey her, herhalde e, hani sizin belki de çünkü bazı şeylerde biraz gizli olabilir. <gülüyor> Tabii fikirleri evet. kaptırma bakalım. Ee, şey bir sonraki çalışmamı birazcık çok ayrıntısına girmeden söyleyeyim. İşte Hawking'le olan fotoğraftan sonra birçok insanın ilgisini çekmiştik çünkü. E, ALS hastaları için yapmayı planlıyorum. E, bu piezoelektrik malzemeler kullanılarak e, bu hastaların e, hayat sürmeleri için neler yapılabilir? Etkileşimlerini başka insanlarla sürdürebilmeleri için neler yapılabilir? Üzerinde çalışıyoruz. Hatta onun için bir öğrenci e, şimdi aldım. E, İspanya'dan gelecek. E, e, birlikte çalışacağız. Daha önce benimle e, burada Beyin projesi üzerine çalışmıştı. Yaklaşık e, 6 ay e, bir, e, başka bir proje üzerindeydi. Sonra benim projeme katılmıştı. E, e, birazcık böyle ALS hastaları e, ve e, motor nöron hastaları için bir, e, Çok bir şeyler güzel yapmak ya. mükemmeliyiz. Yani. Evet. Şu fotoğrafa bakar mısınız arkadaşlar? Hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki Hawking hani onun hayalini evet, kurmak bile demiş ya bir arkadaşımız yani o günlere <gülüyor> gelmek. Mükemmel hocam. Hocam bir anlatabilir misiniz Halking ile tanışmanızı ve Nasıl, başınızdan tamam. geçenleri. <gülüyor> Olur. Şimdi bu gördüğünüz oda Harvard Society. Harvard Society'den de bahsedeyim. Şimdi hem oradan bahsedeyim hem de Halking'e geçeyim. Şimdi Harvard Society 1933 yılında kurulmuş bir kulüp. Ve bu kulübün içinde yani şu an üyeleri, eski üyeleri. Daha doğrusu ben mezun oldum ama. Harvard Society'nin sonsuza kadar genç akademi üyesiyim. Ee, öyle bir ünvan veriyorlar size ve Harvard'ın tüm resmiyetleri. Aynen. Yani siz yaşadığınız bu süre boyunca buraya girip çıkıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz, her türlü Harvard'ın olanaklarından yararlanabiliyorsunuz. Şimdi e, e, bu 1933 yılında kuruluyor ve e, 2015 yılına kadar Türkiye'den buraya kazanan, buraya girebilen hiçbir e, biri araştırmacı olmamış. Ee, tabii bunu e, buraya girebilmek için birinin sizi nomine etmesi, aday göstermesi gerekiyor. Beni de doktor hocam aday göstermişti. Ee, ve e, yaklaşık her yıl 800-900 kişi aday gösteriliyor. Ee, ve sonra paket yolluyorsunuz işte neler yapmak istediğinizi anlatıyorsunuz. Ve bunlardan sadece 40 kişi mülakata davet ediliyor. Ve 40 kişiden de sadece 12 kişi Junior Fellow yani genç akademi üyesi olabiliyor her alandan var. işte fizikçi var. işte ne bileyim neuroscience var. Genelde şeyler var. Hukuk, tarih, coğrafya çalışanlar var. Ve buradan çıkan insanların büyük bir çoğunluğu Nobel ödülü kazanan, işte Millenium Prize kazanan, Field Medal kazanan insanlar. Çoğusu devlet başkanı oluyor vesaire. İşte Noam Chomsky bunlardan birisi. Marvin Minsky bunlardan birisi. Çok... Kösteci bir grup. Ee, i̇şte benim hocam buna nominate gösterdiğinde e, ben anneme babama şöyle demiştim demiştim ki e, e, eğer mülakata davet edilirsem beni yaparım ve junior fellow olurum ama mülakata davet edilemezsem yapacak hiçbir şey yok. Mülakata davet edilmediğince zaten bitiyor orada proses. ve beni e, ben Türkiye'ye bir ödül almaya gitmiştim e, MIT Technology Review. Türkiye'de bir e, e, yılın inovasyon, yılın inovatory ödülü vermişti bana. Onu almak için İstanbul'a gitmiştim. Hadi kahvelerimizi, çaylarımızı, yılın üstünde hep Mehmetçik Vakfı'nda içeriz. Mehmet, Mehmetçik Vakfı'ndayız. e kontrol ediyorum. İnternet var. Harvard'dan bir e-mail gelmiş. İşte Canan sana ulaşmaya çalışıyoruz. Bize telefon eder misin? Ay böyle çok heyecanlandım. Oley dedim. Herhalde beni mülakata davet ediyorlar. İşte aradım Harvard'ı. İşte dedim ki buyurun beni aramak istemişsiniz. İşte seni mülakata davet ediyoruz falan dediler. Pazartesi günü. Benim uçağımda pazartesi günü yani yetişmem mümkün değil. Salı günü olur mu dedim. Hayır mümkün değil. Biz her, her pazartesi yıkıyoruz. Çünkü her pazartesi akşam yemekleri var. Günlü hocaların geldiği e, akşam yemekleri var. Hawking'de onlardan biri olacaktı yıllar bir yıl sonra. E, tamam dedim o zaman ertesi pazartesi olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü tatil dediler. Tamam dedim artık Bitti yani beni daha çağırmayacaklar diye düşündüm. Bir sonraki pazartesi gelinlediler ve bana, o iki hafta bana çok işime yaradı çünkü mental olarak kendimi hazırladım toplantıya ve benim özelliklerimden biri de bu biraz enteresan bir özellik ama söyleyeyim bari. Ben birileriyle tanışmadan önce genelde YouTube'da konuşmalarını dinlerim. Sesleri nasıl, mimikleri nasıl, nasıl konuşurlar, cümleye nasıl başlarlar merak ederim. E, yabancılık çekmemek için ilk konuştuğumda ve bu mülakata girecek 14 tane büyük hoca var. İşte Harvard'da çalışıyor hepsi büyük büyük hocalar, dekanlar vesaire. Nobel yani ödüllü hatta. Pardon, üç tanesi Nobel ödüllü. Çeyirmenimizle Nobel ödüllü kazanan fizikte, biyolojide pardon. İşte ben bunları tek tek dinledim vesaire. Sonra bu Harvard Society'nin mülakatına gitmek gitmeden önce bir saat önce çıktım. Hemen Society'nin karşısında bir kafe var. İşte çayımı aldım yüzüm society'ye dönük, elimde liste var gelecek liste yani kimler gelecek işte senior falan tek tek geliyor ben çekediyorum. ediyorum ha bu geldi falan diyorum tamam ben bunu dinlemiştim hatırlıyorum nasıl bir insan olduğunu falan diyorum neyse e, mülakata girdim ve e, hayatımda geçirdiğim en güzel mülakattı ve e, aslında tarihte bir ilk oldu 14 kişiden de 14'ünden de oy almamız gerekiyor pardon 14'ün 12'sinden oy almamız gerekiyor. Ben 14'ün 14'ünden de oy aldım. Yani böyle çok güzel bir şekilde kazandım ve... E, ...Harvard Society'ye giriş yaptım. Şimdi bu Harvard Society her pazartesi günü dediğim gibi... E, ...büyük hocalar davet edilmişti, Hawking de bunlardan biriydi. E, i̇şte bizim gibi Junior Fellow, genç akademisyen, akademi üyesi olan arkadaşlarla birlikte... ...yemekler yiyoruz, e, tartışmalar yapıyoruz, günlük konuşmalarda bulunuyoruz. E, bazen çok enteresan konuşmalar oluyor. Mesela şöyle düşünün bir masada oturuyorsunuz, çok yakın arkadaşınız, arkadaşlarınız işte biri Nobel kazanmış, biri Millennium Prize ortada bir şey var, çikolata tabağı. Çikolata yiyip çikolatanın içinde yüzde kaç kakao olduğunu bulmaya çalışıyoruz mesela. Çok enteresan yani böyle hani çok bilimsel olmayan çok biraz şey daha var. hayata dönük böyle enteresan konuşmaların olduğu nokta. Hawking'in ilk geldiği zaman, ilk geldiği gece ben tabii Hawking benim çocukluğumun kahramanlarından biri, hay, yıldızları olan ilgim ondan biliyor. Aynen. E, şimdi Hawking konuşması zor. E, bir saatte iki cümle ancak yapabiliyor. Sistem çok yavaş çünkü. Sistemi. E, i̇şte ben Hawking'e eğildim. İşte aynen böyle. Hocam bir şey saatte yapıyordum. iki cümleyi abartarak mı söyleyebiliriz yoksa hakikaten bir saatte iki cümle mi yapıyor? Yok. Gerçekten bir saatte iki cümle ancak yapabiliyor. Çünkü sistem yani bu Oo. internet senin olduğu sistem çok şey. İşte biz o sistemi biraz genişletmeye çalışıyoruz. Ee, i̇şte Hawking'e doğru eğildim ve dedim ki işte, adamın konuşmasına bile izin vermiyorum artık. <gülüyor> çok heyecanlıyım çünkü. Çok heyecanlıyım. İşte merhaba Hawking. Ee, i̇şte ben Canan. E, ben İstanbulluyum. Bu benim Junior Fellow olarak ilk senem. İşte bunları yapıyorum. Şunları yapıyorum. Ee, öğrendiğim kadarıyla siz de bir sistem kullanıyormuşsunuz. Bunu e, e, geliştirecek bir fikrim var. Birlikte çalışmaya ne dersiniz falan. Adam zaten böyle bir kaldı. Ondan sonra şey dedi... ...şey dedi sadece, good dedi, iyi dedi. Ondan sonra gözüyle şeyini çağırdı... ...medikal danışmanını. Kıbrıcık saçı, çok tatlı bir adam. İşte detayları ona anlat dedi. Hemen anladı adam artık uzun süredir birbirleriyle çalıştığı için... ...bana detayları anlatmanı istiyor dedi. Sonra detayları anlattık. Şimdi işte birazcık daha projemizi geliştirmeyi... Ve umarım, eğer olursa tabii, eğer kendisi de hala çalışmak isterse, ilk denememizi onun üzerinde yapmayı çok istiyorum. Müthiş. Hocam siz anlatırken ben burada heyecanlandım. Stephen Hawking'e şöyle bir eğildim. <gülüyor> öyle bir, <gülüyor> bir ambiyans ki şey diyeceksiniz, Hawking şöyle bir döndü, ben de seni bekliyordum dedim. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama çok çok çok tatlı bir adam ee, ve e, e, hayattan hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir adam. Ben onu gördükten sonra laboratuvarda yaşadığım zorlukların hepsinin üzerinden gelebileceğimi bir kere daha anladım. Çünkü Hawking dediğim gibi parmağını bile kıpırdatamıyor şu an ve sadece alt çenesini ve gözlerini bebeklerini kıpırdatabiliyor. Ve bu adam hala bu zaman ve bu yaşta ve bu kapasitede 7 sayfalık bitmeyen denklem yazabiliyor. Yani bu adam bunu yapabiliyor ee, ve bu efektif sisteminin de bu kadar az efektif olabilmesine rağmen... ...ve bunu ilk, ilk, e, Hawking'le ilk e, toplantıdan sonra öğrencilerime gidip anlattığım şey e, buydu. Yani anlattığım durumu, çocuklar bizim kalbimiz çalışıyor, ellerimiz var, ayaklarımız var. Çok şükür yemek yiyebiliyoruz, tuvalete gidebiliyoruz, anlatabiliyoruz, bizim bir şeyler yapmamız lazım bizim tarih yazmamız lazım ve bu tarihin bir parçası olmak istiyor musunuz diye sordum. Onlar da tamam dediler ve çalışmaya başladık. Çünkü biz çok yoğun çalışıyoruz. Çok çok büyük emek vererek, zaman harcayarak çalışıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Çok, çok çalışıyoruz. Güzel şeyler yapmak için insanlığa insanları ayırt etmek sizin herkese ulaşabilmek için çalışıyoruz. Ee, bunu bir hayat e, felsefesi haline getirdik. Yaptığımız iş bizim yaptığımız iş artık bir e, hayat tarzı oldu. Hayat felsefesi oldu. Ben deneylerimi yaparken her sabah her sabah yaptığım deneyleri birine ithaf ediyorum. Oluyor mesela e, işte Soma'da ölenlere ithaf ettim. Soma'da öksüz, yet öksüz kalan çocuklara, yetim kalan çocuklara ithaf ettim. Çocuk istismarı olan çocuklara ithaf ettim. Ailelerine ithaf ettim. Bu arada bunu söylemek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama olur da anonim olarak konuşmak isterlerse çocuklarının başına böyle gel bu iş, bu tür iş, talihsiz vakalar gelmiş aileler çocuklarıyla birlikte beni görüştürmek isterlerse, Skype yapmak isterlerse seve seve konuşurum, seve seve destek olmak isterim. Bunu da buradan söylemek isterim. E, e, e, bu talihsiz olayı sırtlarında taşıyan çocuklara çok çok destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O vakıflar e, çok da güzel evet. oldu. E, mesela dünkü deneylerimi e, açlık grevinde bulunan Nuriye ve Semi için yaptım. E, e, anneler günü deneylerimi anneler için yapıyorum. anneleri e, anneleri olmayan çocuklar için yapıyorum. Babalar gününde de aynı şekilde. Sevgililer gününü herkes için yapıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇çin herkese hitap ediyorum yaptığım deneyleri. Spesifik bir ee, için işte, yapmıyorsunuz yani. Camile... Aynen. <gülüyor> aynen. Çağrı <bak>, <gülüyor> <Çari gülüyor> tam şey oldu. <gülüyor> magazin ama programı şey gibi oldu. Şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında işte dediğim gibi Türkiye burada olduğum halde fiziksel olarak buradayım ama kalbim her zaman Türkiye'de. Her ne olursa olsun memleketimi çok seviyorum, İnsanlarını çok seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağ üstüne her zaman güveniyorum ve e, e, tam Türkiye'ye bir şekilde ulaşabileceğimi düşünüyorum. İşte bu Skype toplantıları, Türkiye'ye seyahatler, öğrencileri buraya getirmeler, bunlar ufak ufak adımlar ama damlaya damlaya göre oluyor. Bunu e, herkes herkes yapsa ne kadar çok öğrenciye ulaşacağız. Güzel olacak. Hocam, evet. şunu fark ettim. Profilinizde mı? insan kalmayı hayal, ed hayal eden bir bilim emekçisi evet. demiştiniz. Evet. İnsan kalmaktan evet. kastınız nedir? Valla şimdi insan kalmak demek özüne dönmek demek. Ben hayatımda hiç kötü bir bebek görmedim. Bir bebek de görmedim. Kötü ee, hayvan da yok hayvan. mesela bence. Aynen, kötü hayvan da yok. Kötü aslında kötü. Nasıl söyleyeyim. E, e, kötülük zaten biraz göreceli de bir kavram yani olan... Aynen. E, e, saygısız insan diyelim, sevgisiz insan diyelim. Belki öyle demek daha düzgün olur. E, ben ins, ins, e, şöyle söyleyeyim. E, i̇nsan kalmak demek özüne dönmek demek ve insan olmak insan insan kalmayı başarabilen bir insan ee, her zaman adaletli emeği meydana getirir ve adaletli emek, adalet etmek sizin herkese yarar. Ee, benim yapmak istediğim de o. Bana hep soruyorlar, sizin en büyük hedefiniz nedir? Benim en büyük hedefim e, yaşadığım süre boyunca insan kalabilmek, işleri, e, kişi fark etmek sizin, ülke fark etmek sizin, coğrafya fark etmek sizin herkese ulaştırabilmek. Ee, işte bazen yorumlar geliyor işte diyorlar ki Türkiye'de de yapsaydınız işte Amerika'da yapıyorsunuz Amerikalılar yararlanmayacak gibi ee, ben insanların bulundukları yerin e, önemine inanmıyorum ee, insanların bulundukları yerden ziyade tabi bir ekosistemi olan yerleri söylemek için söylüyorum ee, yapabileceğiniz işleri yer iş olan yerler çerçevesinde söylüyorum insanın nerede olduğu değil Nasıl yaptığı ve ne için yaptığı önemli. E, ve artık dünya çok global. Yani burada olmanız... Yani şu an senin sizinle konuşabiliyorum. Twitter'da, Facebook'ta birçok kişinin sorularını alabiliyorum. Onlarla tek tek sohbet edebiliyorum. Teknoloji çok gelişti artık. Ama önemli olan işin kimlere ulaşabileceği. Ve ben biliyorum, çok eminim yaptığım iş e, hiç tanımadığım insanlara yardımcı olacak. Nazım Hikmet'in de şiirinde dediği gibi diyor ya yaşamayı ciddiye almak çok önemli. Bir laboratuvarda beyaz önlükle elleriniz arkanızda gözlükleriniz takılı hiç tanımadığınız insanlar için bir şeyler yapabilirsiniz diyor. Hayatı ciddi almak o nedenle çok önemli. Ben de e, bu e, sadece Türkiye ile sınırlı değil her yerindeki ihtiyacı olan bu aletlere ihtiyacı olan herkese yardımcı olmak istiyorum. Çünkü ben yakın aile fertlerimi e, maalesef e, hastalıklar nedeniyle çok sık sık kaybettim. Ve çok yakın zamanlarda kaybettim. Onlarla geçirdiğim kaliteli zamanın e, ne kadar muazzam olduğunu hatırlıyorum. Ve benim yaşadığım bu talihsiz zamanları, üzüntüleri başka insanların yaşamasını istemiyorum. Obliyetim olduğu konuda çalışıyorum ve o konu üzerinde e, yoğunlaşıp bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ee, Nanorobotlar e, ilgili çalışma düşünüyor musun hocam kansere karşılerde acaba var mı böyle planınız? Nanorobotlar benim aslında çok e, ama çok e, ilgi alanım değil daha doğrusu çok e, e, nasıl söyleyeyim türb e, alanım değil ama arkadaşlarımla birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz e, e, nanorobotları e, malzemelerini ve dizaynlarını bizim yaptığımız ama uygulamalarını başka grupların yaptığı çalışmalarla da ilgileniyoruz. Bir diğer yapmak istediğim şey de benim e, bu e, karın içi ve bağırsak içi bilgileri alan elektronik e, pil. Pil de. E, İngilizcesi oldu. Elektronik e, tablet. E, şey nasıl vücutta ilerler, ne tür bilgiler gelir falan diye. Bir de, birazcık da onlarla ilgileniyorum. E, Bilimin yaptığım aletler genelde nano değil ama daha çok mikro boyutlu. Evet. Hocam yani biz... O kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki mesela Yağız Baş demiş ki böyle işten bir sabah samimiyet yok ya sabaha kadar dinlerim hocam demiş. İşte ne <gülüyor> demiş ki adınızın anlamı gibi sizi size gönül veren insanlar vardı hocam bu yayınla daha da arttığını çoğaldığını düşünüyorum demişler mesela. Yani bize kalsa biz de sabaha kadar yaparız ama sizi yoruyoruz gibi hissediyorum ben yani çok da yormak istemiyoruz. Bir de başında da söylediğiniz evet. gibi açlık açlık grevi. Le destek olmaya çalışıyorsunuz Ankara'da devam eden işlerini kaybetmiş olanlara. Burak istersen sen o görüntüleri göster abi fotoğrafları ya, vereceğimiz şeyleri abi. verelim arkadaşlarımıza. Sen onları gösterirken hocam yani bir dolu aslında teknik soru gelmiş mesela işte şeyi falan sormuşlar neredeydi o soru? Ya mesela şey falan, çeşitli hormonların, mesela dopamin hormonunun salgılanmasını arttıran kimyasal teknolojiler geliştirilebilir mi diye sormuşlar. Ya da bu dopamin olmak zorunda değil tabii. Birçok insanın psikolojisini etki eden, sağlığına etki eden hormonları ayarlayabilir miyiz mesela? Yani bu tip sorular var. Eğer hızlıca cevaplandırmak isterseniz. Aha, evet, çok güzel sorular. Ben genelde ilaç kısmında değil ama ilaçları... Teknolojiler, arayüzler üzerinde çalışıyorum. Bu beyin iğnesi, işte hediye edeceğimiz iki iğne de e, onu yapıyor aslında. E, Beyne direkt e, dopamini veya musikamolu injekte edebileceğimiz aletler. Hı -hı. Normalde işte Parkinson hastasıysanız, e, hani ağız yoluyla veya damar yoluyla alıyorsunuz bu ilaçları. Bu bütün vücudunuza zarar veriyor. Bunu, e, çok ilginç bir fotoğraf gördüm şimdi. E, ben bu, şey, fotoğrafına çalışıyorum. Anlamı, şey, e, fotoğraf mı? Bak baştan gösteririz. Ben de anlamadım bana. ama açıklama <gülüyor> olacak. Şerkesin balını. <gülüyor> ee, şey, um, e, işte bu um, alet ivasyonunda daha iç, daha minik alet e, ilaçları direkt beynin içerisine aktarabileceğiz. E, e, dediğim gibi e, ilaçlardan ziyade e, şey yapıyoruz biz. E, er Uz benim Facebook'ta e, pardon Facebook'ta diyorum. Skype toplantısı yaptığım çocuklardan biri. Tez yazma projesi, bravo tezini yazıyormuş. Hocam arada... görüyor musunuz? 3 saat yaklaşıkken. Wow, süper. <gülüyor> saat, oh, Bu arkadaşım süper. vereyim mi hemen eğitim setini? Veririm, evet, evet, vereyim. Hocam görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Burak bir en üste çıksana abi. Çok geçtik bir arada bir dolu mesaj var. Bir... E, yani o şey selam Mesela herkes tabi selamlarını iletmemizi istiyor veya e, gerçekten çok e... tatlı bir kıskançlıkla deniyorlarmış ki ben de öyleyim ama güzel bir şey <gülüyor> bilginizi kıskanıyoruz sizin <gülüyor> izle olması istediğiniz şeyleri. O ikisini okumuştum Onu o ikisini okudum abi. Hocam mükemmelsin. Tam da motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz gibi bir soru soracaktım ki dolu evet. dolu gümbür gümbür geldi. <gülüyor> Herkes ilham veriyorsunuz hocam. Aynen. E, çok güzel mesajlar alıyorum gerçekten. Her sabah e, böyle güzel arkadaşlardan güzel mesajlar almak çok hoş. Mesela işte biyomek makineler üreterek kansere engel olabilir evet. miyiz ya da karşı gelebilir miyiz diye sormuş yukarıda bir arkadaş. Yani çok fazla tabii çok teknik bir sorular, bir biraz sorunlar. da araştırma soruları değil mi hocam? Yani böyle Evet doğru. Çünkü cevap yani. çoğu zaman olabilir. Evet olacak ama <gülüyor> yani neden olmasın? Yani zaten demiştim. Evet. Hocam bakın kim izliyor? Aaa kedicik. <gülüyor> Baya da ilgili aslında. <gülüyor> bakın hocam evet. yeni konuğumuz sizden sonra. Çağrı <gülüyor> kalsam mı test et. Evet evet gördüm onu. Benim yazdığım yeni kitabın şeyi hocam başlığı. <gülüyor> Yok çok şey sanırım. Evet tabii Türkçe yazıyorum tabii Hı -hı. zaten Türkiye'deki insanlar için hocam seni matematik olarak çok feza bilim dolu geleceksin olsun demiş sağ olsun Yusuf fotoğrafını göndermiş size selfie çekiyor Fizik mesela <gülüyor> bakın kısaca şunu özeti gözlüğü dağıtmış <gülüyor> gözlük <gülüyor> birazcık para <gülüyor> bakın Gönlüğün bakın yine kediler izliyor siz hocam herkesi <gülüyor> takip ediyoruz dedim <gülüyor> mi kediler <abi. gülüyor> Süper. Hocam arkadaşın merak etti geldi kalkamıyor ne güzel ya anneler <gülüyor> görüyor Anne, e, e, Bu a, annenize gönderelim o zaman beyin iğnesini. Tamam bir tane beyin iğnesini o arkadaşın annesine iletelim. Ev, evet. o adı da evrim. <gülüyor> Çağırın <gülüyor> falan. falan. Tamamdır ben de ona benden de onay aldı. Evet, Neil de e, Tyson gelmezse ben de gelmem yazmış gördün mü? <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Ha mesela evet. yapay zekar üzerine hiçbir şey yapıyor musunuz hocam? Onu da soralım. Yani... Ee, aslında yani yaptığımız şey birazcık yapay zekayla aynı paralelde. Ama şu an çok... Murat o ilerleme abi. Bir, yani sanırım il ileriki yıllarda yapacağımız işlerden birisi. Çok iyi ya. Çok gerçekten ne kadar multidisipliner aslında. O çok güzel. Evet, evet. Yani bizim şu an benim en çok ilgilendiğim organlardan birisi beyin. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyorum ama... E, e, çok yapılacak şey var. Onun için beyin üzerine biraz odaklanmak lazım. Zaten beyni ediyoruz. açıp kapatmayı da biliyormuşsunuz hocam. Sizi tutan bir şey yok ama. Algo Yatma Geliştirme kitabı ve programına giriş. Canan hocamız. Süper. Bir selam Tunceli'den çabuklar. mesela hocam. Mesela Yani Tunceli'den izliyorlar mesela. Yani Türkiye'nin her yerinden izle. Geçen yayından önce mesela mesaj atmışlar. Amerika'da oluk çatı oluğu işçisi bizi Tübeti izliyor mi? mesela. Tamam. Şeyde olukla çalışırken, çatılarda çalışırken bir yandan bizi Türk e, bir işçi e, ama Amerika'da çalışıyor. İnanılmaz bir şey ya. O kadar çok kişiye ulaşabiliyoruz. Sadece ki. arkadaşlarımız da izliyor hocam. Sadece sayısız. Sayı sayı sayı sayı. sayı. Hatta e, sanatçı e, arkadaşlarımız mi? daha. Hocam da yapmış galiba. Birini de Berkaya çıkıyor. verelim o zaman. Ne dersiniz? Tamam Berkay'a Hı, da o zaman ben e, ben şey beyin attım. Ney? Verelim. Biraz bu kişilerin e, isterseniz bize ulaşsınlar biz size biletelim. Tamam, Evrimacet.gmail.com'a arkadaşlar. Berkay ve Evrim bu fotoğrafını ve e, bir önceki annesini paylaşan arkadaşı. E, Evrimacet.gmail.com adresine mail atarsanız e, ben koordinasyonunuzu sağlayacağım sizin e, Canan bak, hocamıza. Bak, bak, çekirdek ve Oo, çay. <gülüyor> <gülüyor> o çay ama koyu öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Üçgenler, fonksiyonlar. Ne? Problemlar. Bunu desteklemiyoruz değil mi hocam? Ee, ya da boş verelim. Bir ver, tane versek, ne yaparsak, ne yapalım? Feyza'ya, Feyza ya ben e, benim kitabımdan vereyim o zaman. Aha. Öyle yapalım. Tamam. E, tamam. Ya ben o, hem de o öyle olsun. Feyza'ya da ben o kitaptan vereceğim. E, post atsın Feyza. Bak evet, el, Feyza sen de evrimace@gmail.com atarsan yo işte bu benim Amerikalı. Yüzüm dönmediğim bir gülümseme. Demiş. <gülüyor> Başka fotoğraf bitti galiba. daha çok da işte. <gülüyor> ha, bu arada bu mesaj mesela biraz, birazcık yukarı çıksana Burak. Şey Sizinleyiz yazmış uh, bir organizasyon <gülüyor> yanındır. Dinlükçe ders. Aa bak Hı. daha çok. Ha, bak, uh, bu moleküler, biyoloji, genetik bilmiyorum bir topluluk mu ama eminim az önce yaptığımız çağrı işte evrim ağacı olarak neye ihtiyacınız olursa. Eminim başka topluluklar da dahil olacaktır. Sadece evrimaci değil zaten. Mutlaka koordine, koordinasyon içerisinde kalalım hocam. Yani en azından böyle pratik taraflarında yaymadır işte şeyde ki akademik de olabilir tabii ki bir noktadan sonra. Biz yani çünkü doktor öğrenci mesela Harvard'da çalışan arkadaşlarımız var bilim kazanı ekibi. Harvard'da 4-3-4 tane arkadaş. Onlar da bilim kazanı diye bir yayın yapıyorlar. Oradan bir mesela bağlantılar kurulabilir, akademik bir şeyler yapılabilir. Yani onları konuşuruz zaten ilerleyen zamanlar. Hocam gülüşümüz kalbe tamam. iyi geliyormuş. Sağolsun. Neye gerek kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın, Ritim düzenleyicileri. Çok güzel ya. Herkes ne nerede? Altta da bak benim kitap Altasın var. Altta göz görünüyor <benim> <gülüyor> evet. Bak yine senin kitap. Çağrı evet, iyi evet. satıyorsun ama Vallahi... Austin faydalı oluyorsun mutlu <gülüyor> abi ne diyeyim. Kuantum <gülüyor> zayıflamadan çok gidecek bu gidişler. Tek rakibimiz kuantum zayıflama zaten. musun <gülüyor> bak arkada genetik biyoloji kitapları güzel. Canan hocamızın fotoğrafı. Hocam şu fotoğraf çok ben beğenmiştim. Çok güzel gerçekten. ya bizim çocukluktan kalma bayraklarla. <gülüyor> <gülüyor> bu bayrağı bulmak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Hiç <gülüyor> şey Yani o bayrağı bir matbaacı evet. arkadaşa sağ olsun. Hocam yaptırdı. Çok ilginç. Belki matbaacı arkadaşlar dinliyorsa belki basabilirler bu tip. Eskiden kalma işte çocukluklar. İstanbul'da bulabildik. Baya falan. Baya uğraştık yani. Ben değil de aslında. E, Tuğrul hocam var benim müzik öğretmenim e, liseden. O sağ olsun İstanbul'a onun için gitti o, o yani. O, o Aynen. Hocam, hocam size umut kaynamız diyebilir miyim? <gülüyor> Siz de ben her <gülüyor> ya. <gülüyor> çok güzel. Ne güzel. Yani. Çok sağ olun Mesajlar çok güzel. Teşekkür Bu ederim. De... Gibi... Ee, şey vereyim ilgileniyorsa Arduino şeyini vereyim. Evet belki önemli. öğrenebilir. Yani bilmeyen birine gitmesi önemli. Ee, o da sana ulaşsın ya da gene bana ulaşırlar sevircimacından ben buraya yönlendiririm ben arkadaşlar. arkadaşlar. Bir tane de işte Arduino vereceğiz abi. O Arduino'yu da ya da Arduino ikisini de verelim. Arduino'yu da öğrenim e, e, de ben vereceğim. Vereceğim. Aynı, beraber kullanırız tabii. Aynı tamam. adama tamam. Tamam. tamam. Bak bak. O oh, çok güzel ya. Çikolata var. Ben bayılıyorum tarih. bana Tom ya, ya. Olmaz bir şey. Süper. Be true to yani who hocam, kesimimiz var. Evet. Görüyorsunuz. Soru sormak evet. sınırları genişletir. Bakın. Mutup tarih. Harika. Siz. Yani bakın arkada güzel bir kitaplık. Emi'yi Nazmi'nin <gülüyor> köşe Bu bir mesajımız haricim. çok güzel. 144 TKK'ya teşekkürler. <gülüyor> Kredi yurtlar kurumundaki internet zayıf olduğu için yüz, en düşük çözünürlükte izleyebilirim. <gülüyor> Gerçi <gülüyor> güzel ki Fena da gözükmüyor aslında. <gülüyor> Hep bu hocam. Bakın en güzeli buydu bence. Küçük Aa, kahne. Harika. Ağaç yaş keneydir. Tezlesine yazık. Harika. Var. Mükemmel. Bir tane, bir tane de bu küçük kısa gönderelim. Tamam tamam. Ee, bir yukarı İyi. çıksana abi. <gülüyor> e, Tuğba, e, siz de bize ulaşabilirseniz eğer e, evrimacetgmail.com'a e, çok iyi olur. E, ben Hı. koordine edeceğim gene. Tamam. Tamam. Evet hocamız da Krakow'dan, Polonya'dan Yani size... dünya çapında hocam. Dünya Krakow, <gülüyor> Polonya'dan izleyenler var. Aslında ben de sizlerden de birazcık. aa çok güzel. Sizin fotoğrafınız. Evet evet <gülüyor> gördüm. Bu Tam göremiyorum ben ama. Tanımıyorum. O şey ya. E, muhtemelen. E, gerçi şimdi yanlış bir şey söylemeyelim de. Sanırım ben onu görmüştüm daha önceden. Tatlandırmak lazım. Teşekkürler. Aa, çok tatlılar. Böyle işte hocam takipçerimizi görüyorsunuz. Süper, süper, süper harikasınız. Evet. Hocam... E, Gençlere son bir mesajınız var mıdır yayını e, tamamlamadan önce? Ne yapsınlar? Yani biri sormuş mesela bilim insanı olarak ne yapmam yani ne, olmak için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki kısım kısım bahsettik bunlardan ama nasıl o motivasyonu bulmayı nerede aramalılar? Belki de bununla bu mesajla bitirmek e, en iyisi olacaktır. Herkes için değişebilir tabii cevabı. Ben bunu kendi öğrencilerime de söylüyorum. Bilim insanı olmaktan önce, önce çok iyi bir insan olsunlar. Ee, i̇yi insan olmak her zaman kazandırıyor. Zaman alır bazen ama elinde sonunda hep kazanan siz oluyorsunuz. Onun için öncelikle iyi insan olsunlar. Ee, e, kimseyi birbirinden evet. ayırmasınlar. Herkes ortak bir diyalog halinde olabilsinler. Bir, çünkü iyi insan, e, iyi bilim insanı olmak ister istemek. E, i̇stemenin yolu iyi insan olmaktan geçiyor. Çünkü bilimi biz insanlar için yapıyoruz. Evet. İyi insan olmamız gerekiyor ki iyi bilim insanı olabilelim. <Gülüyor> ee, gülmek çok önemli. Gülsünler, gülümsesinler, soru sorsunlar. Ee, biri düştüğünde yardım etsinler. Ee, günaydın desinler, iyi akşamlar desinler. Selam desinler, tanımadıkları insanlara merhaba desinler. Ee, yardımcı olsunlar etrafındakilere. Ee, yardım görürler çünkü. Ee, fizik her yerde, dünyada etki tepki kuralı. Siz bir etki yapmadığınız sürece tepki almanız mümkün değil. Etkileriniz iyi olsun ki tepkileriniz de iyi olsun. Evet. Kendileri olsunlar. Kendileri gibi yaşasınlar ve neyi istiyorlarsa onu yapsınlar. Herkesi dinlesinler ama en son akıl ve gönülsüz geçinden geçirsinler. Ve yapabileceklerin, yapabilecekleri en iyi şeyi yapsınlar bir taş ustasılar, ustasıysalar en güzel taşları onlar ee, bir Aşçılarsa en güzel yemekleri en güzel pastaları onlar yapsınlar. Ee, etraflarına güzellik saçsınlar. Güzel olmak <gülüyor> iyi olmak çok güzel. Çok güzel ee, gerçekten pozitif enerji çok önemli. Bir de e, olumsuzluklar karşısında asla e, mutsuzluğa kapılmasınlar. Yani Zorluklar herkesde var. Ee, onun için e, çok e, e, kafaya takmasınlar, yollarına devam etsinler, alternatif yollar bulsunlar ve e, ön yargıdan uzak olsunlar. Bu da güzel bir şey. Bir de bu bir söyleyeceğim şey, o da çok önemli. E, e, varsayımda bulunmasınlar. Yani konuşsunlar. İşte etraftaki şöyle düşünüyor, şu şöyle düşündü, bu böyle düşündü falan diye düşünmesinler. Varsayım kurmasınlar direk insanlarla muhatap olsunlar. Evet, en güzel öyle. çözümler, en güzel çözümler açık diyaloglardan geçer. Sohbet etsinler. Vallahi çar düşülse dünyadaki, dünyadaki bütün insanlar, gibi, insanlar e, e, Canan Hoca gibi. O zaman dünya çok yaşamlı, <gülüyor> çok, çok güzel bir yer olurdu. Evet. En azından bu senin bir, bir kısmını e, yerleştirebilsek aslında o kadar güzel olur ki ama işte Zamanla her çok şey, seviyoruz de var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere hocam. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın biliyorum. Doktor master'ınız da. Kendinize iyi bakın. Buradan bir ihtiyacınız olursa ve yolunuz buraya düşerse de haber Şey, şey Kahve mi yapıyorsunuz? Şey, güzel, yap. güzel? Çok güzel <gülüyor> Türk kahve. <gülüyor> Anlaştık <gülüyor> o zaman Türk <gülüyor> kahvesi. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Siz Rica dilediğiniz ederim. zaman ben çıkıp Hayatımızdan devam edebilirsiniz. Tamam. İyi ki geldiniz Hoş varsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çağrı bitiriş yapabilirsin abi sen de. Aklan Tamamdır. Şöyle kapatalım yayınları. Yani ben ne diyeyim ki artık yani. <gülüyor> ben ne diyeyim o kadar lafın üzerine. <gülüyor> ne diyebilirim Bırak. yani. Ben sabaha e, kadar dinlerim abi. Evet ama işte yormamak lazım ki yani akıllarında yorgunluk, eminim kalmayacaktır ama yorgunlukla hatırlasınlar istemiyorum. Zevk alarak, zevk aldıkları e, düzeyde bırakmak önemli diye düşünüyorum. Bir de tabii izleme kolaylığı açısından da. İşte böyle arkadaşlar yani e, hedeflerimiz büyük. Birçok insana ulaşmak istiyoruz. Birçok kişiyi ağırlamak istiyoruz bu yayınlarda. E, farklı bakış açılarını da aslında sunmak istiyoruz. Yani e, mesela sadece bilim mesela birazcık felsefeye girdik geçenlerde ama mesela Hele sanat da olabilir. Yani çok az biliyoruz. Bizim amacımız bu programlarda çok az bildiğimiz şeyleri bu ustalar tarafından, uzmanlar tarafından anlatılmasını sağlamak ve birinci ağızdan öğrenilmesini sağlamak. Yurt dışı eğitim de yapalım çağrı mesela. Bu çok isteniyordu. İşte yurt dışında doktor nasıl yapılır? Yüksek nasıl yapılır? Tabii Çünkü o konularda. konularda mesela yani, da geliyor, dur. Evet. yani eğitim firmalarına para bayılmanın pek mantığı yok. Her şey tek yapılabilir. Bunu ben öğreteceğim yöntemlerini. Sen de bildiklerini anlat. Tabii, biz uzman uzmanlar da çağırabiliriz. Mesela. Tabii tabii. tabii. Yani, ee, söylemek istediğim şey mesela ben e, şimdi hedefime koyduğum isimlerden bir tanesi sanat dünyasından e, biri aslında ee, eğer Evet Fazıl Say. Ee, evet, e, gerek e, Mete Hoca'ya da buradan söyleyeyim kendisine de ulaşacağım. Anlıyorsun Geçenlerde yani. bir fotoğraflar, fotoğraf paylaşmışlar. Oradan geldi aklıma. Çünkü paylaştığı ya. fotoğrafta Fazıl Say evrime gönderme yapmış. İyidiniz aslında yok. O yüzden... E, hayır, hayır olumlu bir gönderme yapmış. Uşak canım biliyorum. O <gülüyor> yüzden... Ee, belki Fazıl, e, artık fa sanatçılara da hoca hocamız deneyim bilmiyorum ama Ho Fazıl hocamız gene tabii ki o da hayatı öğretiyor sanatla sonuçta. Ee, Fazıl hocamıza belki e, ulaşabilirsek e, yani ama gene e, şeyi de unutmuyoruz öteki amacımızı önemli olan... Belki çok ortada olan insanları değil de daha az bilinen ama Türkiye'den çıkıp bilim üreten, işte sanat üreten, felsefe üreten insanlara yani insanlığın gelişimine katkı koyan insanlara ulaşmak amacımız bunları sizlerle tanıştırmak. Yani ben size fazla sayı bizler burada sunduğumuz zaman e, tabii ki çok ilginç bir tarafını göreceksinizdir ona şüphem yok ama e, bu belki... Sağda solda belki çok bulamayacağınız bir şey değil. Ama gidip de bir Buffalo Üniversitesi'nden, Arizona Üniversitesi'nden, Türkiye'deki üniversitelerden, RGS Üniversitesi'nden, bilmem nereden katılacak alanlarında önemli olan ama bizlerin bilmediği insanları tanıtmak, onların insani tarafını görüp, ha ya bak neler neler yapıyormuş dedirtmek amaç burada o e, farkındalığı sağlamak. Ki görsün insanlarımız, biz o kadar da boş değiliz. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Ama bu potansiyelin... ...dayanışmayla, birliktelikle ileriye taşınması gerekiyor. En büyük sıkıntımız o. Biz dayanışmıyoruz birbirimizle. İşte bu Evrim Ağacı yayınlarının en önemli tarafı... ...yani gördünüz Canan Hoca öyle korkulacak biri mi? Yani MIT'den katıldı aramıza. Yani artık ötesi yok. Yani buradan öteye geçemeyiz. MIT'den ötesi yok. Yani başka bir üniversiteye gidip de oradan birini alalım. Canan Hoca'nın olduğu konumdan daha büyük olsun. Öyle bir şey yok. Ama... Korkulacak birim. Evrim ağacı olarak arkasındayız dedik mesela. O da bize, bizden bir ihtiyacınız olduğu zaman bizde bu. Yani bu dayanışma ruhu önemli. İşte bunu sağlamak birazcık amaç. Ee, bir şey da, tabii bir şey söyle. Tabii söyle abi. Ben şimdi hiç akma gelmemişti. İstatistik verim dedin ya. Evet benim... söylemedim ama yoktu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ayırdım oynatma listesine Benim yayınların, ya oraya oynatma listesi oluşturmuşuz ya abi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ha, evet. Şu skor 14 milyon izlenme, kanalın toplam izlenmesi mi? 14 evet toplam bugüne kadar üç buçuk dört yılda ki biz yeni başladık YouTube'a sayıyorum. Evet ama şey 14 milyon e, ve büyüyor tabii daha da büyüyor. Yani Geçek bize denkse mükemmel. Yani buna saymak buna katkı sağlamanın çok yolları var. İşte bahsettik son bir kere bahsettiğim yani kapatmadan önce birincisi tabii ki YouTube kanalımızı beğenmek. Yani e, Bildirim almak. Zil tuşuna basıp bildirim almak. Çünkü sadece biz bu canlı yayınları yapmıyoruz. Bir dolu konu anlatımı yapıyoruz. Fizik anlatıyoruz, evrim anlatıyoruz, biyoloji anlatıyoruz. Günlük yani yeni bir akademik gelişme yaşandığında ondan bahsediyoruz. Ee, i̇şte başka yönleri açılıyoruz, deneyler yapıyoruz vesaire. Bunlardan bildirim alabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de bunu yapan bir avuç insan var. Bunlara destek olmanın en kolay yolu abone olup takip etmek birazcık. Günde bir defa YouTube'a girip ya bir şey paylaşmışlar mı acaba diye bakmak bence kimseye zarar vermeyecektir. İkincisi bunları paylaşmak. Daha uzaklara erişebiliriz. Yani bizim belli bir etki alanımız var. Ama o etki alanı içindekiler etraflarına paylaşırlarsa inanılmaz insanlara ulaşabiliriz. Bu yayınların değeri anlaşıldığı zaman büyük isimler, merak ettiğiniz isimler Kendileri gelebilirler mesela ya ben de şöyle bir e, keşifte bulundum acaba e, şey yapabilir miyiz e, bir anlatabilir miyim belki o sizin kitlenize ulaşmak faydalı olur ya da mesela daha ünlü isimler Burak bahsediyordu işte daha böyle medyatik diyebileceğimiz işte ne bileyim. Elon Musk'tır, Neil deGrasse Vallahi Tyson'dır. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Onların aracılığıyla başkalarına ulaşabilir. Belki gelip de yani Elon Musk değil de mesela atıyorum Emin Çapağır mesela ya da ne bileyim yazarlar, çizerler bilmem ne. Onlar ya bak bu çocuklar böyle bir şey yapıyorlar diyerek paylaşabilirler. Evet. Onların kitlelerine ulaşabiliriz. Yani o ağı görmek işte Canan Hoca'nın da bahsettiği o network'ü görmek, ağı görmek önemli. Bu ağın bir parçası olmak önemli. Siz her biriniz şu yayını şu anda izleyen herkes bu ağın bir parçası. Yani biz burada bir görevi üstleniyoruz, size de görev düşüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Son olaraksa, daha da öteye geçmek isterseniz bu yardımlar konusunda, Evrim Ağacı'na Patreon'dan gidip yardımda bulunabilirsiniz. Patreon nedir? Bir bağış sitesi. Bu tip, e, özellikle YouTube üzerinde çalışmalar yürüten, bilim anlatan, işte sanat anlatan, aslında bir dolu çeşidi var, eğitim veren kişilerin izleyenlerinin YouTube'dan öte bir destek alması. YouTube'da tamam reklamlardan falan filan sağdan soldan birazcık e, toplanabiliyor ama... Bunun bizim gibi bilim kanallarının öyle paylar bilmem neler işte gidip de su kaydıraklarından kayanlar bilmem neler o tip şeylerle yarışabilmemiz onların hayatlarını sürdürebilmesini sağlayacak gelirlere ulaşabilmemiz imkansız. Yani biz bilim anlatıyoruz bilime verilen değer ortada. Bu yüzden bunun bir adım ötesine geçip de evrim ağacının büyüme hayallerine destek olmak isterseniz o Patreon'a gidip bütçenizden ne kadar ayırabilirseniz 1 lira olur 2 lira olur 5 lira olur size kalmış aylık olarak düzenli bağış. Da bulunmanız. Bunlarından herhangi birini yapabilirsiniz ne ala yapamazsanız da biz her zaman buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, bağışta bulunursa da bulunmasa da yardımcı olunsa da olunmasa da Burak da burada ben de buradayım. Diğer Evrim Ağacı ekip arkadaşlarımız da burada. Biz azimle çalışmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde Evrim Ağacı topluluğunu kuracağız mesela. İstanbul'daki çalışmalarımızı organize edebilmek için. Şimdi bir ön deneme sürecinden geçiyoruz. Onay almışlar. Daha bir iki gün önce haberi geldi. Başka üniversitelere yayılmak istiyoruz. O üniversitelerdeki çalışmaları koordine edecek ekipler kurmak istiyoruz. Ama bunların mesela bir yola çıkılması gerektiği zaman, şehirler arası bir yolculuk yapılması gerektiği zaman maddi sıkıntılar var. Üniversiteler çok kısıtlı ve çok belirli şeyler için bazen Yardımda bulunabiliyorlar. Bazen yetmiyor bile verdikleri. İşte bunları birazcık ekonomik dengemizi sağlayabilmek için bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Patreon'dan bağış istememizin ana nedeni de bu. Ayrıca tabii ki hayatlarımızı idame ettirmek durumundayız. Burak da ben de diğer ekip arkadaşlarımızla bu işin ana yapıcıları olarak belli bir hedef koymamız gerekiyor kendimize ve şu anda o hedefin çok uzaklarındayız. Ee, o hedeflere ulaşabilirsek emin olun bu YouTube e, şey Evrim Ağacı televizyon kanalı da olur, radyo programı da olur. Başka şeyler de yapabiliriz. Ee, şey, mesela yaz kampları da açarız. İleride başarabilirsek üniversitede açarız. Çok yani iyi. olayımız, hedefimiz büyük ve uzun bir yol. E, ama her şeyi, burada da hep söylediğim gibi planlı, programlı, adım adım önce belli hedefleri koyup o hedeflere ulaştıkça bir sonrakine hedef edinmek. E, bizim. E, ...çizdiğimiz yol haritası. Bu yol haritasında bize katıldığınız için, yardımcı olduğunuz için... ...bugün Canan hocamızı dinlediğiniz için... ...çok teşekkürler. Haftaya e, e, e, e, e, e, e, eğer bir aksilik çıkmazsa... ...daha da netleştirmedik aslında... ...Celal Şengör'ün... ...oğlu olan Asım Şengör ile... E, ...bir, bir yılıcınız. E, ola, yani olacak demeyeyim, olabilir. E, çünkü en son bir birazcık muğlak kaldı. E, tam tarihi, aslında katılmak istediğini belirtti. Ama tam olarak e, tarihi belirleyemedik. E, ona bir bakacağım. Ee, öyle bir de tabii diğer dediğim gibi işte Akdeniz Üniversitesi'nden hocalarımız e, işte irtibatları kuruyoruz yani e, birçok üniversiteden birçok konuda işte evrimsel ekoloji olsun normal e, ekoloji işte paleontoloji arkeoloji bu konularda bilimin her alanından insanı burada ağırlayıp birinci ağızdan öğrenmeniz yani. Bize inane hani şeyin geleceğim Yılmaz'ın dediği gibi beni boşver karaca olan der ki diyor ya beni boşver bak adam bu işi yapıyor bu kadın bu işi yapıyor ondan dinle. Çay e, gelemezse bak. Şimdi. Çok güzel endi. Evet. Teşekkürler. Ben de Atılım Üniversitesi'nden yapabileceğimiz bir şey olsa üniversite Oton i̇şte. e, her zaman yanınızdayız. Bitti. Bu kadar ya. işte bu kadar abi destek budur. Yani destek sadece para vermek değil. Destek Tabii. yani bu e, aile kültürünü yerleştirebilmek. Öyle. Ben bu arada Çok teşekkürler e, için, şey için. Abla dediğim için kızmış bana. <gülüyor> İyi tayyayicedim şimdi. Rahile, rahile e, Hanımefendimize, ablamıza diyeyim yani. Bilmiyorum şimdi göremedim. Rahile Hanıma, Rahile e, ablamıza teşekkür. Sen yani öyle demiştin çünkü e, isminin söylenip söylenmeyeceğinden emin olamadığını belirtmiştin Bilmiyorum. o yüzden. Bir birisi demenden iyidir demiş espriyle o da konuşuyoruz arada bir teşekkür ederiz. Herkese arkadaşlar çok çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Yayınlarımızı paylaşırsanız, kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınızla yani bu böyle büyüyen bir şey. Hani kulaktan kulağa misafir edin Her gün Giderek büyüyor, takipçi kitlemiz, bizi izleyenler. 10 milyonlar oynamak istemiyoruz, çünkü çağrı görüyorsun. Sayı çok olunca kalitede düşebiliyor. Arada çok çürükler çıkıyor. Tabi orada, bir denge, abi. orada bir denge var. Orada denge var. Yani e, biz ama büyüdükçe tabii ki otokontrolümüzü de geliştireceğiz. Yani o e, onu üzerinde çalışacağız elbette. Ama e, tabii ki biz yani bu yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> e, sonra gerisine <gülüyor> gerisi artık. Gerisi Tabii. hayırlısı görüşürüz. Evet güzel Hayır. insanlar herkese iyi geceler diliyorum Çağrı ağzına sağlık Çok teşekkürler daha havalar şey günlük günlük. Evet daha gündüz Burada akşama geliyor Herkese çok teşekkürler katıldığınız için arkadaşlar geceler, Burak arkadaşlar. sana da e, çok teşekkürler Görüşmek Bir kalp atsana için. bana kanka Sana bir kalp atayım Oyş. Teşekkürler hadi <gülüyor> iyi geceler <gülüyor> Hadi, <bye. gülüyor> hadi görüşürüz arkadaşlar iyi geceler